Ölüm melodisi Bir konser tahsin macerası Birinci bölüm Şüphe Kan gözcükleriyle süslenmiş odaya Girdiğinde konser tahsin bir süre Duraksadı. Midesi Ağzına gelmişti. Yutkunup birkaç saniye kapalı Tuttuğu gözlerini yuvarlarında birkaç Durduğum yürüp tekrar açtı Ve dikkatli adımlarla Odanın ortasına doğru ilerledi. İntihar mı? diye sordu odada tahlil yapmakla meşgul memuru. Adam başını salladı. burnunu çekip tekrar odaya bakmaya başladı. Yatağın ortasında büzülmüş yatan birisi vardı. burnunu biraz daha çekti. Bugün tıkalıydı. Hava ne zaman değişkenlik içine girse sinüsleri tıkınıyordu konser tasımın. Gözlerini daha dikkatli gezdirmeye başladı. Bir türlü odaklanamıyordu olay yerine. Elindeki tabancaya bakılırsa intihar aracı o olmalıydı. Kafasının sağ tarafında tilki kovuğundan hallice bir delik vardı. İntihar için garip bir yöntem kendini asmak varken diye düşünerek cesede yaklaştı komiser Tahsin. Biraz inceledikten sonra kafasını kaldırıp memura döndü. Başsavcı geline de işini bitirmesini emretti. Bunun iki sebebi vardı. Başsavcının çok sinir bozucu bir adam olması ve komiserin otopsi işleminin bir an önce halledilmesini istemesi. Birkaç adım attıktan sonra geri döndü, başını kapıdan uzattı. Kim bulmuş cesedi? diye sordu. Komşu silah sesini duymuş, içeriye girmeye çalışmış. Başaramayınca 112'yi aramış. Komiser Tahsin dalgınca başını sallayıp geri döndü. Arabasıyla teşkilata giderken aklımda birkaç ihtimal belirmişti. İntihar olmaması halinde iki seçenek vardı. Ya komşu öldürmüştü ya da komşunun tanıdığı ve çok sanım olduğu birisi öldürmüştü. Ama olası bir katil komşu ambulansı telefon ettiği sürede de daireden çıkıp kaçmış olabilirdi. Saçlarını eliyle karıştırıp müziğin sesini açtı. Eski bir şarkının yeniden söylenmiş haliydi. Sevdiği şarkıların yeni meselik popçuların dilinde sakız olmasını sevmezdi komiser Tahsin. Eliyle düğmeyi çevirip başka radyo kanalları aradı. Saçma sapan şarkılar yüzünden daha da gerilmiş bir halde büroya varmıştı. Arabadan inerken saatine baktı. Ortağı Necip çoktan büroya girmiş ve geçen davanın raporunu çıkarmıştır. Nitekim içeri girdiğinde beklediği manzarayla karşılaştı. Masasın üstünde imzasını bekleyen bir rapor ve fantastik futbol takımı için güncellemeler yapan bir Necip öksürdü. Necip usta işli bir hamleyle hemen diğer bir sekmeye açtı. Otopsi teknikleri. Gülümsemesini bastırarak masasına ilerledi. Uzmanlık sınavı için hazırlanan Nicip için karışık hisler içindeydi. Öncelikle çocuğu uzun süredir tanıyordu. Zeki, çelik ve disiplinliydi. Rapora şöyle bir göz attı. Mavi kalemini cebinden çıkarıp imzasını atıp tekrar masaya bıraktı. Çocuğu yetiştirmişti adeta. Şimdi uzmanlık sınavına girip olursa başka bir büroya geçecekti. Başaklı olmasını istiyordu komiser Tassin. Bir yandan da onun kadar iyi bir yardımcı bulamayacağını da biliyordu. Ortaklaşa aldıkları kahve makinesine gitti. Düğünü sıkma düğmesine basıp raftan bir kahve aldı. Farkında olmadan radyoda dinlediği şarkılardan birini mırıldanıyordu. Necip koltuğunda şöyle bir dönüp hayret içinde baktı dedektife. ''Abi sen o şarkıları dinler miydin ya?'' Komser Tahsin bir süre duraksadıktan ve durumun farkına vardıktan sonra galiz bir küfür savurdu. Radyonun yüzünden ben Ecik, diye açıklama getirdi sonra. Abi sabah olay yerine gittin mi? diyerek konuyu değiştirdin Ecep. Gittim gittim. Kahve makinesi tık etmişti. Suyu alıp bardağı boşalttı. Dolaptan Necib'in her sabah gelirken alıp koyduğu poğaçalardan kendi payını düşen iki tanesini alıp masaya geçti. Tam bir tanesini ısıracakken yüzüne bakan Necib'i gördü. Poğaçayı masaya bırakıp ellerini hafifçe birbirine sürterek silkeledi. Biraz ütkünü farklı yerlere baktıktan sonra öksürerek boğazını temizledi. Ya komşu ya intihar diye homurtandı. Necip düşünceli bakmaya başlamıştı. Tekrar önüne dönüp merkezin bilgi arşivine girdi. Ben komşuyu araştırayım o zaman diye kısa bir açıklama yapıp arşivin içinde gezinmeye başladı. Komiser Tahsin baktığı olayları çok kısa sürede çözebilmesiyle ünlenmişti. Necip'in ısrarlı sorusunun sebep buydu. Aklına gelen ilk seçenekler çoğunlukla doğru olurdu. Poğaçalar bittiğinde çağrı cihazında bir ışık yanmaya başlamıştı. Otopsi hazır olmalıydı. ayağa fırlayıp ceketini aldı. Kahvesinden son yudumları alarak mecbur araştırmasının sonuçlarını üretmesini isteyerek doka doğru ilerlemeye başladı. Dok otopsi memuruna taktıkları isimdi. Genellikle hep aynı yerde oluyordu. İşleri düştüğünde aramalarından şikayetçi olmayan ender memurlardandı. Gerçek adını bile çoğu kişi bilmezdi. Dok bir onun demir İsimsiz kahramanlardandı. Odanın kapısını çalıp girdi içeri. Masada sabah gördüğü büzüşmüş cesit duruyordu. Biraz daha düzgünceydi. Evet, nedir durum? Diye söze girdi komiser Tahsin. Büyük ihtimalle intihar diye cevapladı Dok. Elindeki Neşter'le silahını açtığı deliğin çevresini gösterdi. ''Bak çok düzgün. Tereddüt yok. Eğer bir katil varsa uykuda vurmuş diyebilirim.'' Hiç hareket etmemiş çekilirken. Neşter'in keskin olmayan tarafıyla kulakları işaret etti. ''Ama ilginç olan şey bu işte.'' Komiser Tahsin başını salladı. ''Dok dikkatimi çeken şey o oldu.'' kulakları kesilmiş öldükten sonra mı önce mi Dok bir süre komiser Tahsin'e baktı. Dudan kim diyordu? Derin bir nefes koy verip tekrar cesede baktı. Tahsin bana sorarsan önce kesmiş. Raporun çıkmasını bekleyebilirsin tabii ama daha önce kesildiğini düşünüyorum. İlginç olan şey de bu. Gene benzeri bir şey söz konusu. Tereddüt yok. Hatta tekleme bile yok gibi görünüyor. Tek harekette. Cümlesini tamamlarken eliyle de kendi kulağını kesiyormuş gibi yaptı. İşaret parmağını tek hamle de üzerinden geçirdi. Dudağını komser komiser tekrar cesede battı. Sana akşam ayrıntılı bir rapor iletirim Tarsın. Diye kestirip attı doğru. Tahsin dalgınca başını sallayarak dışarı çıkmak için kapıya yöneldi. Tahsin, bana biraz sözüm vardı. Omzunun üzerinden geri bakıp gülümseyerek başını salladı. Tamam, bu dava bitsin söz. Dok elindeki neşterle birlikte elini yuvarlak hareketlerle salladı. Aha kaç dava geçti be oğlum? Dokla muhabbet asla bitmezdi. Tahsin kısa kesip döndü ve eliyle ama sen de dercesini omzun üzerinden bir hareket yaparak odadan çıktı. Her halükarda komşularla görüşmek zorunda kalacaktı. Niye geciktirsin ki? Bir onun kapısından başını uzattı. Necip geldiğini görmemişti. Podolski'yi alma takıma bu hafta cezalı diye seslendi komiser Tahsin. Necip telaşla sekme değiştirmeye çalışırken masasındaki bardağı devirdi. Sonra üzerine dökülmesin diye ayağa fırlamak zorunda kaldı. Komik bir görüntü olmuştu. Dedektif de yüksek sesle gülmeye başladı. Necip ise şaşkınlığını üzerine atamamış halde komiser Tahsin'e bakarak çıkıştı. ''Abi oluyorum ya böyle.'' ''Olmaz tabii. 4-3-1-2 oynatan teknik direktör mü kaldı lan?'' Hala fantastik futbol takımının ekranda açık olduğunu fark eden Necip dönüp hızlı bir şekilde monitörü kapattı. Birkaç saniye sessizlikten sonra ikisi de gülmeye başlamıştı. Hazırlan gidiyoruz diye eliyle peşinden gelmesini işaret ederek çıkışa yararlı komiser. Ben yani ceketini kapan Necip nereye gidiyoruz soruları eşliğinde arabaya bindi. El freni indirip değiştirirken iştirirken duraksayıp necibe baktık Tahsin. Suçluyu bulmaya diye kısa bir açıklama yapıp gaza bastı. Cinayet mahallinde içeren altı dairelik apartmana kısa sürede varmışlardı. Aracın içindeyken ceketinin cebinden birkaç dosya kağıdı çıkarıp hızlıca göz attı komiser. Bunlar görevli memurların tutanaklarıydı. Bu tutanaklara göre sizliyip ambulansı arayan komşu, Dördüncü dairedeki Mehmet Özbek'ti. Kapısını çaldıkları Mehmet Özbek fazla bekletmeden kapıyı hafifçe aralamıştı. Kimsiniz, dercesine bakan Mehmet Bey, polis olduklarını öğrenince klasik, sabah memur beylere de ifade verdik ama hayıflanmasıyla ikiliyi içeri buyur etti. İçeride otururken ve Mehmet Bey'in ikram ettiği çayı içerken ikili bir yandan evi, ve olası geliyor inceliyorlardı. Mehmet Özbek, 40'lı yaşların sonlarında olmasına karşı hayli bakımlı, dinç ve derli toplu bir görüntü içindeydi. Parmağında yüzük yoktu. Ehli olmayabilirdi ama sevgilisi olma ihtimali hep göz önünde tutulmalıydı. Evi tanımlamaları istenirse, komiser Tahsin'in de Necip'in de muhtemelen ilk kullanacağı kelime sükunet olurdu. İnsanı rahatsız edecek kadar derli topluydu ev. Sabah da anlattım. Dün gece saat 2 civarında bir ses duydum. Tabanca sesi olmadığından emin olamadığım için biraz artan alarak Özkan Bey'in dairesine yanaştım. Bir süre sesleri dinlemeye çalıştım. Takdir edersiniz o saatte hiç ses gelmedi. Merak edip kapıyı çok uzun süre çaldım. Gene ses gelmeyince 112'yi aradım. Elimden başka bir şey gelmiyordu çünkü. Susup önüne giderek çay tabağını bir süre parmağıyla oynattı. Necip komsere de bakarak göz ona yağdıktan sonra söze girdi. Özkan Bey ile ilişkiniz nasıldı? İyi tanır mıydınız? Mehmet Özüpek dalgınca gülümseyerek başını salladı. Özkan çok genç bir kardeşimizdi. Onu tüm apartmanca severdik bir ihtiyacı olduğunda yardımına koşar gibi. Son dönemde bir sıkıntısı var mıydı? İntihara kadar gidebilecek diye biraz da bezgince soğuk tahsin. Mehmet Bey kısa bir tereddütün ardından başını onaylarcasına salladı. Hani bilmiyorum ama birkaç önce ayrıldığı bir sevgilisi vardı. Uzun süre içine kapandı çocukcağız. Çok boştu da her şeyi. En sonunda dayanamadık apartmandan Sabri Bey, ben, Taner abi çıkarttık çocuğu bir gece dışarı. İçtik, içtik, muhabbet ettik. Sonra biraz düzeldir gibi oldu. Dedektif ortağına bakarak gözüyle işaret edip tüm ismi geçenleri not ettirdi. Peki Mehmet Bey, sağ olun yardımlarınız için diğeri ayağa kalk komiser Tahsin. Tam kapıdan çıkacakken dönüp, Birkaç saniye duraksayıp sordu komiser. Mehmet Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Mehmet Özbek birkaç saniyelik duraksamadan sonra tutana hafifçe yavayıp cevap verdi. Müzisyenim ben dedektifim. Başını sallayarak tekrar teşekkür ederek vedalaştı komiser Tahsin. Apartman girişine kadar inip kapıdaki zilleri inceledi. Taner altı parmak altıncı dairede Sabri salda ikinci dairedeydi. İkinci dairenin kapısını uzun süre çaldılarsa da içeriden hiçbir şekilde cevap alamamışlardı. Altıncı daireye gittiklerinde kapının biraz kırılık olduğunu fark ederek telaşlanan ikili, sakin ve usta bir şekilde kapıyı iterek ellerinde pek kullanmadıkları silahlarını kavrayarak içeri girdiler. Komiserin üçüncü, Tahsin Tahsin Bey! Seslenişine hırıltılı ve boğuk bir cevap gelince silahlarını geri kılıflarına sokup tetikte bekleyerek içeri girdiler. Sallanan bir sandalyede oturan yaşlı ve iki büktüm bir adamcağız meraklı gözlerle ikiyi süzüyordu. Ben komiser Tahsin, bu da yardımcı Necip, cinayet bürodan geliyoruz. Size birkaç soru sormak istiyoruz, müsait misiniz? diye lafa girdi detektif. ''Efendim ne?'' diye kulağının arkasına perde yaparak kafasını uzattı Taner Bey. Tahsin dudağını yalayıp gözlerini hafifçe devirerek söylediğini daha yüksek perdeden ve daha vurup tekrarladı. Adam başını sallayarak karşısındaki kanepeye işaret etti oturmaları için. ''Öncelikle kapınızın neden açık olduğunu sorsam Taner Bey?'' diye aynı yükseklikte sordu Tahsin. Adam cihaz gülümsedi. Ben görebileceğiniz üzere yaşlı bir adamım memur bey. Bakkala çakkala gidemiyorum. Apartmandakiler sağ olsunlar yardım ediyorlar. Getirdikleri şeyleri bana bağımlı olmadan içeri koyabilmeleri için hep açık tutarım kapımı. diye lafa karıştı necim. Yaşlı adam başına hararet ilk yana salladı. Olmaz öyle şey. Tanımadık insanlar apartmana giremez. Tam kendilerinin nasıl girdiğini anlatacakken Necip'i durdurdu komiser. Efendim bu sabahki olayı duymuşsunuzdur. Yaşlı adam yerinde hafifçe doğruldu. Ne oldu ki? İkili birbirlerine hafifçe baktı. Sizin alt katınızdaki Özkan Bey öldü veya öldürüldü. Yaşlı adam şok olmuştu. Bir süre ağzı açık kala kaldı. Sonra bu durumun farkına varınca utanarak eli yazını kapattı. Deme ya, pek de gençti. Başlarını sallayan Necip ve komiser bir süredan cazının kendine gelmesini beklediler. Sizin onunla ilgili bir bilginiz olabilir diye size geldik. İntihar etti ama biz öldürüldüğü ihtimalimiz de üzerinde duruyoruz. Bir gariplik görüyor muydunuz? Yaşlı adam bir süre sustuktan sonra başını salladı. Hayır, garip bir şey yoktu bildiğim kadarıyla. Birkaç dakika daha mevcut bilimsizliğin değişebileceği ihtimalini bekleyen ikili durumun değişmediğinden emin olunca ayaklandı. Peki o halde kusura bakmayın sizi rahatsız ettik. Tam odadan çıkacakları anda ihtiyardan inleme ve hırıltı arası bir ses çıktı. Durun, durun, bir şey anımsadım. Komiser Tahsin atık bir şekilde dönerek ihtiyarım dizinin dibine konuştu hamle. Mecip de not defterini çıkarmıştı. Bana gelmişti bir ay önce. Bir derdinden yakınmıştı. Elini hafifçe kaldırıp işaret parmağını havaya doğrultmuştu yaşlı adam. Sanki görünmeyen bir tahtada beliren kelimelere parmağıyla tıklıyor ve onları söylüyor gibi bir hali vardı. Hayrıldığı kız arkadaşı ilk Ve bir şarkı. Sürekli bir şarkıyı beynin içinde duyduğunu söylemişti. Çok yıpranmış gibi duruyordu. Bir daha da görmedim zaten çocuk çağızı. Durdu. Bitmişti. Komiser Tahsin hayal kırıklığına uğramıştı. ''Amca, bu çok da garip değildi ama sağ ol. Eminim bir şekilde işimize yarayacaktır.'' diye kinayeli bir ifade kullanarak ayağa kalktı. Yaşlı adam bilgece gece Başını dalgınca sallıyordu. ''Yoo, gayet de garip evlat.'' Tahsin'in sinir atmaya başlamıştı ama belli etmiyordu. Belli belirsiz iyi günler dileyerek kapıya yönelmişti ki, Yaşlı adamın söylediği cümleyle yerinde çakılı kalıverdi. verdi. Çocuk doğuştan sağardı. İkinci bölüm. Arşivler yalan söylemez mi? Başı hayretle döndürdü komser. Yaşlı adam haklı çıkmanın gururuyla gülümsüyordu. Yani doğuştan sağardı ve bir melodi mi duyuyordu? Yaşlı adam başını salladı. Komiser Tahsin şaşkınca yardımcısına bak kalmıştı. Tekrardan ilgiler dileyerek evden çıktılar. Ofise dönerken ikisinin de ağzına bıçak açmamıştı. Ofise girdikleri an çağır cihazı öttü komiser. yardımcısına gün içinde bulamadıkları üçüncü apartman sakinliği hakkında bir şeyler bulup bulamayacağını araştırmasını istedikten sonra dokun yanına gitti. Odadan girer girmez kendisine yeni bir kutu keşfetmişçesine bakan doka bakmaya başladı. Adamım bil bakalım şu senin delik deşik çocuk neymiş? Sağır diye kestirip atlı Tahsin. Dokun ağzı açık kalmıştı. Bu haksızlık seni biç, bu bilgiyi ben verip seni şaşırtmadaydım diye şahil azlığa vurdu. Dok uzatma iş biraz boka sarıyorum. ''Sen elindeki raporu ver ve herkes yoluna gitsin.'' diye adamın eline uzandı. ''Bir an.'' diye sorarak kağıdı geri çekti dok. ''Bu cuma iş çıkışı.'' diye kısa kez Tahsin ve kağıtlar aldığı gibi dışarı çıktı. Koridorda hafifçe göz ofise girmek üzere yönelmişti. Bir gariplik yoktu. Bilinen tek hastalığı işitme engeliydi. Ofise girdi. Canı kahve istiyordu. Hem de acilen. Ancak tam su ısıtıcısına yönelmişken Necip'in seslenmesiyle bir süre bu ağrısını erteledi. Necip'in yanına vardığında ekranda çok eski bir haber küpürü vardı. Türkiye'nin gururu Harun Tandoğan. Tüm metni okumaktansa yardımcısına baktı dedektif. Necip başını hafifçe sallayarak açıkladı. Harun Tandoğan. İşitme engellilerin duyması için gürüttüğü çip projesini Oxford'a sunmak üzere yarın İngiltere'ye uçuyor. Sene? diye sordu Durum ilgisini bir aylık çekmişti. 1967 <Sessizlik> <Sessizlik> Derin bir nefes alıp sıkıntıyla koyverdi komiser. Yardımcısıyla göz göze geldiler. Ne düşündüğünü soruyormuş ya gözünü kıttı Tahsin. Necip yutkundu. Bir şey demeden başka bir sekme açtı. Talihsiz kaza. İstanbul Beylikdüzü'nde genç çocuk evinden bakkala giderken belediğin açtığı çukura düştü. Son anda boğulmaktan kurtarılan çocuğun çarpmanın şiddetiyle işitme yetisini yitirdiği öğrenildi. Baba Murat Hersal oğlunun hakkını gerekirse ahimde arayacaklarını ifade etti. Dedektif hayretle monitöre yöneldi. Murat Ersal, Sabri Ersal'ın babası mı? Sene kaç? 1982. Oğlum, burnuma pis kokular geliyor, diye umurlandı Tahsin. Bir süre sessizce monitörde açık olan küpürler arasında geçiş yaptılar. Duyulan tek ses fareye hiçbir tıklatmalarıydı. Tahsin bir müddet geri çekilip pencereden dışarı baktı. Aniden dönüp, Kız arkadaşı vardı. Onunla muhakkak görüşmemiz lazım. Diyor Murtanlı. Nasıl bulacağız abi? Tekrar o apartmana mı gidelim? Diyerek aklımdaki soruyu dillendirdi Necim. Telefonu uzatsana. Elini uzatıp telefonu aldı ve birkaç numarayı tuşladı. Görevli memurdan sabahki olay yerinin komutusunun numarasını alıp tekrar birkaç numara tuşladı. Alo Mehmet Bey. İyi günler. Ben dedektif Tahsin. Şu bahsettiğiniz kız arkadaşın adı neydi? Evet evet Özkan Bey. Tamam teşekkürler. Telefonu kapattıktan sonra Necip'in not defterini çıkartmasını işaret etti. Yaz ol. Şen, Araştırmaya da başla. Ben bir saate kadar geleceğim. Necip sessizce başını sallayarak tekrar bilgisayara döndü. Bir iş verildi mi sonuna kadar yapardı. O yüzden gözünü arkada bırakmadan gidebilirdi dedektif Tahsin. Saat akşam üstüne yaklaşıyordu. Birazdan bir yemek molası veren Necip tekrar araştırmaya dönerdi. Birazdan bir yemek molası veren Necip tekrar araştırmaya döndü. Genelde sinirleri bozulduğunda tek bir yere giderdi. Kimsenin haberi olmazdı. Gene öyle yapmış ve balıkçı Nevzat'a gitmişti. Nevzat, yeşi ilerlese de sık sık dalgalı denizde sandalıyla balık avladığından olsa gerek dinç görünen bir balıkçıydı. Kabarık beyaz sakalları ve yaz çıkarmadığı muhaberesiyle tam bir semboldü. Dükkanda yine kimse yoktu. Ki balıkçı Nevzat çok popüler bir lokantada işletmiyordu zaten. Birkaç müptelası vardı, o kadar. Yaşlı adama yetiyor da artıyordu. Gene sipariş vermesine gerek kalmadan Nevzat balıkları kızartıp masasına getirmiş, leziz bir de sıvıltı tabağına eklemişti menüsüne. Sonra da karşısına oturup bir sigara çekti cebinden. Tahsin'in sigara içmediğini bildiği için sormuyordu. Arkada açık olan televizyon eşliğinde koyu bir sohbete giriştiler. Tahsin son davasıyla ilgili bazı şeyler anlatırken, Yaşlı balıkçının da kendisiyle aynı şekilde şaşırdığını görünce biraz olsun rahatlamıştı. Anlatması bitince sırtını yaslayıp önündeki balığın kılçıklarını çatalıyla ile ayıklamayı sürdürdü Tahsin. Balıkçı Nevzat da sırtını yaslamış, şaşkınlıktan suslu soğumuştu. Şimdiye dek böyle bir şey hiç duymadım Tahsin. Saçmalık desem diyemem. Neler neler gördük biliyorsun. Balıkçı Nevzat eski bir özel hareketçiydi. Bir teknik takip aşamasında davasına yanlışlıkla dahil olan komiser Tahsin ile biraz kötü bir tanışma süreci yaşamışlarsa da kısa sürede başka davalar için birbirlerine fikir şey yapmışlardı. Tahsin'in davalarında şaşırtıcı bir şekilde doğaüstü unsurlar çok oluyordu. Nevzat sıklıkla bu duruma dikkat çekip imalı imalı göz kapar, ve dilinin deliği görünce şapkasını sakladığından belanın belayı çektiğine dairince kelamlar sarf ederdi. İşitme engelli. Hem de doğuştan. Bir de melodi duyduğu için kulaklarını kesiyor demek. Dostum dizlerine kadar battım. Diyerek yanındaki boşalan bardağı tekrar su ve su grimsi bir renk aldı. Komiser sessizce başını sallayıp rakısından yudumlamaya başladı. Sıyrıldığı bir anda çözdü veya çok ümitsiz olduğu bir anda veren çok dava görmüştü. Ancak bu seferki biraz fazlaydı. Nevzat'a bakarak gülümsedi yine. Ümitsiz görünmek, ümitsizliğe davet ederdi. Üçüncü bölüm Çip Sabah olduğunda akşamki alkol sürecinden ötürü komiser Tahsin baş ağrısıyla kalktı yataktan. Saatine baktığında her zamankinden yarım saat geç uyandığını görüp bir küfür savurmuştu. Erken kalkmayı severdi. Eski bir alışkanlık. Evli olduğu dönemlerden kalma. Güzel bir alışkanlık. Apart apart giyinip evden çıktı ve emniyeti doğru gitmeye başladı. Radyo bu kez açmadı. Baş ve kulağına dolacak yüzumsuz melodilere ihtiyacı yoktu. Bunu düşününce aklına üzerinde çalıştığı dava geldi. Aklından hiç çıkmıyordu gerçi. İşitme engelli bir genç nasıl olur da bir melodlu gerdi. Bir kez daha herifede dursun, emniyetin otoparkına varmış ve aracı park etmişti. Daha dışarı çıkmadan cep telefonuna bir çağrı geldi. Doktor. Yeni bir şey bulmuştu. Cinayet büroya uğradığında çıkı bu kez yerinde bulamadı. Saat daha erken olduğu için normaldi ama Necip de kendisi gibi erkenci tayfadan olduğu için komiser gülümseyerek onun da bir ihtimal bir şeyler içmiş ve sızıp kalmış olabileceğini düşünüp otopsi memurunun yanına geçti. Tahsin, sen erken bulmayı beklemiyordum ama bunu görmen lazım. Bu yüzden sabahın köründe sana mesaj attım. Komserin cevap vermesine imkan tanımadan masanın üstündeki cesedin örtüsünü kaldırdı. Komser yaklaştığında cesedi yan çevrilmiş ve başın arkası özenli bir şekilde kesilmiş halde buldu. Meraklı gözlerle doka bakarken ihtiyar kurt kenarda duran metal bir kaba eline alıp tahsini uzattı. Bu bir çipti. Harun Tandoğan'ın geliştirmeye çalıştığı işitme engeller projesinin odandaki nesne. Komiser uzanıp dikkatlice eline aldı çipi ve parmakların arasında tutarak havaya kaldırdı. Küçük, üzerinde sarı şeritler olan siyah bir nesneydi. Ne giriş ne de çıkış bölümü vardı. Alıştığa geldik cep telefonu çiplerinden veya hafıza kartlarından çok farklıydı. Dün akşam cesedi inceleyip raparlarken başının arkasında hafif bir çizgi fark ettim. Sağlık bilgilerine ulaştığımda, bir ameliyatın kaydına rastlamayınca merak kapılıp kafatasını incelemeye karar verdim. Bir röntgen çektirdik ve bunu esneye rastladık. Sonra tabii ki daha da meraklanıp ense köküne bir giriş yaptım ve bunu buldum. Bu biz çipe benziyor Tahsin ama hiçbir damara bağlı değildi. Üstelik öyle olması da büyük bir mucize olurdu. Anlarsın ya. Anlamıştı. Gözünü kırıp Konserve çipi dikkatlice cebine koydu. Bunu rapor ettin mi? diye sordu kısaca. Dok başını olumsuz anlamda sallayınca de ekledi. İyi. Hiç etme o zaman. Dok başını tekrar sallamıştı. Aralarında bu tarz anlaşmalar sıkça olurdu. Tahsin'in davalarına konulan engellemeleri bilen otopsi memuru sık sık ona yardımcı olmadığına kariyerinde riske atardı. Aralarındaki dostluk Pek çok şeyi yiyecek cinstendi ve emekli haklarını yakma fikri de bu yenilenlerden birisiydi. Komiser otopsi odasından çıkıp cinayet büroya bu kez Necip'i buldu. Daha yeni gelmiş olan genç memur paltosunu çıkarmamıştı bile. Komiseri görünce selam verip getirdiği poğaçaları masaya bıraktı. Kahvaltı yaparlarken pek konuşmadılar. Tahsin hala açık anlatıp anlatmama konusunda gidip geliyordu. Necip'i birkaç kez konuşmasını tasvip etmediği kişilerle müdür gibi konuşurken görmüştü ve bir iki kez sorduğunda terfi sınavları için konuştuğunu öğrenmişti. Yine de bu yetenekli çocuğa hala tam anlamıyla güvenebildiği söylenemezdi. Kahvaltıyı bitirdikten sonra Harun Tandoğan'ın projesini ve diğer komşuları daha iyi araştırmasını söyleyip bir odan çıktı. Bilişim şubede çok samimi bir çocuk tanıyordu. Üstelik... Sır taşımayı iyi bilirdi. Daha önceleri Odysseus operasyonunda birlikte çalışmışlardı. Tarihi eser kaçakçılarının karıştırdığı bir cinayet çözerken, tarihi eserlerin içine konutan minik sinyal cihazların çözme ve sinyalleri farklı yöne doğurma konusunda yardım dokunmuştu. Üstelik her şey bittiğinde bir şekilde ufak çiplerden birisini Tahsin'e ulaştırmıştı çocuk. Bilgisim şubeye girdiğinde ilk başta çocuğu göremedi ve umutsuzluğa kapıldı ama en sonunda bir masanın altında kablolarla uğraştığını fark etti komiser. Yanına gidip kısa bir selamlaşma faslını yaşadıktan sonra davayı özetleyip cebindeki çipi masaya gizlice bıraktı. Kaçla göz arasında çip masadan yok olmuştu. Kenan bıyık altından gülümseyip bu iş çözeceğini söyledikten sonra çay ısmarlamayı teklif ettiyse de Komiser gitmesi gereken yerler olduğunu belirtip erken kalkmaya zorunda kaldı. Gitmesi gereken bir yer yoktu tabii ki. Sadece burada görülmek istemiyordu. Görülürse hem bu davada gittiği yok, hem de ileride başvurabileceği yardımlar riske girerdi. Tekrar cinayet müraya döndüğünde Recibe harıl harıl araştırma yaparken buldu. Arşivlerin arasında kaybolmak üzereydi çocuk. Şu Hüseyin'i bir daha mı sorguya çeksek? bu kez Harun Tan Doğan'ın evinden çalınan belgeler hakkında diyerek büroya girince Necip bir an korkmuştu. Komiser e bir süre şaşkınca bakıp sonra şaşkınlığını üstünden atan Necip'in bu hali komiser'e komik gelmişti. Gülmeye başladı. Efendim hiç hayata geçirildi mi dediniz? Harun Tan Doğan bir eliyle kulağına destek olarak durmaya çalışıyordu komiserin sorularını. Tekrar aynı eve gelmişlerdi. Soruyu onaylayarak cevap bekledi komiser Tahsin. Harun tam doğan başına olumsuz anlamda salladı. Üzülmüşe benziyordu. Yok maalesef yaptığım projeyi fazlasıyla hayal ürünü olarak nitelendirerek geri yolladılar. Ameriyatsız duyma organlarında titreşimler sayesinde bir duyma hissi yaratma çok ütopik gelmişti onlar için. Komiser içime bakıp göz kırptı. Peki öldürülen komşunuzun bir şeyler duyuyor olması size ne düşündürdü? Harun Tan Doğan yapabildiği kadarıyla yerinde doğrulup komisere ve yardımcısına baktı. Dudaklarını hafifçe büzüp tekrar normal haline döndürdükten sonra konuştu. Açıkçası bir süredir evimden bazı belgelerimin çalındığını fark ediyordum. Ancak ne işe yarayacaklarını hiç bilmiyordum. O çocuk normalde cesur biri sayılmazdı. Pek hanıma evladı birine benziyordu. Böyle bir deneyde yer almayı nasıl kabul etmiş merak ediyorum doğrusu. Nasıl bir deney diye sordum Necip. Benim geliştirdiğim proje deney aşamasında kalmıştı memur bey. Gerçekleştirebilmek veya en azından test edebilmek için bir deney yapılması gerekiyordu. Bu da sanırım özkan olmuştu. Peki sizce bilgisi var mıydı? Cevap vermedi ihtiyar adam. Bunun yerine omzunu silitti. Sorgu bitmiş görünüyordu ve alaşarak ayrıldılar. Daha önce sorguya çekmedikleri iki komşuya ulaşmaya çalışırken ikisinin de dairelerinde olmadığını kısa sürede anlayan komiser ve yardımcısı apartmandan çıkarken çağrı cihazı üttü Tahsin'in. Kısa bir süre baktıktan sonra Necip'e dönerek Neco ben bilişim şubeye geçiyorum. Sen öğle yemeğine gidebilirsin. 4. Bölüm Giriş Kodu Hatalı Komiser kendisine mesaj yollayan bir işin şubedeki çalışanın yanına geldiğinde şube bomboştu. Eğitime gittiler diye kısaca açıkladı masasında oturan komiseri bekleyen çocuk. Sen niye gitmedin diye sorarken bir sigara yaktı ve masasının yanındaki sandalyeyi oturdu komiser. Çocuk buna cevap vermedi. Bir yandan Tahsin'in gözünün hizasındaki sigara içmek yasaktır yazısına bir yandan da Tahsin'i tutturduğu sigaraya bakmaktaydı. Bir şey demedi. Yanındaki pet bardaklardan birisini komiserin önüne itti. Komiser sigarası içmeye devam ederken çipi masadaki çekmecelerden birisini çekip çıkarttığı bir kaptan çıkararak Tahsin'in önüne itti. Masaya şöyle bir baktıktan sonra çocuğa göz kırptı Tahsin. Açamadık komser açamadım. Sonra şubede çalışan güvenilir bir arkadaşı daha söyledi. O da açamadı. Bilinen bütün şifre çözme programlarını kullandık ama her seferinde aynı uyarıyı aldık. Neydi o uyarı? diye sordu komiser. Giriş kodu hatalı yazıyordu sürekli. Bir de ilginç bir şey vardı. Nedir? dercesine göz kırptı komiser. Biz programı her kullandığımızda sanki şifreyi değiştiriyor gibiydi. Böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum ama öyle hissettim. Sanki seni izliyor, ne yapıyorsun biliyor ve buna göre önlem alıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü öyleyse yapay zeka diye bir şey gelişmiştir demektir diye tamamladı çocuğun sözleri komiser. Çocuk başını sallayıp sustu. Yapamadığı işten ötürü utanıyor gibiydi. ''Sıkma canını ama bir şey daha rica etsem çok mu zor zorlarım?'' diye dostane bir tavırla baktı komiser Tarsın. Çocuğun sorun olmayacağına dair mümkünlerini görünce devam etti sözlerine. ''Bunun benzeri şeyler var mıymış?'' diye bir araştırır mısın? Bilhassa Türkiye'de bu tarz çalışmalar olmuş mu? Yapay zekaya dair. Bu kadar ilerleme olmasa da böylesine giriş kuduyla oynanabilecek şeyler yapılmış mı? Dedikten sonra sesini daha da alçaltıp ekledi. Hele hele emniyette. Çocuk başını salladı. Amirim neyle uğraşıyorsunuz diye fısıldadı. Sesi sorudan ziyade tehlikeyi sezmiş bir insanın dostane yaklaşımını içeriyordu. Komiser başını sallamakla yetinerek çipe alıp asadan kalktı. Bilişim şuradan çıkacakken döndü kapının önündeyken konuştu. Beni arama. Ben seni farklı bir numaradan arayacağım. İki gün yeterli mi yoksa üç gün sonra mı arayayım? Çocuk iki günün muhtemel yeteceğini söyleyip yine de her ihtimale karşı üç gün istedi. Komiser bir selam verip çıktı şubeden. Necip bilgisayarın başında oturuyordu. Tahsin büroya döndüğünde bir şey sormadı. Tahsin de bir açıklama yapmadı. Masasına oturup düşünmeye koyuldu. Necip şu diyerek komşu var ya. Diye söze girdiğinde Necip irtilince bir süre güldü komiser. Sonra sözlerini sürdürdü. Diğer komşuya da ulaşmamız lazım. Bir türlü bulamıyoruz lan adamlar elinde. Ne yapıyor bunlar? Necidirler. Diğer komşuların bir açıklaması var mıydı onlarla ilgili? Necip kısa bir süre notlarını kontrol ettikten sonra başını oğuzsuz anlamda salladı. Kim lan bunlar? Derken sesin istemsizce yüksek çıkmasını engel olamayarak, Elini masaya vurdu Tassim. Necip daha bir irkilmişti. Komiser daha alçak bir sesle baksan ne göstereceğim'' dedikten sonra elini cebine götürüp çipi çıkararak masaya bıraktı. Necip'in dikkatini çekmişti masalık küçükçip. Bir süre dedikten sonra komiserin yüzüne baktı. ''Bu o mu? Yani ondan mı çıktı?'' Komiser başını sallarken ellerini çenesinin altına birleştirip Necip'in nasıl bir tepki vereceğini gözlemlemeye başladı. Amirim, bu çok kritik bir delil. Davayı çözebiliriz değil mi? Başını olumsuz anlama gelecek şekilde sallayan komiser bir süre daha meranın artmasını bekledikten sonra Necip'e daha fazla işkence etmemeye karar verip açıklama yaptı. Ben bunu bilişim şube eden bir arkadaşa vermiştim zaten. Açılmıyormuş. Üstelik ilginç bir şeyler söyledi. Sanki kodunu çözmeye çalıştıklarında sisteme giriş kurdu sürekli kendisini yeniliyormuş gibi falan filan. Elini önemsiz bir şey alıyormuş gibi özensizce uzatıp avucumu içinden cebine götürdü masalık hiçbir konser Neçip tartmaya başlamıştı. Birkaç gün önce sorsalar. Güveninin tam olduğunu söylerdi ancak son iki günde o kadar çok şey olmuştu ki kendi isterinden emin olamıyordu. Necip bir şeyler söylemedi. Düşüncelere dalmış gibi görünüyordu. Komiser bir yandan çekmecelerini açıp kapatıyor, kendi tuttuğu notları arıyordu. Bulamayınca dava boyunca not alamadığını hatırlayıp ayıplandı. Necip'ten notlarını istedi. Özenle tutulmuş not defterini başından sonuna dek incelerken sonunda aradığı şeyi buldu ve Necip'e seslendi. Neco bu Asuman'ı araştırdın mı? Bir şeyler çıktı mı? Necip bir süre Asuman'ın kim olduğunu anımsayamayınca komiser dayanamayarak biraz çıkıştı. Oğlum ne bu halin toparlan bir an önce dalgın dalgın gizliyorsun ölmek üzere olan balıklar gibi. Ne istiyorsun Necip derdin ne? Bir süre başını öne eğen Necip, çekerek komisere baktı. Amirim, geçen gün birisiyle konuşuyorduk. Şu benim bölüm değiştirme işlemlerim için. Biraz işimin zor olduğunu söyledi. Üstü kapalı şekilde şimdiki davadan falan bahsetti. Canım sıkıldı açıkçası. Ben sizle çalışmaktan çok mutluyum. Bölüm değiştirme işini biraz daha rahatıma düşkün olduğum için yapıyorum. Bir de biliyorsunuz hep doktor olmak isterdim. Otopsi bölümü tıpla çok yakın. Benim tıp da işleri bayağı zorlaştırıyor ama kaç yıldır emniyetti. Belki kolaylık yaparlar diye düşünüyordum ama işim çok zormuş. Sinirlerim bozuldu sözün özü. Necip sözlerini bitirdiğinde komiser bir süre bakı kaldı. Babacan bir tavırla gülümseyip çaresizliğini ifade etmek için dudakları bir takıbinde. ''Oğlum ne dertliymişsin ya. Bir dokun bina işte hesabı oldu. Sen şu davayla ilgili insanın ne dendiğini bir söylesene bana.'' Necip sıkın bir şekilde etrafına bakındıktan sonra bir müddet kelimelerini kafasında tartıp biçti ve son olarak kararlı bir halde ağzını açtı. Tam cümle kuracakken kapı çalınmadan açıldı ve büroya müdür girdi. Necip'e ve Tahsin'e bakıp selam verdikten sonra Tahsin'in masasına geldi. Ellerini masaya dayayıp hafifçe eğildi ve peşinden gelen iki polise de baktıktan sonra konuştu. Tahsin seni görevden alıyorum. Süresiz izin veriyorum. Silahını ve rozetini bırak git evinde dinlen birazcık. Hakkında işlem yapılmayacak ama Bileşim şubeye gidip sigara içmişsin. İyice zamanadan çıktın sen. Bir süre kafanı topla. Komiser bir müdüre bir de e baktıktan sonra bir şey demeden geri yaslanır. Cebinden çıkarttı sigara paketinden bir tane çıkartarak ağzına özenle yerleştirir. Çakmağını da diğer cebinden çekip çıkartıp bir hamlede sigarasını yakar. Müdürün gözlerinin içine bakarak sigarasını içerken yavaş hareketlerle silahını ve rozetini de çıkarıp masaya bırakır. Sigarasının külünü yere silittikten sonra ağır adımlarla bir odadan çıkarır. 5. Bölüm Yangan Tahsin, boğazlı kazanın kollarını biraz daha düzeltti. Dışarıdan esen rüzgar zaman zaman sallanan camdan içeri gidiyor. Lokantanın ısıtıcıya mahkum havasında değişiklik yaratıyordu. Işıkları loş bir balık lokantasıydı bu. Dışarıdan bakıldığında derme çatma bir yermiş gibi görünse de Avcılar sahilindeki en rahat lokantalardan birisiydi. Gözden uzak olduğu için genelde nispeten ünlü, medyaya dedikodu malzemesi olabilecek isimlerin kız arkadaşlarına ağırladığı bir mekan olurdu. Tabii ki yaz aylarında. Kışınsa mekanın sahibinin de tok satıcı oluşundan mütevellit, camları değiştirmek veya daha fazla ısıtıcı kullanmak gibi tasarrufları uygulamaması, Mekanını sızlaştırıyordu. Tahsin için sorun değildi. Çünkü o karnını doyumaktansa kafasını boşaltmaya uğradığı genelde ve soğuk, bilası Afyon'da çalıştığı yıllardan ağaçtan olduğu soğuk, onun için hiç dert olmazdı. Bir de yemek yemektense sohbet etmeye, daha net bir tabirle akıl danışmaya, uğradığı için bir lokantadan ötesi olarak görüyordu balık lokantasını. Bir kararga bir fikir üssüydü. Mekanın sahibi eski özel hareketçi Nevzat balıkları kızartıp masaya getirmişti. Alışlığa geldiği gibi karşısındaki sandalyeye oturdu Tahsin'in. Komiserin karşısındaki sandalyede başka birisinin oturduğu yıllar çok geride kalmıştı. Boşandığı karısıyla evliliklerin son yılında sık sık buraya gelmiş ve başka zamanları nazaran güzellik geçirmişti. Hatta düşündüğünde en güzel zamanları da burada geçirdiğini hatırla İçini çekerek rakıdan doldurdu Tarsin, Nevzat'ın bardağındaki suyun da griye dönüşmesini bekledi. Birbirlerinin gözlerine kararlı bir şekilde ''bunlar da geçecek'' dercesine bakarak bardakları dokuşturdular ve pek konuşmadan içip balıktan yemeye başladılar. Arkadaki televizyonda ana haber büyüteni açıklanacak ikisi de haberleri yazan insanların kalemlerinin kimde olduğunu bildikleri yıllar yaşadıkları için nadiren haber izlerdi. Nasıl sen aldılar davadan? Öngörülmez bir şey bu? diyerek kayıflandı Nevzat. Tahsin başını sallamakla etindi. Öngörülebilirdi bunu söylemedi. Nevzat emekli olduktan sonra emniyette çok şey değişmişti. Bunu da pek dillendirmezdi. Akseldi Bilişim Şube'ye gidip dış kapıdan tam içeriği gören kameranın merceğine baka baka neden sigara içtiğinin açıklaması gerekirdi. Bir deney yapmıştı ve başarılı ulaşmıştı. Uğruna bir davayı feda etme aşamasına geldiği bir deney. Emniyet tek yapılanma tahmin ettiğinden çok daha güçsündü ve kendisine hedefte olduğu aşikardı. Birkaç kişi daha vardı hedefte. Bunu da tahmin edebiliyordu ama emin olamıyordu. Kafası karışmak üzereydi konu değişti. Nevzat izinli günlerinde neler yapacağını sordu. Bizim Necip birilerine yönlendirdi beni. Bursa emniyetinden iki çocuk. Bir dava varmış. Kapanmış mıymış neymiş? Oraya gidip bir ortam yoklaması yapacağım. Dava mantıklı sebeplerle kapanmışsa ne ala? Eğer değilse bir de cinayet çözmüş oluruz. Fena mı? Diye açıklarken gülümseyip rakısından yudum aldı. Nevzat bir şey demedi. Boşta dolup gidiyordu gözleri. Ben bıraktığımdan beri çok şey değişti değil mi emniyette? Diye söylendi. Tahsin'deydi susma sırası. Başına sallarken geç bunları dercesine bardağını uzattı. Tokuşturttular ve içmeye devam ettiler. Birden duraksadı Tahsin ve gözü Nevzat'ın omuz hizasında arkadaki duvarda rafa sabitlenmiş 55 ekran televizyona takıldı. Şunu sesini açsana bir'' diye telaşla seslendi Nevzat'a. Nevzat kurttu. ''Sohbet ediyoruz şimdi ne televizyonu'' demeden gidip kasanın yanındaki kumandayı aldı ve sesi açtı. Tahsin'in yüzumsuz bir şey istediğini pek görmemişti. Ses açılınca uzun bir süredir hemen hemen sessiz olan lokantada ses çınladı. Kulaklara sese alıştığında daha bir ses tonu yüzünden bir haber doluştu beyinlerine. Bu akşamüstü Esenler'de çıkan yangında iki daire yanıp gül olurken, itfaiyecilerin apartmanın en üst katında tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş bir adam kurtarmaları kameralara böyle yansıdı. Görüntüde yaşlı bir adam, balkona dayanmış merdivene üç itfaiyeci yardımıyla çıkarılıyor ve yavaş hareketlerle aşağı indiriliyordu. Ambulansa bindirilirken alınmış görüntüde yüzü gözü is içinde yaşlı adam zorlukla nefes aldığı belli oluyordu. Nevzat ayakta izlediği haberden sonra dönüp Tahsin'e baktı. İkisinin de aynı şeyi düşündüğü aşikardı. Çip projesinin mucidi ihtiyar Harun Tan Doğan. Öldürülmeye çalışılmıştı. Bunun Tahsin'in görevden alınmasından bir gün sonra olması da Tahsin'in içindeki düşünceleri doğruduk payını yükseltiyordu. Birileri ciddi bir organizasyon düzenlemişti ve kendilerine karşı gördükleri her şeyi bezip geçmekten beysi duymuyorlardı. Ucunda ölüm bile olsa... Tahsin elini masanın üstünde duran telefonuna uzatırken telefon çalmaya başlamıştı. Lokantadaki kavadan bağımsız bir şekilde daha bir içtiği soğumuş ikili iyi gör verdi. Tahsin gözlüğüyle telefona bakıp bir çırpıda açmıştı. Abi şimdi hastanedeyim ben. Harun Bey var ya. Ses Necip'in sesiydi. Yarı telaşlı yarayın işi geliyordu. İçinden ölmüş olmasın lütfen. Diye geçiren Tahsin merakla dinlemeyi sürdürdü. Evi yanmış, zor kurtarmışlar. Şimdi hastanede ama yoğun bakıma aldılar. Ne yapmalıyım sence? Bir süre duraksayıp düşündü Tahsin. Gözünün takıldığı televizyonda bu kez Antalya sahillerinde hala denize girebilen turist kadınlara dair bir haber vardı. Hayat mücadelesine kadar basit görünüyor siyah ekranda. Bak, oraya bir polislik. Ama çok güvenilir biri olsun. Asla içeri girmesin. Doktor raporları da anı anla e-postana e yollansın. Odaya alınmadan önce sana bilgi verilmesini ve senin nezaretinde oda yapmasını iste. Hatta isteme. Buna emret. Necip'in bu komutları aklında tutma süresini bekledikten sonra vedalaştılar. Telefon kapanında ortam yine seslisizleşmişti. Yapabileceğin bir şey yokken hiçbir şey yapmamak en iyisidir. Düsturundan hareketle susup içsel düşüncelere dalmayı tercih etmişlerdi. Bardaktaki rakı bittiğinde tabaklarındaki balığın sonu da gelmişti. Nevzat tabakları toplamak için ayağa kalktığında cila çekmeyi önerdi. Buna manası birer bir içmetti. Tahsin kafasıyla onayladı. Şimdilik gideceği bir yer olmadığı için ve sabah erken kalkması için de bir sebep olmadığında mütevellit, Geç saatlere kadar içebilirdi. Emekli olma fikri ilk o an geldi aklıma ama hemen de gidiverdi. Say, emekli olduk ne yapacaktı ki? Biralarından yudumlarken restoranın dışında bir arabanın durduğunu hem tekerlek sesinden hem de bir müddet yandıktan sonra sönüveren farlardan anladılar. Yaklaşan ayak sesleri birden çok kişinin lokantaya yöneldiğini işaret etti. İkili bir an ayırıp dikkat kesildi. Lokantanın kapısı aralanıp içeri başına uzatan kişiyi gördüklerinde istemsizce gülümsediler. Peşinden gelen kişiyi görünce ayağa kalkıp bir yabancıyla tanıştırılmayı bekleyen arkadaş grubundaki tedirginliğe kapılmıştı Nevzat ve Necip yanında gelen sarışın uzun boylu ve güzel bir kadını işaret ederek konuştu. Komserim Nevzat abi... Sizi Asuman Hanım'la tanıştırayım. Asuman Şen 6. Bölüm Somut Ölümler Kadıncağız ne söyleyeceğini bilmez bir halde gibi görünürken, zaman ilerledikçe aslında konuşmaya nereden başlayacağına karar veremediğini anlamıştı Dasin. Bir sürü şey biliyordu ve bunları paylaşmaya gönüllüydü. Ancak eski bir şarkıdaki gibiydi ruh hali. Nereden başlasam, nasıl anlatsam. En nihayetinde derin bir soluk alıp anlatmaya başladı Aslan Şen. Taner'le karşılaşmamız hep tesadüf gibi görünüyordu ama aslında tesadüf değildi. Her şey bir planın parçası olarak işliyordu. Onunla tanışıp güvenini kazanacaktım. Sonra ağzından laf alacaktım ve gerekli bilgilere ulaşınca operasyonu sonlandıracaktım. Kadın ağlamaklı bir hali bürünürken, Nevzat ve Tahsin aynı anda, ''Ne operasyonu?'' diye soru verdi. İkisi kısa bir an birbirlerine baktılar da tekrar kadına dönmüşlerdi. Kadın çantasını kurcadayıp bir şey çıkarttı ve elinde tutarak kaldırdı. Masadaki herkesin gördüğünden emin olunca da, çantasını geri koydu. Bu bir polis kimliğiydi. Özel polisin. Bir operasyondu işte. Birilerini rahatsız etmesi öngörülen, üstelik karşılığında insanların hayatlarını riske atıp atmadığını umursamayan kişilerin tasarlayıp yürüttüğü bir operasyondu. Öyle de oldu. Masada hala soğuk bir sessizlik hakimdi. Kadın iç çekerek masaya göz attı içkilere gözü takıldı. Bir bira istedi. Nevzat koşar adım giderek bira doldurdu tezgahtaki bardaklardan birine ve getirip kadının önüne bardağı koydu. Birasını içerken kah hızlı bir şekilde kah duraksayıp derin derin düşünerek anlatmaya koyuldu Asuman. Bir kafede otururken tanışmıştı Taner Asuman. Daha doğrusu Taner öyle biliyordu. Asuman ise... Bir dolu bilgiye fakat bir o kadar da bilgi açına sahipti. Gel zaman git zaman yaptıkları sohbetler derinleşmeye ve ihtiyac yakınlaşmaya başladı. Taner Asuma'na aşık olmuştu. Asuma ne yapacağını bilemedi önce. Evet gerçekten de Taner çok hoş bir çocuktu. Sempatik ve cana yakında ancak bir doktor hasta ilişkisi gibi soruşturan soruşturdan ilişkisi vardı aralarında. Ve bunu Taner öğrenmeden nasıl sıyrılabilirdi Asuma? Sıyrılamadı. Kendisini bir ilişkinin içinde buldu. İlişki ilerleye dursun, soruşturma da sürüyordu. Ancak Asuma'nın dikkatini çektiği üzere soruşturma birilerinin ayağına basmaya başlamıştı. Birazcık kurcalandığında mevcut soruşturmanın birkaç yıldır sayıca az olan ve emniyette tutulan faili meçhul, Kimsesiz cinayetlerine dokunduğunu fark etmişti. Bir deneyden bahsediyordu ulaştığı raporlar. Tüyler ürpertecek derecede vahşi ve insan yaşamını ikçe sayan bir grubun yürüttüğü deneyler zincirinin bir parçası olan, işitme engellilerin duymasını sağlayacak bir çip deneyinden. Daner'in de bu çip deneyine bilmeden ve istemeden dahil olduğunu düşünmeye başlamıştı Asuman. Öyle ya. Niye ezzetiyorlardı o zaman çocuğu? Üstelik yakın temas kurmasına izin veriyorlar. Belki aşırı ileri gitti sırf soruşturmanın mühim yönleri yüzünden tolerans gösteriyorlardı. Öyle değildi. Asıl izletmek istedikleri ve hakkında bilgi edinmeye çalıştıkları kişi Taner değildi. Taner'in komşularıydı. Asuman bunu öğrendiğinde biraz geç kalmıştı. Zira birileri soruşturmayı bitirmiş, Asuman'ı görevden almıştı. Asuman'ın Taner'le görüşmesinde bazı prosedürleri öne sürerek engelleyenler amaçlarına ulaşmış ancak Taner'i kaybetmişlerdi. Göz yaşlarını peçeteyle kurudurken Tahsin'e doğru bakıyordu Asuman. Hem de doğrudan, tam gözlerinin içine. İntihar etmedi değil mi? İntihar etmiş olamaz. Çok güçlü ve hayat doluydu. Tahsin başını dalgınca sallarken bir sigara yaktı. Dumanını havaya üfledikten sonra başına önüne gidi. Bir şey söylemeyi tercih etmedi. Nevzat, Tahsin'in dinlediği şeyleri özümsemeye çalıştığını ve kafasında ölçüp tarttığını anlamıştı. Ses çıkarmadı. Kadın ağlaması bittiğinde bir süre sustu. Utanmıştı. Bu hissinin altında erkek egemen bir meslekte bir şekilde var olabilmiş her kadının sahip olduğu, sahip olmak zorunda kaldığı katıldığı kısa bir sürede olsa rakiplerinin önünde geri planda tutmuş oluşunda payı vardı kuşkusuz. Sessizliği bozan tahsin oldu. Asuman, kızım, sen hiç Afyon'da çalıştın mı? Necip ve Nevzat beklenmedik bu soru üzerine bir tahsin'e bir daha Asuman'a bakıp duruyorlardı. Asuman şaşkınca başını olumlu anlamda salladı. Bir müddet yavaş yavaş inip kalkan başı, parlayan gözleriyle aynı seviyede hararet artışı yaşadı. Necip soran gözlerle Tahsin'e bakarken komiser bitirdiği sigarasının devamında bir tane daha yakıvermişti. Afyon'da çalışırken bir cinayet soruşturmasını üstlenmiştim. Bir mafya babasının ölümü. Bakmayın, çok sevinen vardı ama ''Soruşturma soruşturmadır. Üstelik benim de kişisel olarak sorunlarımın olduğu bir adamdı. Neyse, gel zaman git zaman bir yerde tıkandık kaldık. İşin ucu emniyetten birilerine uzanıyordu ve onları soruşturmamız için bir türlü izin çıkmıyordu. Biz de katakülli yapıp gizli gizli soruşturalım dedik. Biri deneyimli, biri deneyimsiz iki kadın polis sürekli onları izleyip bana rapor veriyordu.'' Duraksadı. Gözünü ahasumana dikmişti. Olayı deneyimsiz olan çözdü Zira. Deneyimli diye bize sondan polis de işin içindeydi. Deneyimsiz olanı hislerinin peşinden gidip iş ortağını bile sorgulamaya kalkışmıştı kafasında ve başarıya ulaşmıştı. Bu sefer duraksaması uzun sürmüştü Tahsin'in. Heh işte o deneyimsiz olan şimdi karşımızda oturuyor. Nevzat ve Necip şaşkınlıkla karşılarında oturan asmana bakarken birden Necip'in telefonu çaldı. Masadaki dört kişi de irkilerek telefona bakarken Necip uzandı ve telefonu açıp kulağına götürdü. Bir dakika sonra ayağa fırlayıp sandalye astığı montunu giymeye koyulmuştu. Telefonu kapatıp restorandan çıkarken şöyle bir döndü ve kendisine soran gözlerle bakan üç kişiye açıklama yaptı. Çok kısa, net ve sırf bu yüzden vurucu bir açıklamaydı bu. Harun Tan Doğan Ölmüş Yerinci Bölüm Finansör Mutfak masasında günün gazetesinin 3. sayfası açık ve özenle katlanmış bir halde duruyordu. Birisi okumuş, bir haberde takılmış ve tekrar okumak için o kısmı göz menzilinde tutmak için gazeteyi düzgünce katlayıp masada bırakmış gibiydi. Mutfaktaki eski model radyodan nostaljik bir şarkı çalıyordu. Bir dakika sonrasında ise elini yüzünü yıkamış bir şekilde mutfağa giren adamın radyodaki şarkı eşlik eden ses doldu odaya. Hemen hemen aynı saniyelerde metalik bir ses de suyun ısındığını müjde ediyordu. Isıtıcıdan doldurulan su önce buhar olarak odaya karıştı, sonrasında da bir kahve kokusuna devşirdi vardığını. Hızlı ve sert bir biçimde açılıp kapanan buzdolabından masaya reçel, peynir ve zeytinden ibaret bir kahvaltı menüsü uçuştu. Gazetenin sağına tıkıştırılmış gibi duran poşetten özenle çıkarılan iki poğaçada menüye eklendi ve son olarak birkaç saniye bel varoluşunu ilan etmiş olan kahve masaya buyur edilmişti. Kahvaltı en az radyodaki şarkıların değişme hızı kadar süratle bitmişti. Kahve fincanında dip görünüyorken adam sırıttı, geri yaslandı ve gazeteyi önüne çekti. İlgisini çeken haberi birkaç kez daha okudu. İlk mucitlerden Harun Tan Doğan yangında öldü. Başlıklı haberde evinde çıkan yangından kurtarılan Harun Tan Doğan hastanede yaşam mücadelesini sürdüremediği bilgisi vardı. Birkaç projesinden bahseden gazete bilinçli olarak mıdır bilinmez çip projesine hiç değinmemişti. Bir sigara yakan adam başını kaşırken pakette kalan son sigarasıyla göz göze geldi. Sabahın köründe yürüyüşe çıkmışken aldığı poçe ve gazete haricinde dışarı çıkmak istemiyordu esasen. Canı sıkkındı, ümitsizdi. Depresyonun arifesindeydi. Gazetedeki haber daha da pekiştirmişti bu keyifsizliğini. Adam İstanbul cinayet masasında çalışmadan önce Manisa... Afyon ve Ankara'da görev yapmıştı. Gittiği yerlerde fazla sevilmemesinin sebepleri vardı. Ama şu an emniyette değil de kendi evinde olmasının sebebi birilerinin adamı olmamasıydı. Komiser Tahsin belki de aylar sonra ilk kez bir günü tamamen boş geçirecekti. Kim bilir toplam kaç güne böyle başlayacaktı daha. Düşündükçe içlendi. İçlendikçe of çekti. Radyodaki şarkılar gittikçe karamsarlaşıyor, Komserin gözü ikide bir habere takılıyordu. Yine de inatlamasadan masadan kalkmıyordu. Kalkmaya mecali kalmamıştı. Kolunu bile zor kaldırıyormuşçasına paketteki son sigarasını uzandı ve kahve bardağının boş olduğunu görünce duraksadı. Ayağa kalkıp düşünceli tavırlarda ilerlediği mutfakta su ıskısına su doldurup düğmesine bastığında Suyu fazla koyduğunu fark edip içilendi. Yıllardır her gün alıştığı trafik nedeniyle zorunlu tatil gününde bile gecikmeye tahammül kalmamışa benziyordu. Tam yeni bir bardak kahvenin müjdesi olan o metalik ses duyulmuştu ki kapı çaldı. Saatin 11.30'u gösterdiğini o an fark etti Tahsin. Gün boyunca saate hiç bakmadığını da aynı anda fark etmişti. Kapıya gittiğinde dışarıda duranların Nevzat ve Necip olduğunu gözetleme derinden görüp gayri ihtiyarı üstüne başına çeki düzen vermeye çalıştı. Bu çabasının komik olduğunu fark ettikten sonra gülümseyerek kapıyı açtı ve arkadaşlarını içeri buyur etti. Nevzat lokantayı sabahtan da açmamıştı. Bugünü kendisine tatil ilan etmişti. Necip ise dosyayı ilgilendiren Harum Tandoğan ölümüyle ilgili araştırma yapacağını belirtip bürodan ayrılmıştı. Ayak altında olması istemediklerinden ötürü kimse ses çıkarmamıştı. İkiliği içeri buyur eden Tahsin, oturma odasına geçmelerini işaret ettikten sonra mutfağa kahve koymaya doğru yönelmişti ki, Necip eline bir poşet tutuşturdu. İçinde bir karton sigara olan poşeti görünce kendisini sanki tutukluymuş da, Ziyaretine gelinmiş gibi hissetti komiser. Hoş içinde bulunduğu zorunlu süresiz iznin de bundan bir fark yoktu ya. Yeme de gülümsedi. Sabahtan beri düşünceleri ve hayat arasındaki uyumsuzluklar birer birer Tetris oyununun parçaları gibi yerli yerine oturuyordu. Fazladan ısınmış su ve biten sigarasını yarattığı keşmekeş hemen cecik güzelmişti. Bir sigara çıkarttıktan sonra koyduğu kahvelerle birlikte oturma odasına geçti komiser. Nevzat ve Necip'i hararetli bir şekilde konuşurken buldu. Bir dakika geçmeden tartışmak konusun o haftasonu oynanmış olan dert maç olduğunu anladı. Futbolu sadece arkadaşları ile dalga geçeceği zaman takip eden birisi olarak tartışmaya müdahil olmayıp kahvesini içmeyi tercih etti. Havanın ne kadar açık olduğunu fakat içinden hiç dışarı çıkma isteğinin gelmediğini şaşırarak fark etti. O ki, hava kötü de olsa, güzel de olsa tadını çıkarmayı bilen birisi olarak tanınırdı. İçini belli belirsiz çekerek kahvesini içmeyi sürdürürken kendisine seslendiklerini fark etti. Necip bir süre seslendikten sonra cevap alamadığı için şaşırarak Nevzat'a dönmüştü ki, Tahsin düşüncelerinden sıyrıldı. ''Efendim gözüm.'' Dalgınlığının sebebini sormayan düşünceli arkadaşlarının konuşma sıkıntısı çektiğini görünce öksürerek oturuşunu düzeltti Tahsin. Ve önceki akşam konuştukları Asuman'dan bir haber alıp alamadıklarını sordu. ''Abi ben kendisini evine kadar bıraktım ama bir sorun var.'' ''Neymiş?'' diye merakla sordu Tahsin. Abi, kadının evinin önünde bir araba vardı. O arabayı görünce biraz panik oldu ve birkaç sokak öteye inmek istedi. Ben de bir şey demedim. Ancak sonra kendi evime giderken arabayı benim peşimde gördüm. Tahsin geri yaslanarak düşünmeye koyuldu. İşin içinden çıkamıyordu. Dalgınca ayağa kalkarken sehpaya çarptı. O sarsıntıyla kahve bardağı devrildi. Necip de birlikte hızlıca atılmalarına karşın bardağı tutamadılar ve yere düştü. Tam o anda telefonu çalmaya başlayınca delirecek gibi oldu Tahsin. Sabahtan bu yana birbirini takip eden reaksiyonlar yaşamaktan kafası karman çorman olmuştu. Yerdeki bardağa baktı. Telefonu çalmakta inat ederken sadece ağız kısmını hafifçe çatladığını görüp sevindi. Kahveyi ne ara bitirdiğini hatırlamıyordu bile. Dalgınca masadaki telefonu eline alıp açtı. Komiser, siz misiniz? Tanımadığı bir sesle karşılaşınca, istemsizce ekranı gözün önüne getirdi ve tanımadığı bir numara gördü. Tenkinli bir şekilde cevaplamakta fayda gördü. Buyurun benim. Komiser, bugün gazetede bir haber okudum. Doğru mudur? Yoksa sırf soruşturma için atılmış bir adım mı? Arada bir katilin açık vermesi veya hırsızların rehavete kapılması için yapılan fos haberlerden bahsediyordu. Hayati tehlikeye atlatıp soruşturma için ifade veren birisi için hala hayati tehlike sürüyor, deliller bulunmuş bazı soygunlar içinde hırsızların iz bırakmadan ortadan kaybolduğu gibi haberler yazılırdı. Kim Kimi soruyor? Karşı taraftan bir ilgiç bir çekme geldi. Tasim Bey, siz beni bilmezsiniz ama ben sizin çalışmalarınızı ilgiyle takip ediyorum. Yıllardır ne zaman çık projesine el atacağınızı merakla bekliyordum. Nereden biliyorsunuz o projede olduğumu? Bet bir kahkaha sesi geldi. Dans etmeyi ben de severim ama zaman aleyhimize işliyor. ''Size bazı belgeler vermek istiyorum. Benim adama X deyip geçin. Chip projesini finanse eden ekipten birisiyim kısaca. Yıllardır atılan bütün adımlar belge olarak bende var. İnanıp inanmamak sizin elinizde.'' ''Diyelim ki inandım. Ne olacak? Belgeleri bana mı vereceksiniz?'' diye karşı tarafı tartarak konuştu komiser. ''Evet.'' Karşı tarafın sesi tok ve keskin çıkmıştı. Bir an inanırsa ne zarar göreceğini düşündü Tahsin. En kötü ihtimalle bir tuzağa düşürülür ve öldürülmeye çalışılırdı. Daha önce olmamış mıydı sanki? Kurtulurdu, hep kurtulmuştu. Kurtulmazsa ne olacaktı ki? Ölürdü. Yutkunarak düşünmeye çalıştı. Zaman kazanması lazımdı. Bir yandan gözü kendisini izleyen arkadaşlarına takıldı. 40 yılda bir sigara içen Nevzat bile durumun vahimiyetini fark etmiş olacak ki bir sigara tüttürüyordu. Hızla düşünüp konuştu Tahsin. Yer ve zaman verin. Oraya 10 dakika içinde gelmezsen beklemeyin. 27 Aralık'ta Adana Hava Limanı'nda İç Hatlar bölümü lavabosunda buluşalım. Çanta getireceğim. Siz de çantayı alıp gideceksiniz. Beni görmenize de gerek yok. Bir sırt çantası olacak. Yeşil ve çok yıpranmış bir çanta. Tahsin cevap vermeden telefon verdi. 8. Bölüm Kaza Yolculukların kısa veya uzun olup olmaması çok önemli değildir. İnsanı yolculuğa iten ana kavram, değişiklik isteğinin yanı sıra ölümcül önem taşıyan şahsi eşyalarını, ne kadar küçük bir bavula sığdırdığı takminidir Metalaştırılmış yaşantılarından kaçmak isteyenler, eşyaların insanları satın aldığını bilenler bayılır bu yolculuklara. Ancak Tahsin'in yolculuğu bundan biraz farklıydı. Sapından tuttu spor valizi taksiden çekip çıkarırken pek bir şey düşünmemesinden belliydi. İçinde hiçbir eşya yoktu neredeyse. Adana'ya gidiyordu. Havaalanında kendisi için bırakılacak bir çantayı almaya, bu buluşmanın bir tuzak olduğu şüphesine binaen çantanın içindeki deri valize aktarıp öyle dönmeyi planlamıştı. Havaalanına geç kalmıştı. Koştura koştura geçtiği tüm kontrol yerlerine rağmen camdan kapıya vardığında kapı kapanmış ve uçağın kalkışı için yapılan tüm anonslar çoktan bitmişti. Komiser Tahsin kapıyı elini dayadı, Gözlerini kapadı. Yapılacak tek bir şey kalmıştı. Diğer havaalanına gitmek uzun süreceğinden ilk otobüste Adana'ya gitmek. Bu sefer biraz daha yavaş ama yine de acelece olarak ithalendirilebilecek adımlarla havaalanından çıktı. Metroya binmeyi tercih etti. Zira taksiye yeterince para ödemişti uçağa yetişmeye çalışırken. Metro sarsılarak kalktığında ilk duraktan binmiş olması ödülü olarak... İki kişilik koltuğa tek başına kaykıldı Tahsin. Bir yandan dalgınca etrafına bakınıyordu. Karşı koltuğunda oturan bir anne, baba, çocuk üçsüz dikkatini çekti konserin. Klasik bir ataerkili anlayış hakimdi ailede. Çocuk sürekli bağırıyor, çağırıyor, atlıyor, zıplıyordu. Ancak babanın zerre umrunda değildi. Anne ise çocuğu zapt etmeye çalışıyor ancak bunda çok başarılı olamıyordu. En sonunda baba... Bir şeylerle uğraştığı cep telefonundan başını kaldırdı ve hem anneyi hem çocuğu azarlayıp tekrar cep telefonunun ekranına gömüldü. Başka bir köşede bir adam tek başına oturuyordu. Boş yerler olmasına rağmen toplu taşıma taşıtlarında ayakta gidenler hep ilgisini çekmişti komiserin. Neden böyle yaparlardı? İki ihtimal var. Birincisi çok yakın bir durakleneceklerse, ikincisi ise kendilerinden yaşça büyüklere yer vermeyi düşünüyorlarsa otur kalk yapmamak için. Başka bir şey gelmiyordu komiserin aklına. E neyse ki etrafı izleyen çatlak bir adam imaj çizmesine yetmeyecek kadar kısıtlı bir süre sonunda metronun otogarı anons eden durağına varmışlardı ki komiser Tahsin elindeki valiziyle apar topar perona indi. Uzun yıllar önce ilk kez geldiği Esenler Otogarı'nın hemen hemen hiç değişmemesine şaşardı Tahsin. Sürekli bekleyenler, yolcular, sokak satıcıları doluydu Otogar ve mütemadiyen bilet satışı girişimleriyle karşılaşıyordu insan. adı Adıyaman mı?'' diye sordu bir adam. Pek düşünmeden başını olumsuz anlamda salladı Tahsin. Gözüyle sağa sola bakarken kendisini birkaç saniye önce geçmiş ve sigarasını yakmak için durmuş adama dikkat kesildi. Adamı metroda ayakta dururken görmüştü. Havaalanı ve otogar arasının boş bilinen metroda ayakta gidilecek bir mesafe olmadığını aklının bir kenarına yazdı Tahsin. Adam ağır aksak yürümeye koyulunca ayakkabısındaki fiyat etiketinin sökülmediğini gördü ve o an gözünün önüne başka bir sahne geldi komiserin. Uçağı kaçırmış, koşturmacadan yorulmuş bir halde yürüyen merdivende dururken sol taraftan geçip birkaç basamak üstü duran ve dönüp hafifçe arkasına bakarken kendisine göz takılan bir adam. Tesadüftür, diye içinden geçirdi Tahsin. Ancak tedbirli olmakta fayda görenlerdendi. Alkapona olan kişisel hayranlığı mesleğiyle tezat dursa da onun söylediği bir sözü kulak arkas etmezdi pek. Bir adamı sabah gördüğümde bu tesadüftür. Öğlen aynı adamı bir daha görürsem kuş kullanırım. Akşam karşılaştığımızda onu vururum. Tesadüflere inanmam. Elbette ki adamı çekip vuracak değildi. En azından aynı hatayı bir kez daha yapmazdı. İç çekerek gözcüyle süzdü adamı da menzilinde tutmaya çalışıp otobüs firmalarını incelemeye koyuldu. Adamın sigarasını yere atarken kendisine doğru kaçamak bir bakış attığını gördüğü an Bursa menşeli bir firmaya dalı verdi Tahsin. Arka tarafında da bir kapısı vardı ve otobüslerin duraksadığı kısma geçiyordu. Hızlı adımlarla ilerlerken hem arkasına hem de otobüs firmalarına bakıyordu. Adana'ya giden bir şirket bulunca yazanesine dalı verdi. İçeri girerken arkasından gelmediğine emin olmuştu meçhul adamın. Ancak içerideki gişelerin hemen karşısında yer alan koltuklarda oturup bacak bacak üstüne atmış ve kendisine doğru bakan aynı adamı görünce ince bir küfür savurdu içinden. Adana'ya gideceğini zaten biliyordu. Ne yapması gerektiğini kafasında tartarken gişelere yanaştı. İki saat sonra kalkacak olan otobüse bir bilet aldı. Tam geri dönerken adamın da yerinden kalkıp gişelere yanaştığını fark edince, aldığı koltuğun yanındaki koltuğun da biletini almak için görevliye döndü. Kendisi gişeden ayrılırken adamın da aynı otobüse bir bilet aldığını duydu. Çip projesini soruştururken birilerinin kuyruğuna basmıştı. Sağlam basmıştı hem de. Kendisini izletmekten ve izlendiğini anlamasından gocunmayan birileri vardı. Güçlü olduklarını hissettirmek istiyorlardı. Güçlü olabilirlerdi, ihtimal dahilinde. Ancak karşısındakini küçümseyenleri çok görmüştü Tahsin. Bir dönem kendisi de aynı gaflete düşmüştü. Karşısındakini küçümseyenlerin egolarıyla problemleri olurdu ve yenilirlerdi. Her geç yenilirlerdi. Dışarıdaki çay ocağının masalarına oturdu ve bir çay söyledi Tahsin. Çayı gelirken paketinden bir sigara çekti. Son zamanlarda azaltmıştı ve hatta paketi ne zaman aldığını bile hatırlamıyordu. Ama içme isteği hat safhadaydı. Çayı geldiğinde çakmağını ateşledi ve çenesini hafifçe ısıtan bir ateşle sigarasını yaktı. Bir yandan ne yapması gerektiğini düşünüyordu ki telefon çalmaya başladı. Uçağı kaçırdığı için kapatmadığını fark etti o an. Genelde tam uçağın yolcu koltuğuna oturduğunda telefonu kapatanlardan da Tahsin. Nevzat'ın aradığını görünce merakla telefonu açıp kulağına götürdü. Bir yandan sigarasından son nefeslerini çekiyor, bir yandan da kendisinin uçakta olduğunu bile bile Nevzat'ın neden aradığını merak ediyordu. ''Tahsin!'' diye bir ses geldi karşıdan. Endişe dolu bir ses tonuydu. Nevzat'ın böyle endişeli bir ses tonuyla kendisine seslendiği son andan bu yana uzun yıllar geçmişti. Buyurun benim, diyerek bıyık altından gülerek cevap verdi Tahsin. Bırak şimdi şakayı, her neredeyse haberleri açsana çabuk, diye bağırdı Nevzat. Bir süre duraksızlıktan sonra da ekledi. Say, neredesin sen? Sorma, otogardayım. Şansıma tüküreyim uçağa kaçırdım diye homurdanarak Nevzat'ın talebini karşılamak üzere televizyona açık olan bir lokanta bulmak üzere otogarın içine daldı. Önce bir haberlere bak sonra tükür diye gülerek söylendi Nevzat. Birkaç metre sonra aile lokantası ibaresinin nişane gibi camına işlemiş bir lokantaya dalmıştı Tahsin. Garsonları ve müşterileri televizyona kilitlenmiş bir şekilde bulunca şaşırdı. Dikkat kesilip televizyona gözünü dikti. Ekranda son dakika yazısı gümbür gümbür akıyordu sağdan suda ve arka planda bir enkaz vardı. Öndeki muhabir harıl harıl bir şeyler anlatıyordu. Ancak ses kısık olduğu için lokantadakiler bu sözlerden mahrum kalıyordu. Ancak son dakika bantın altında akan yazıyı okuyarak haberin içeriğine ulaşma şerefine erişiyorlardı. İstanbul'dan Adana'ya uçan YZ-567 sefer sayılı uçak neden düştü? Tahsin duraksadı. Yazıyı birkaç kez okuduktan sonra her şeyden emin olabilmişti. Uçak düşmüştü. Bineceği uçak. Kaçırdı uçak. Nevzat diye sesten diğeri kısık bir sesle. Ne şanslı adamsın lan Tahsin hep dört ayak diye güleç bir sesle cevap verdi Nevzat. Bırak şimdi Makara'yı, takip ediliyorum Nevzat diye ciddi anlamda endişelendiğini gizleyemediği bir sesle konuşmayı sürdürdü Tahsin. Ne? Ne diyorsun? Şüphelerini kısaca anlattıktan sonra lokantadan çıkmak için döndü ve duraksadı göz göze geldi. Gene aynı adam. Şüphelerini kısaca anlattıktan sonra lokantadan çıkmak için döndü ve duraksadı. Göz göze geldi gene aynı adamla. Sinirleri alt üst olmak üzereydi ki duraksadığını fark eden Nevzat'ın sesiyle kendisine geldi. Adamla karşılaştığını anlatmıştı ve arkadaşının sinirli yapısını bildiğinden ötürü sakinleştirmeye çalışıyordu. Telefonla konuşarak tüm otoları gezindi neredeyse Tahsin. Nevzat da adeta kafa kafaya vermişler ve bir yol bulmaya çalışıyorlardı. Takip edilmeyi engelleyemezlerdi ancak takipçileri atlatabilirlerdi. Buna kanaat getirip bir de yol geliştirdikten sonra vedalaştılar. Otobüsün kalkmasına 15 dakika kalmıştı. Göz hapsinde olduğu halde rahat bir şekilde otobüse bindi. Valizini yanındaki boş kolta özenle yerleştirdi ve otobüsün kalkacağını beklemeye başladı Tahsin. Şoför ve muavin de yerini aldıktan sonra otobüs sarsılarak kalktı. Otogarda ilerlerken kapısı açık ilerliyordu ancak çıkışa yaklaşınca kapılar kapanmak üzere hamle yapıp tıslamaya başlamıştı ki Tahsin valizini eline alıp birkaç sıra arkadaki orta kapıdan aşağı atladı. Otobüs hızlanarak otogardan ayrılırken kapılar kapanmış ve Tahsin arkada kalmıştı. Bilimseyerek döndü ve metroya doğru koşar adım ilerlemeye başladı. 9. Bölüm Sorular ve Nedenler Son günlerde Nevzat'ın balık lokantasında harcadığı saatler gittik çarpmıştı Tahsin'in. Her geldiğinde illaki bir şeyler yiyip içtiğinden uzun süredir düşürdüğü alkol eşiği de tekrar yükselmiş ve düzenli içtiği, hatta alkolik olarak mülkelendirilebileceği dönemlerdeki eşiğe geri dönmüştü. Bunları düşünürken, Yine rakabalık ikilisine tatanmıştı midesi. Etrafına bakındı. Lokantada incin top oynuyordu. Nevzat'ın bu kadar az iş yaparken nasıl olup da lokantayı ayakta tuttuğuna kafa yoracak olduysa da düşünceyi daha büyük sorunlar vardı. Bu yüzden kısa sürede zihnindeki soru bulutları Yağmurlarını Nevzat'ın üstünden alıp kendi üstüne taşımıştı. Öldürülecekti. Binmediği uçak bile düşürülmüştü. Üstüne üstlük takip edildiği ve uçağa binmediği anlaşıldığı halde amaç ne olabilir diye kafa patlatırken tek bulduğu sonuç göz veriliyor olma ihtimaliydi. Bunu makul olarak karşısında oturmuş sigara tutturup onunla aynı sorunlara kafa patlatan Nevzat'ı açtı. türdüğü sigarasını parmaklarının arasına alıp ezmeye başladı Nevzat. gözleri partlamıştı. ''En doğru cevap bu olabilir Tahsin'' diye omurgandı. Lokantanın kapısı açılınca ikisi de kapıya baktılar. Gelenler tanıdıktı. Hasuman ve Necip. ''Klasik geçmiş olsun ucuz atlatmışsın Faslı geçirdikten sonra masa donatıldı.'' Asuman da mutfağa geçip Nevzat'a yardım etmeye başlamıştı. Sofraya oturulduğunda Nevzat salata işaret etti. Bu lokantada ilk kez benim haricinde birisi bir şey yaptı. O da bu salata. Ekip görüşürken Necip tahsinin de aklındaki soruyu dile getirdi. Abi her şey iyi güzel de bu çok iş yapmıyor. Kışa giriyoruz ondandır diyeceğim ama sanırım yazın da fazla iş yok gibi. Sen niye yapıyorsun bu işi? Yemeklerin çok güzel. Balıklar da hep taze ama sen benim sormak istediğim şeyi anladın sanırım. Sözü bittikten sonra mahcup bir şekilde tabağındaki balığı tırtıklamaya başlamıştı. Nevzat gülerek rakısından birkaç yudum aldı. Önündeki mezelere çatalını daldırıp biraz atıştırdıktan sonra söze girdi. Burası yazında kışında hemen hemen hiç iş yapmaz Necim. Çoğu zaman tek başıma yemek yemiştim vardır burada. Bu işi para için yaparsan hiç keyif alamazsın. Mekan babamındı. Haliyle kira falan vermiyorum. Öyle olsa para derdine düşerdim belki. He, niye bu kadar dertlisin, yaşam buradan mi ibaret diye soracak olursan da... Duraksızın evza Uzun bir süre duraksadı hem de, bardağındaki tüm rakıyı içecek kadar uzun bir süre duraksadı, düşünüyordu. Neyi, nasıl ifade edeceğini düşünüyor olmalıydı veya düşündüğünün ne kadarını. Evet, yok, burasının dışında bir yerin, dışarıdaki dünyanın, akıp giden hayatın pek önemi yok. Ben burayı babamla birlikte yapmıştım. Çok küçüktüm. Sonra ben polis oldum. O hiç istemedi. Komünistti bir de. Hem onun siyasi geçmiş yüzünden zorluk çekerim diye, hem de zaten polislere karşı olumsuz duyguları var diye istemedi. Zor zor ikna ettim. İçlerinde iyi insanlar olmazsa bir grubu kendi safına çekemeyeceğini söyledim. Sonra ne oldu? Sonra bende kötü oldu. Duraksadı tekrar. Netice olarak Necip kardeş, babama bir vefa borcum var. Onu büyük bir hayal kırıklığına uğrattığım için bir gün, belki bir gün beni affeder diye umarak kendimi buraya adadım. Hiç geliyor mu peki babam buraya? diye sordu Necip. Yok, çünkü kendisi yedi yıl önce vefat etti. Masaya sessizlik ve soğukluk çıkmıştı. Nasıl bir vicdan azabıydı ki? Yedi yıl önce kaybettiği babasını mutlu edebilmek için hala borcunu ödüyordu. Ne yapmış olabilirdi? Tahsin'in hayal meyal hatırladığı birkaç şey vardı. Nevzat'la daha tanışmadıkları dönemde kendi kulağına kadar gelen bazı iddialar. Zira Tahsin İstanbul'a tayin olduktan dört ay sonra Nevzat emekli olmuştu. Bunun ilk iki ayında, Kulağına gelen dedikodulara rağmen bir gün çay ocağından çay alırken Nevzat'la tanışmış ve diyaloğunu sürdürmüştü Tahsin. Ancak üstünden yıllar geçtiği için konunun ne olduğunu hiç hatırlamıyordu. Tatsız günlerdi, tatsız mevzulardı. Hatırladığı tek şey buydu. Tekrar hatırlamaya ve hatırlatmaya gerek yoktu. Tahsin bunları düşünürken Nevzat da usta işi bir şekilde konuyu başkana çekmişti. Tahsin'in kaçırdığı uçağı, Necip ve Asuman önce hikayenin tamamını dinlettiler. Sonra da Tahsin'in aklındakileri. Necip çalacak ikna olmuş da Masuman'ın kafasında farklı ihtimaller belirmişe benziyordu. Yiyip içmeye, bir yandan durumun ciddiyetinden bahsetmeye devam ettiler. İki saat böyle devam etti. Tahsin birkaç kez peşindeki adamı nasıl atlattığını anlattı. Bu süreçte Asuman masadaki diğer üç kişinin aksine pek konuşmayıp düşünmeyi sürdürdü. Tahsin'in dikkatinden kaçmamıştı bu husus ve aklındaki fikrin cazibeli parlaklığı sönükleşmişti. En sonunda masadan yemekler kalkıp sadece rakı bardakları kaldıktan sonra Asuman yaslandı sandalyesine ve söze girdi. Bence yanıldığınız bir nokta var. Nevzat ve Necip şaşkınca bakarken Tahsin, bu kadına güvenmesi gerektiği sile dolup taşıyordu. Saatlerdir kafa patlattığını kendi gözleriyle görmüştü. Adam Adana'da bir çanta bırakacağını söylemiş. Adana'da olduğunu, orada yaşadığını söylememiş ki. Yani, diye sordu Necip. Yani ise, bence komiserimin kaçırdığı uçakta o adamda vardı. Kaza olayı ise çoktan tertiplenmişti. Komiserim uçağı kaçırsa da o uçak kaza yapacaktı. Çünkü onlar için tehlike arz eden sadece siz değildiğiniz komiserim. Tahsin de sandalyesinde geri yaslanıp düşünmeye başladı. Bu ihtimali nasıl bulup tatlamıştı? Kendisine kızarken tekrar masadaki konuşmaya baklanmaya çalıştı. Necip ve Nevzat da bu ihtimali mantıklı bulmuştu. Saatler geç olduğunda hepsi bu usta hemfikir olmuş ve attıkları adımlar konusunda daha sessiz, daha derinden ilerleme kararı almıştı. Sonra rakılarını doldururken Necip Asuman'ın sesinin çok güzel olduğunu iddia etti. Asuman masadakiler ısrarlarına dayanamayarak bir şarkı söylemeyi kabul etti. Öksürerek numaradan boğazını temizleyerek bir şarkıya giriş yaptı ve Tahsin'i o lokantadan alıp binlerce kilometre uzaktaki bir yere götürdü. 10. Bölüm Yolcu Listesi Sabah alarmla uyanan Tahsin bezgin bir hareketle uzanıp saatin pimine basar ve alarm sesini susturur. Bir önceki gece Nevzat'ın lokantasında Asuman, Necip ve Nevzat'la birlikte bindiği uçağın neden düşürüldüğüne dair kafa patlatmışlardı. Alkolün, yorgunluğun ve stresin etkisiyle çok uyuma ihtimalini göz önüne alarak sabah için alarm kurmuştu Tahsin. Asuman'ın Nevzat'ın lokantasını öne sürdüğü fikri beğenmiş olan ekip, Gün içinde araştırma yaparak akşam tekrar lokantada buluşmayı kabul etmişti. Tahsin'in Adana'da buluşacağı adamın düşen uçakta olup olmadığını düşünüyorlardı. Bu düşünce Asuman'ın ağzından çıktığı andan beri çok mantıklı gelmişti hepsine. Adam da konuştuğu anı hatırladı konser. Benim adama X deyip geçin. Çip projesini finanse eden ekipten birisiyim kısaca. Yıllardır atılan bütün adımlar belge olarak var bende. İnanıp inanmamak sizin elinizde. Tahsin, Tahsin bir yandan düşünürken, bir yandan ayağa kalkmış ve lavavoda dişlerini fırçalamaya başlamıştı bir de. Aynadaki aksine bakarken kafasındaki ihtimalleri geçiriyordu. Yıllardır yapılan bir deney ve bu deney finansör olan bir ekip. Demek ki, Güçlü ve zengin adamlardan oluşan minik bir ordu var. Ordu. Birden duraksadı. Emniyetin içinde böylesi bir deneye destek çıkan bir güruh varsa, ordunun içinde de olmalıydı. Lojistik destek sadece emniyet birimiyle sağlanamazdı. Beyni çatlayacak gibiydi. Eliyle şakaklarını kavramışken aynadaki aksiyle göz göze geldi. Gözleri kan çanağına dönmüş, Sakalları iki veya üç gündür kesilmemiş, saçları artık daranmayacak kadar darmadağın bir hale gelmişti. Eliyle lavaboya dayanıp çenesini havaya kaldırdı. Tıraş olmak çok uzun sürer mi diye hesaplamaya çalışıyordu. Birkaç saniye sonra lavabodaki bardaktan jiletini çekip çıkardı. Beş dakika geçmemişti ki sakallarını kesmiş ve saçlarını... Kim bilir hangi otelden çıkarken cebine attığı ve lavabonun kenarına dizdiği minik şampuanlardan birisiyle yıkamaya geçmişti. Toplamda on dakikayı bile bulmayan bir zaman dilimi sonucunda pürü pakkulu vermişti Tahsin. Baş ablusuyla saçlarını kurularken mutfağa geçip kendisine bir kahve hazırlamaya koyuldu. Suyun ısınmaya başlarken çıkarttığı kaynama sesiyle tadıp giderken uçağın düştüğünü gördüğü televizyon haberini hatırladı Tahsin. Uçak düşmüştü ve hakkında yasal araştırma başlatılmıştı. Emniyet çeridi çekilmişti. Emniyet çeridi. Emniyetin olaya el koymuş olması, haliyle bir soruşturma yapılması ve yolcu listesinin çıkarılması gerekiyordu. Su ısıtıcısı suyun ısındığını ilan eden sesini çıkarırken Tahsin mutfaktan çıkmış, komedinin üstünde bıraktığı cep telefonunu almak için yatak odasına geçmişti. Daha önceleri pek çok davada el altından yardımlarını aldığı çip projesini araştırırken de çipi incelettirdiği bilişim şubedeki Kenan'a aratacak telefonundan. Kısa bir sayamlaşma ve halatır sorma faslından sonra konuyu özetledi ve isteğini dile getirdi. Kenan birkaç dakika bekleyip bekleyemeyeceğini sorduktan sonra bilgisayarda bir şeyler yapmaya başladı. Telefonun diğer ucundaki tahsin, Öbür tarafta klavyeye hızlı hızlı inip kalkan parmakların çıkardığı ses duyuyordu. İki dakika geçmeden bir e-posta adresi istedi yanan ve tahsine söylediği e-posta adresine bir belge yolladığını söyleyerek yapabileceği başka bir şey olup olmadığını sordu. Yoktu. Tahsin, nadiren kullandığı için hep salonda bıraktığı dizüstü bilgisayarının başına geçti. E-postasını açar açmaz en tepede yanan maili görünce heyecanlandı. Boğazının kuruduğunu fark edince yapmaya niyetlendiği kahveyi yanımsadı. Kenan'ın geçici bir e-posta adresinden yoldadığı dosyayı bilgisayarına indirmeye başladığında mutfağa geçip kahvesini koydu. Tekrar geri döndüğünde dosya inmiş ve açılmıştı. Üst sıralarda kendi adını görünce doğru dosyanın olduğunu anladı ve içinden Kenan gibi birkaç kişiyi tanıdığı için şükretti. Toplamda 75 beş kişi görünüyordu uçakta. Hepsinin kimlik bilgileri yazılıydı listede. Listedeki isimlerden tanıdık birilerini bulmaya o kadar dalmıştı ki telefonun neredeyse duymuyordu. Son anlarda açtığını tahmin ettiği aramayı kimin yaptığına bile bakmadan telefonu kulağına götürmüştü. Karşı tarafta heyecanlı bir kadın sesi belirince birkaç saniye boşluğa düşmüş gibi oldu Tahsin. Neyse ki kısa sürede arayanın Asuman olduğunu anlamıştı. Komiserim! Ben şimdi bir dosya incelemek için büroya gelmiştim. Otururken aklıma birisi geldi ve onu aradım. Havayolu şirketinde çalışıyorum. Çekinlerden sorumlu. Onu aradım ve bir hayli dil döktüm. Hatta bir akşam emeği sözü vermek zorunda kaldım ama değdi. Bu akşama kadar yolcu listesini bana yollayacak. Tahsin bayık altından gülümseyerek konuşacakken kendisini tuttu. Telefonlar dinleniyor olabilirdi. Kenan'ı arayarak büyük bir aptallık yapmış olma ihtimali fark ederek kendine küfretti. Asuman, telefondan fazla konuşmayalım. O listeyi ben hallettim. Sen sıkma canını. Arkadaşını da ara. Yemeğe gitmek istiyorsan gene git ama liste için uğraşmasın. Boşuna gebe kalma kimselere. Belli belirsiz bir rahatlama melodisi döküldü Asuman'ın dudaklarından. Sonraki duraklamasından nasıl sorusunu döküleceğini hissetti komiser. Fazla kafanı da yorma, akşam nasılsa buluşacağız. Fazla bir şey yemeden gel, bu akşam yemekleri ben hazırlayacağım. Asuman'ın gülümsediği sesinin tonundan bile anlaşılıyordu. Görüşme temennileriyle telefonu kapattılar. Akşam ne yemek yapacağını düşünmeye başlayan Tahsin, gözcüle listeye de bakarak ayaklandı. 8 Saat Sonra Tahsin, Mutfaktaki tencereleri kontrol ederek restoran iç kısmına göz attı. Necip, Nevzat ve Asuman koyu bir sohbete dalmışlardı. Çip projesini sorgulamak için yaptıkları buluşmalarda aslında birbirlerini tanımaya başladıklarını fark etti Tahsin. Aynı anda düdüklü tencerenin çığlığı dolunca kulaklarına kocağı kapattı ve tenceredekileri tabaklara pay etmeye başladı. Nevzat'la birlikte serviste yapıldıktan sonra yemeye başladılar. Tahsin'in notlu pilav ve tavuğu sınıfı geçmişti. Takdirleri babacan bir gülümsemeyle kabul etti. Yemek faslı da sonlandığında artık herkes merakla bekledikleri listeyi görmeye hazırdı. Necip Basuman yanlarında bilgisayarlarını da getirmişti. Tahsin listeyi açarken onlar da bilgisayarlarını çalıştırdılar. Yolcu listesine göz atmaya başlayan ekipten ilk görüş bildiren Nevzat oldu. Bence aileleri eylemeliyiz. Sonuçta böyle tehlikeli bir işe kimse ailesini alet etmez veya en azından ailesiyle yola çıkmaz. Bu öngörü masada kabul görünce listeden bazı isimleri çıkarttılar. 75 kişi 68 kişiye düşmüştü. Yabancıları da çıkarmalıyız bence diye atıldı Necip. Ya sonradan Türk olmuşlarsa diye sorarak bu öneriyi savuşturdu Asuman. Masadakiler liste üzerine hummalı bir beyin fırtınasına girişmişti. Bazı isimler önce siliniyor, sonra geri ekleniyordu. Necip, IP adresini gizleyerek emniyetin sistemine giriş yaptı ve üzerinde anlaşamadıkları isimleri araştırdı. Yaş olarak çok genç ve çok yaşlı olanları da elemişler, kadınları zaten en baştan silmişler ve listeyi 30 kişiye düşürebilmişlerdi. İkinci fincan kahvesini yudumlamaya başlayan Tahsin ayağa kalktı ve pencerenin önüne gitti. Arkasında bıraktığı masada da hala tartışma dönüyordu. Dışarı bakarken ilerideki sitenin önüne park etmiş arabaları fark etti. Çok düşük modellerle son model arabaları bir arada gördüğünde istediği fikir pırıltısını elde etmiş bir şekilde masaya döndü. Geri kalan otuz kişinin maddi düzeyini araştıralım. Meslekleri aileleri, yaşadıkları sentler, hepsini neticede buluşacağım adam bir finansördü. Yani para babası olması lazım. Veya parayla ilgili bir işin olması lazım, diye mırıldandı Nevzat. Masadakiler bir anda Nevzat'a dönmüştü. O anıdak hiç dile getirilmemiş bir ihtimali dile getiren Nevzat, anlık söyleminin mantık çerçevesinde hedefi 12'den vurduğunu fark etmişti. Gülümseydi. 30 kişilik liste üzerinde yeni bir çalışma başladı. İstanbul'da düşük gelirli insanlar oturduğu sentlerde ikamet edenleri elettiler. Sonra mesleklere baktılar ve sırayla ilerlerken öğretmen, memur, avukat ve serbest meslek erbaplarını birer birer elettiler. Necip Sırtını geriye yaslayıp harıl harıl aramaya devam eden Asuman'ın sırtına dokundu ve kendi bilgisayarın ekranını işaret etti. Asuman ekrana bakarken gülümsedi ve Necip'in yanağına bir öpücük verdi. Çıkan sesle farklı bir konuya dair sohbete girişen Nevzat ve Tahsin'in dikkati ikiliye dönmüştü. Asuman onları Necip'in bilgisayar ekranını işaret ederek yanlarına çağırdı. Necip Asuman'a bakı kalmıştı. Nevzat ve Tahsin birbirlerine kaçamak bir bakış atıp göz kırptılar. Ekrandaki isme bakarken gülümsemeler arttı. Necip aradıkları kişiyi bulmuştu. Tufan Edip Yetiş İsminin altında yer alan eğitim bilgilerinden yıllarca yurt dışında eğitim gördüğünü ve yurt dışındaki bazı üniversitelerde ders verdiğini İstanbul'un en pahalı semtlerinden birinde yaşadığını işaret eden ikamet bilgisini ve mesleğini görünce adamın bu olduğunu anladılar. Ekonomistti. 11. Bölüm Akademisyen Tahsin kahvesini içerken kampüs bahçesine girip çıkan öğrencileri de gözcüyle izlemekteydi. Polis okulunda sahip olmadığı eğitim esnasında gözgürlükleri, Öğrencilerin sonuna kadar tattığını görünce ufak da olsa kıskançlık duydu. Kahvesi bittiğinde bir sigara daha yakıp Necip'i beklemeye davet etti. Beş dakika sonra Necip gelmişti. ''Amirim, kusura bakma çok beklettim ama bazı dosyalar vardı ve müdür onları çok acil halletmemi istedi. Sanırım bu işle de ilgili çalışma yaptığımızdan şüpheleniyor. Bu yüzden çok engeller çıkarmaya çalışıyor. Komiser, gözünü kırpıp tek kelime etmeden sigarasını çöp tenekesini içine attıktan sonra Necip'le birlikte üniversitenin sat fakültesine girdi. Bölümün sekreterliğini bulup odaya girdiklerinde dağınık bir odayla karşılaştılar. Necip, Tahsin'in kulağına doğru fısıldadı. ''Amirim, buradaki sekreterin daha kendisine ayrı yok. Bize mi yardım olacak?'' Komiser daha cevap vermeden sekreterliğin iç kısmındaki bir odadan orta yaşlı, fazla makyajı yüzünden itici görünen bir kadın çıktı. Elindeki boş bardakların olduğu tepsiyi bir kenara bırakarak kendisine yeni bir iş yükleneceğini düşündüğü için huysuz bir tavır takınıp söze girdi. ''Buyurun ne vardı?'' Kadın huysuz tavrını görmezden gelerek konuştu Tahsin. ''Hanımefendi bir öğretim üyesini soracaktık size.'' Bölümümüzün giriş kısmında tüm öğretim üyelerimizin adı yazıyor. Kadın, huysuzluklarına son sürat devam ederken komiserin de sarkılaşmaya başladı. Necip bunu gözlemlediği için kendisi söze devam etti. Hanımefendi, sormuyorsunuz ama bizim merak ettiğimiz öğretim üyesi üniversiteden ayrılmış, emekli olmuş yani, bırakmış. Kendisine ulaşabileceğimiz bir adres, telefon... Necip daha cümlesini tamamlamadan çoktan masasına oturmuş olan kadın sözünü keserek konuştu. 118 miyim ben ya arayıp oraya sorsanıza. Yahu daha kim olduğunu bile sormuyorsunuz. Sizi buraya çay kahve servisi yapın diye mi gittiler? İnsanlara yardımcı olun diye mi? Tahsin sabrını yitirmiş bağırarak söze girmişti. Adam daha cevap veremeden birkaç dakika önce içinden çıktı odanın kapısı açıldı ve şimdi bir adam başını uzatarak ''Ne oluyor?'' diye sordu kadına. ''Siz kimsiniz?'' diyerek sert davranışını sürdürdü Tahsin. ''Rektör yardımcısıyım. Bir problem mi var beyefendi?'' ''Bu hanımefendinin sanırım çay taşımaktan başka hiçbir misyonu yok beyefendi.'' Sözünün sonundaki beyefendi imadı bir şekilde dile getiren Tahsin'in sert üslubun ortamı daha da gerdiğini fark eden Necip, acilen müdahale etmesi gerektiğini hissetti. Beyefendi, biz sizin bölümünüzde çalışıp emekli olmuş bir öğretim üyesini araştırıyoruz. 118'i falan denedik ama olmadı. Bir dosya için acilen yardımınıza ihtiyacımız var. Rektör yardımcısının hem yüzü hem de ses tonu yumuşamıştı konuştuğumda. Ne dosyası? Biz polisiz. Bir dosyayı araştırıyoruz. Bilgi vermemiz sakıncalı olabilir ama ölüm kalım meselesi diyebiliriz kısaca. Diyerek kendisini ağırdan satan bir üslup takındı Necip. Odama geçelim. Orada konuşalım isterseniz. Diye kapısının ardına kadar açıp kenara çekildi rektör yardımcısı. Odanın içine girerken de arkasına dönüp, ''Neslihan bize üç çay getirir misin?'' diye seslendi Necip istemsizce Tahsin'e baktı. Tahsin göz kırparak bıyık altından gülümsedi. Üç Saat Sonra Tahsin bir kafede oturmuş, sözleştikleri saatte gelip gelemeyeceğini merak ederek tufan edip yetişin yüksek lisansını yaptığı akademisini bekliyordu. Zihni beş soy. telefonla ulaştıklarında biraz şaşırmış, Konuyu Üstünköy'e açıkladıklarında ise meraklanmıştı. Saat dörtte bahçeli evlerde bir kafede buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Necip, emniyetteki işleri nedeniyle buluşmaya katılamayacağından ötürü iş Tahsin'e kalmıştı. Planladıkları saatin beş dakika sonrasında zihni beş soy kafeden içeri girdi. Nefes nefese kaldığından ötürü yolun bir kısmını koşar adım geldiği izlenimini yaratıyordu Tahsin'de. Telefonda söylediği gibi mavi bir gömlek, gri bir kravat ve siyah bir ceket giymişti. Komiser elini hafifçe kaldırdı. Zeyn-i soy onu gördüğünde tedirgin bir gülümseme takınarak yanına geldi. Fuzeli bir tanışma seyasından sonra masaya oturtlar ve birbirlerinin konuşmaya nereden başlayacağını karar veremeyen, ayrılık aşamasındaki iki sevgili gibi istim üstündeki hallerini süzdüler. Garsona iki çay siparişi verdikten sonra Tahsin söze girerek Zihni Bey'i büyük bir külfetten kurtardı. Önce kısa çatlı bir çip projesi özeti geçti. Sonra konunun öğrencisi tufan edip yetişte olan boyutunu dile getirerek, kendilerine bir şekilde yardımının dokunabileceğini düşünerek Zihni Bey'e ulaştıklarını ifade ederek sözlerini tamamladı. Zihni Bey tüm bu anlatılanları büyük bir dikkatle dinlemiş, Zaman zaman ciddi anlamda şaşkınlıkta yaşamıştı. Tufanla ilgili mevzularıysa daha çok unuttuğu bir masada hatırlıyormuşçasına dinlemişti. Tüm konuşma tamamen sona erdiğinde komiser tahsisinin hiç beklemediği bir şey oldu. Zihni beş soy öfkeyle ayağa kalkıp bağırmaya başladı. Siz bu hayal ürünü kurgularınız yüzünden beni buraya mı çağırdınız? Balığa gidecekken bırakıp sizin telefondaki samimiyetinize kanıp geldim. Yazıklar olsun size. Tüm kafenin dikkati bir anda bu ikiliğe çevrilmişti. Komser tek söz edememişti ki zihni beş sol sırtını döndüğü gibi çıkıp gitti. Tahsin yerinden kalkacakken telefonu çalmaya başladı. Ekrandaki isim Necip'ti. Sıkın bir şekilde telefonu açtı Tahsin. Komserim, yangında öldürüldüğünü düşündüğümüz Harun Tan Doğan'la ilgili ilginç bir şey keşfettim. En kısa zamanda buluşalım. Bunları öğrenmek isteyeceksiniz. Tamam Necip, kapatsan. Diğer hattım çalıyor şimdi. Konuşma bittikten sonra aynı telefonda takılı diğer hatta arayan numaraya battasın. Bu sabit bir İstanbul hattıydı. Aramayı cevapladı. Komiser Bey, ben Zeynib Soy. Aman renk vermeyin. Çünkü takip edilmişim. ''Siz konuşurken evden çıktığımda karşımdaki durakta bekleyen adamı gördüm. O adamı buluşmaya gelirken su almak için girdiğim büfede de gördüğümü hatırladım. Kusura bakmayın lütfen. Çok telaşlandım. Sizinle başka bir gün başka bir yerde buluşalım. Vereceğim bazı belgeler işinize yarayacaktır. ''Aman amma uzattınız arkadaşım. Sigarayı bırakma attıymış. İstemiyorum bırakmak falan. Hatta şimdi gidip bir tane daha sigara içeceğim.'' diye bağırarak telefonu kapatır Tahsin. Masanın üstüne hesap bırakıp apar topar kafeden çıkar. Tam çıkarken içeri yeni girmekte olan birisiyle sertçe çarpışır. Küfretmek için dönecekken bu adamın kendisini takip edip, kendisinin bineceğini sandığı için adam otobüsüne binen adam olduğunu fark eder. Renk vermeyerek yoluna devam etmeyi tercih eder Tahsin. 12. Bölüm Bellek Akademisyen zihni Beşsoy ile sohbetinden sadece adamın bir şeyler bildiğini ve gözünün kendisini takip eden birileri olduğunu anlayacak kadar açık olduğunu anlamış olarak evine dönüyordu komiser Tahsin. Bir de hala takip edildiğini bilerek. Kendisini takip eden adamın kafeden çıkarken ona çarpmasının tesadüf olmadığı düşüncesi tüm meşgul etmeye başlamıştı bile. Basit bir gözdağı mıydı bu? Yoksa daha farklı mesajlar içeren bir fiziksel temas mıydı? Buna kafa yararken son zamanlarda hep Nevzat'ın badık lokantasında buluşup beyin jimnastiği yaptıkları küçük ekibe ve onlar kadar da alkole ihtiyaç duyduğunu hissederek ayıplandı. Emniyetten süresiz izne çıkarılalı şunun şurasında kaç gün olmuştu ki? Emekli moduna girmişti hemencecik. Mesleği bırakması için vücudunun kendisine verdiği bir sinyalse bile bu sinyali es geçmeyi tercih edecekti doğal olarak. Belki bir süre İstanbul'dan uzaklaşmalıydı. Belki de başka bir yere tayin istemeliydi. Ancak o kadar çok yaşanmışlık vardı ki İstanbul'da hepsini elinin tersiyle tertemiz bir sayfa açamayacak kadar yıpratmıştı ömür defterini. Eğitim yıllarında merak saldığı ölümden sonra hayat felsefesini ilk cinayet soruşturmasında bir kenara atı vermişti. Dün gibi hatırlıyordu Afyon'da mesleğe ye yeni atıldığı dönemde önüne gelen ilk davayı. Bir çocuk öldürülmüştü. Kaçırılmıştı daha doğru ancak ölü bulunmuştu. Doğal bir ölüme benziyordu. Dere yatağında mosmor ceset çıkarılmıştı. O küçük beden kayıkların arasında kum çakıl karışımı zeminde görünce içinde hayata dair ne varsa hepsi soğumuştu komserin Bir çocuğun ölümüne seyirci kalabilen bir yaratıcı kavramı zihnine düşmüştü. Sonrasında farklı kayıplar, farklı yaşlarda ve farklı sosyal statülerde ölüler. Cesetlerin farklı görülmesini sağlayan şey yaşları, statüleri, paraları değildi. Öldürülme şekilleriydi. Ayaklarından tavana çivilenmiş bir ceset bile gördükten sonra ölüme dair merak ettiği tek şey, Ölürken nasıl görüneceği olmuştu konser Tahsin'in. Bilhassa boşandıktan sonra, yalnız başına yaşadığı evinde tek başına öleceğini ve uzun süre kimsenin onu bulamayacağını düşünmeye başlamıştı. Bu yüzden emniyette gördüğünde hep sevdiği narkotik köpekleri dahil evcil hayvan beslemeye karşı durmuştu. Kim öldükten sonra cesedini kemirecek bir canlıya bağlanırdı ki zaten... Belleğinde boşanmaya dair tatsız anıtar belirmişken evine vardı komiser. Asansörü değil merdivenleri kullandı bu kez. Seri adımlarla arada bir ikişer basamak çıkarak evinin kapısına ulaştı. Dilya anahtarını sokup çevirirken zili çaldığında içeriden kapıyı açmak için koşturan bir kadın figürü belirdi zihinde. Gözlerini kapattı, açtı. Bu kadarcık bir sürede figür yok olmuştu. Artık sadece karnının açtığı ve karanlıklar içinde keyif vardı. Işıkları yakmadan mutfağa gitti. Su ısıtıcısını çalıştırdı ve el yordamıyla ilk çekmeceye koyduğu hazır nodot poşetlerinden birisini çıkardı. Karanlıkta avuç içleriyle mermer tezgaha dayanmış bir şekilde bekledi ve su ısıtıcısı suyu ısıtığını ilan eden ses çıkarttığı anda uzanıp, o hizasındaki mutfak dolabından bir kase çıkarttı. Taşırmamaya özen göstererek nadoluk kaseye boşalttı ve üstüne de sıcak suyu boca etti. Beş dakika sonra oturma odasında sehpaya ayaklarını uzatmış, kucağında tuttuğu kaseden hazır çim makarnasını çatalın ucuna dolayıp yiyordu. Yemeği bittikten sonra açlık hissinin hala devam ettiğini üzülerek fark etti. Ancak uyku o kadar bastırmıştı ki, Göz kapaklarını kapanmasına engel olamadı. Anlamsız, kabus olarak adledilmeyecek kadar basit ama basit olarak da sınıflandırılmayacak kadar rahatsız edici bir dizi rüyanın koynundan huzursuzca uyuklarken telefonu çalınca uyanıverdi komiser Tahsin. Kucağında unuttuğu kase komiser kanepeden ayaklanında büyük bir gürültüyle yere düşerek kendisini anımsattı. Bir küfür savurarak telefonun sesinin geldiği yer aramaya başladı. O da hala karanlık içindeydi. Haliyle daha sabah olmadı belliydi. Karanlığa da bir küfür savurarak telefonu en son ceketinin cebine koyduğunu hatırladı. Ceketin hala üstünde olduğunu fark etmesi de bir dakika kadar sürmüştü. Fark edince bir küfür daha savurarak elini ceketinin iç cebine götürdü. Telefonu çekip çıkarırken eline bir şey değmiş ve telefonla birlikte çıkıp yere düşmüştü. Ne olduğunu bilmiyordu. O telefona bakıp Necip'in aradığını görünce de cebinden bir şeyin çıktığını unutmuştu. Komserim, nasılsınız? Açmadığınızda korktum biraz. Bir şeyiniz yok değil mi? Uykudan yeni kalkan insanlara özgü birkaç saniyelik gecikme sonrası Necip'in sözlerini algılayabilmişti komser Tahsin. İyiyim iyiyim. Sadece bir şeyden eminiz artık. İzleniyorum. Üstelik konuştuğum insanlar da izleniyor. Sen bile izleniyor olabilirsin. Necip kesik ama ciddi bir kahkaha attı. Komiserim beni niye takip etsinler? Dava resmi olarak bitti. Sizin davayı kovaladığınızı bilen birileri evet sizi takip edebilir ama beni... Necip konuşurken Tahsin karanlık oturma odasında ilerleyip cama gitmişti. Perdeyi aralayıp dışarıya baktı. Konuşmaya devam etti. ''Necip, oturma odandaysan gidip perdeyi bir aralar mısın?'' Birkaç saniye sonra bu komutun gerçekleştiğine dair tepki geldi Necip'ten. Birkaç sokak lambası ileride şöyle camları karartılmış ve sanki içinde kimse yokmuş gibi görünen ama her an yola çıkmaya hazır bir görüntü içinde yani... En yakın park halindeki araçtan en az iki araç mesafede duran bir araba yok mu yani? Mecip duraksamıştı. Bende de aynısı var. Oradan biliyorum. Sıkma canını. Yaşamını tehdit etmezler ama can sıkarlar. Evinde ciddi bir şeyler bulundurma. Bu konuları da telefonda pek konuşmayalım. Yarın sabah buluşuruz gözüm. Vedalaşıp telefonu kapattıklarında Tahsin Uyku'ya tekrar dönme planlarıyla oturma odasından çıkmak üzere yürüyordu ki, karanlık odada ayağı yerdeki bir şeyin üstüne denk gelince şiddetle sızlamıştı. Birkaç dakika önce cebinden çıkan şey olduğunu anlamıştı komiser. Ne olduğunu anlamak için de eğilip el yordamıyla elini aldı ve pencereye doğru tuttu. Kaçları çatıldı, dudağı kıvrıldı. Bu ona ait bir şey değildi. Bu bir USB bellekti. O'nun ilk kez saatine baktı Tahsin. Tam 12 idi. Taksim civarında açık bir internet kafe bulabileceğini biliyordu. Daha önce bir cinayet soruşturmasında tanık ararken bulduğu bir internet kafe işletmecisini hatırlıyordu. Ceketini çıkarıp kabanını giyip evden çıktı Tahsin. Takip edilmek istemediği için arabasını kullanmak bir yana. Işıkların değmediği duvar diplerinden ilerleyerek ana yola çıktı. Travba yattı boştu. Durakta bile kimseler yoktu. Eminönü'ne varana dek yarım saate yakın bir süre yürümüştü. Köprüye vardığında her zamanki gibi balık tutanların olduğunu görmek şaşırtmaktı Asini. Birkaçına rastgele diye seslenerek yürümeyi sürdürdü. Taksim meydanına nihayet vardığında saat biri geçmişti. Açık hava çok iyi gelmişti. Bin fincan kafeden daha güçlü bir uyku kaçırıcıydı bu saatlerin havası. İnternet kafeyi eliyle koymuş gibi buldu. Burayı ilk bulduğu soruşturmayı anımsadığında biraz yüzünü ekşitse de artık merdivenlere sapır sapır ceset yanova apartman yıkılmıştı. Tarlabaşı, kentsel dönüşüme kurban gitti gideli. Acıklı görüntülerin yanı sıra maalesef kurtulduğu bazı şeyler de olmamış değildi. Bir apartmanın 3. katında konuşlanmış internet kafeye çıktı. Dört kişi. Oturdukları masadan kafalarını bile kaldırmadan internete odaklanmaya devam ediyordu. Kafe işletmecisi Tahsini tanımışsa bile belli etmemişti. Bir masa açtırdı ve oturdu. Cebindeki USB belleği çıkarıp özenle bilgisayarın kasasındaki boşta taktı. Birkaç saniye sonra ekrandaki fare imleci bir kum saatine dönüştü. En sonunda da önüne bildiğin içindeki dosyalar geldi. Fotoğraflar vardı, bir sürü ve ürpertici. 13. Bölüm Kimliksizler Nevzat'ın balık lokantası oturmuş olan Komiser Tahsin, bir önce gece fazla uyuyamadı, uyuduğunda da Kısa ve huzursuz edici rüyalarla sıçrayarak uyandığı için kim bir durumdaydı. Birkaç dakika sonra önce Asuman sonra Necip içeri girmişti. Hafif toparlanarak ayağa kalktı ve onlar da selamlaştı Tahsin. Nevzat da birkaç dakikaya sofrayı donatmış bir yandan konuşmaya bir yandan da yemeye başlamışlardı. Tahsin bir önceki gün Zihni Beşso ile yaptığı sohbeti ve sonrasında kendisine çarpan adamı anlattı önce. Akabinde cebinde USB belleği ve bir fotoğrafçı da çıkarttığı fotoğrafları masaya koydu. O an masada bir toz zerreciği hareket edecek olsa duyulurdu. Herkes susu vermişti. Çünkü fotoğraftakiler kendileriydi. Hepsi izlenmişti. Nevzat balıkçı teknesiyle açılırken yakalanmıştı objektiflere. Necip, bir lokantada tek başına yemek yerken Asuman oturduğu dairenin yer aldığı apartmana girerken kezanecik gene arabasının içinde yeşil ışığın yanmasını beklerken en bombasıysa hepsinin oturup sohbet ettiği bir akşam balık lokantasının dışından çekilmiş olan fotoğraftı. Ne düşünüyorsunuz diye sordu Tahsin kimseden bir ses çıkmayınca sorusunu yeniledi. ''Ne gibi komiserim?'' diye sordu Necip. ''Yani tehlikedesiniz, bu belli. Şu an hem de şu dakikada vazgeçebilirsiniz, gönül koymam. Sonuçta ben kaç yaşına gelmiş birisiyim, kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama siz ikiniz gencecik pırıl pırıl insanlarsınız. Nevzat'ın da zaten bu dosyayı devam ettirme zorunluluğu bile yok. Onun niye devam etmek isteyebileceğini hiç bilmiyorum.'' Masada tekrar bir sessizlik kurdu. Sessizliği Nevzat bozdu. Yahu Tas, kaç kez diyorum sana fazla kaçırma şu mereti diye. Üçüncü dublen mi senin o? Komiser anlamadığını ifade eden bir bakışta bakınca bir öf çekerek sözünü açtı Nevzat. Yahu diyorum, rakıyı çok kaçırıyorsun, çok kaçırınca da saçmalıyorsun. Bu işe birlikte giriştik. Ben eminim ki çocuklar da benim gibi isteklidir bu dosyayı sürdürmek konusunda. Hem bu kadar yol almışken vazgeçilir mi ulan? Adamı döverler vallahi valla. Güldüler. Mecip ve Asuman da kafasını savlayıp Nevzat'ı anaylamışlardı. Tahsin üzerine belli belirsiz bir rahatlık çökmüştü. Yemek bitene dek normal konulardan bahsedip durdular. Ancak hepsinin haklı fotoğraflardaydı. Bu açıkça belli oluyordu. Yemek bittiğinde İsa Osman Türk kahvesi yaptı ve hepsinin aklını meşgul eden kolye dönüş yaptılar. ''Ne yapacağız?'' diye sordu Necip. Ona as meraklı bir sabırsız bakışla. Tahsin derin bir nefes alıp camdan dışarı görünen kayalıklara ve kayalıklara vuran dalgalara bakıp düşündükten sonra konuştu. ''Mücadeleye devam. Bence ilk olarak soruşturmanın başlangıcında araştırdığımız, Öldürülen çocuğun komşularına dair araştırmamızı yoğunlaştırmalıyız. Siz ne dersiniz? Asuman başını sallayıp yanında getirdiği çantasından bir dosya çıkardı. Men araştırdım komserim ama bir sıkıntımız var. Tahsin'in gözleri parlamıştı. Araştırdın demek. İşte polistik refleksi budur. Kendi halkını döverek polis olduğunu sananlara rağmen senin gibilerin de olması müthiş. Asuman sabırlı bir edayla sözlerini sürdürdü. ''Araştırdım ama bir sorun var. Adamlara dair hemen hiçbir kimlik bilgisi yok. İsimler var evet, muhtelif tarihlerde farklı olaylardan oluşan bazı gazete küpürleri. Amonlar haricinde hiçbir şey yok. Hani derler ya, park cezası bile yok.'' Ekip suskusu olmuştu. Necip birden atıldı. Eee bunlar bu kadar gizleniyorsa devletle alakalı bir iş içindeler demektir. Bizim müdüre ben konuyu bir çıtlatsam belki yardımcı olur. Nevzat ve Osman bu konuya çok sıcak baktılarsa da Tahsin hala düşünceliydi. Neden sonra söze girdi? Cık. Bu konuda müdür yaradı parmağı bile işemez. Sen onun olmadığı bir anda bilgi çekmeye çalış. Tekrar derin düşüncelere kapılan ekibin şüphelerini, Necip'in kararlı tavrı nihayete erdirdi. Tamamdır, oldu bilim. Gecenin kalanında kahvelerini bitirdikten sonra başka konulardan söz etmeye başladılar. Asuman, Afyon'da çalıştığı dönemde kendisine sık sık görücü gelmesini anlatırken gülmesini bastıramadı. Necip'in de ona bakıp gülümsemesi Nevzat da Tahsin'in dikkatli bakışlarından kaçmıyordu. Saat ikiyi geçerken, Artık vedalaşma zamanının geldiğini hissettiler ve evlerine dağıldılar. İstanbul'da sıradan bir sabah doğacaktı birkaç saat sonra. İnsanlar yine trafikten yakınarak araçlarına hapsolmuş bir şekilde 2 gram ilerlemeye çalışacak, tonlarca kavga dövüş olacaktı. Psikolojik açıdan sürekli bir harp içinde oldukları halde, İstanbul'dan ayrılamayacağına kendini ikna edebilmiş olmanın azmi içinde. 3.30 paraya tama ettirilmek zorunda bırakılmış plaza çalışanları mesela. Bir sonraki yıl bu zamanlar kendi arabalarını almış olmanın hayaliyle toplu taşımaya burun kıvıracaklardı. Ancak bir sonraki yılda bir sonraki yıl bu zamanların hesabını yapmayı sürdüreceklerdi. Çocuklar okulu kırıp da kaçacakları AVM'nin sinemasında Kız arkadaşlarından minicik bir öpücük almanın heyecanıyla tutuşacaklardı. Cep telefonlarında kolayca takip edilebildiklerini hiç düşünmeden çekinler yapacaklar, fotoğraflar paylaşacaklardı. İçlerinden bir iki tanesi iki gün sonra okul idaresine hesap vermek zorunda kalacaktı hatta. Necipse bütün bu hengamede akıllılık edip de emniyetin yakınlarında tuttuğu evinin sefasını sürerek işine gidecekti. Emniyette yine sıradan bir gündü. kaççısı tutuklu yargılanı, gözaltına alınanı, geceden alınıp sabahın ilk saatleriyle salınanı. Polis teşkilatı, asay şaykı, her durumu el koyuyor bir görünüyordu bu koşturmacada. İki tane travesti yanından geçtiği esnada Necip'e bakıp fırtayınca istemsizce gülümsedi Necip. Bir yandan da Asuman'ı düşünüyordu. O anda koridorda müdürü görünce tüm düşünceleri dağıldı. Günaydınlaştılar. Müdürün kafeteryaya gittiğini görünce toparlanıp acele adımlarla odasına doğru ilerledi. Bir önceki gece cebine araştıracağı insanların isimlerini yazdığı bir kağıdı koymuştu. Odanın kapısını sağdan soldan görenler olursa diye çalmayı ihmal etmeden içeri girdi. Ne yapacağını düşünürken kurtuluş biletini masada gördü. Bilgi işlem kartı. Normal seviyede yer almayan bilgileri görebilmesi için gereken tek şey buydu. Müdürün kullandığı sisteme giriş yapabilirse bilgiler açılabilirdi. Hiç vakit kaybetmeden kartın arkasındaki şifreyi okuyarak bilgisayarda sisteme giriş yaptı. Yavaşlı hat safhada olan internete sabrederek cebinden bir USB bellek çıkartıp bilgisayara taktı ve sistem açıldığında kapıyı gözleyerek elindeki kağıttan kimlik bilgilerini soruşturmaya başladı. Bingo! Araştırdığı tüm kimliklere ulaşmıştı. Okumaya zamanı yoktu. Hepsini bir Word belgesini çekerek USB'ye aktarmaya başladı. Heyecandan boynundaki damarların şibindiğini hissedebiliyordu. Kulağı sürekli kapıdaydı. Bir elin USB bellekteyken diğer elinin avuç içinde kimlik bilgilerini yazdığı kağıdı buruşturup tutuyordu. Aktarın seksen iken kapının yavaşça açıldığını duydu. O an kapının açılması duraksayınca telaşa kapıldı ve avucundaki kağıdı ağzına tutmaya çalıştı. Müdür kapıda birisiyle konuşuyordu. Hem geliyordu hem de kapıyı tam açmıyordu. Por açıkta duruyordu. Aktarım 199'u bulmuştu. Bir anda gülerek odaya girdiğinde Necip'le göz göze geldiler. Bir bağırış koptu. O hengamede USB beyleği çekip çıkarmış ve onun arkasına götürüp bit çamaşırın içine vermişti. Müdür ve yanında odaya giren iki polis memuru Necip'e şaşkınlıkla bakıyordu. ''Ne oluyor lan burada?'' diyerek Necip'in yanına koştu müdür. Necip tepki vermeden dinle ısırmaya başladı. Söyleyebileceği hiçbir şey yoktu. Müdür ekrana baktığında sisteme giriş yapılmış olduğunu görünce daha da bir çıldırdı. Ne aradın burada cevap ver Necip! Necip bir şey söylememeyi tercih etti. Müdür sinirle elini kaldırmıştı ki odadaki diğer polisleri gördü ve indirdi elini. Yumruk yapıp sıkmaya başlamıştı. Burnundan soluyordu. ''Defol git, sana çok uygun bir ceza düşüneceğim. Ta ki burada ne aradığını söyleyene dek.'' Necip tek kelime bile etmeden odadan çıktı. Arkasından küfürler savrulduğunu duyduğunda yumruklarını sıkmayı tercih etti. Başarmıştı. Kimliksizlerin bilgileri artık ekibin hizmetinde olacaktı. Öğleden sonra eline gelen yazılı kararı bu yüzden pek umursamadı. Sadece ceketini alıp bürodan çıkmayı tercih etti. Kınama ve meslekten süresiz uzaklaştırma cezası almıştı. 14. Bölüm Zincir Necip'in de uzaklaştırma cezası alması üzerine Tahsin oturduğu sandalyede şöyle bir geriye yaslanmış ve ender zamanlarda tüttürdüğü sigarasından birkaç nefes çekmişti. E ee, şimdi ya beni geri çağıracaklar ya da başka birini atayacaklar şubeye. İki tane ofis tipi eleman kaldı ellerinde. Koskoca cinayet büroyu ofisten yönetecekler? Kastettikleri haleyle orandı. Bu iki memur genelde Tahsin ve Necip'le fazla muhatap olmaz ve ofisten ayrılmadan bilgisayar bazlı işleri yapardı. Rapor tutmak, dilekçe yazmak, dilekçe cevaplamak. Tahsin ve Necip konuyu şimdilik bir tarafa bırakıp özgürlüklerinin tadını çıkarmaya karar verdiler. Emniyetin karşısındaki bir kafede buluşmuşlar, çay içiyorlardı. Hava güzeldi. Güneşe bakıp gözünü kıstı ve dalgınca konuşmayı sürdürdü Tahsin. Yine de başka bir mağlupsalar bile er ya da geç bizi geri çağıracaklar. O esnada emniyetin önünde jip tipi büyükçe bir araç durdu. İçinden sivil giyimli bir adam refakatçisi bir polis de indi. Güneş gözlüğünü çıkarıp önce emniyete sonra da etrafa bakarken Tahsin'le göz göze geldiler. Bu husus Necip'in dikkatinden kaçmadı. tahsinse ise çayını bir an önce bitirip kalkmak için hamle yapmıştı. Mecburen Necip de komiseri ayak uydurdu. Onlar kalkarken cipten inen adam da yolun durumuna bakıp karşıdan karşıya geçmek üzere girişimde bulunuyordu. Tahsin, Necip'i adeta sürükleyerek arabaya bindirdi ve acelece uzaklaştılar. Kimdi o? diye sordu Necip biraz uzaklaştıktan sonra. Kim kimdi? diye cevapladı Tahsin. Gözcüyle dikiz aynasından arkasına bakarak. Necip, dilinin ucuna kadar gelen sözcükleri yutarak kendini gün akışına bırakmayı tercih etti. Nevzat'ın balık lokantası bir süredir kahvaltı mekanları dolmuştu. Asuman hariç tüm ekip toplanmış kahvaltı yapıyordu. Necip başına gelenleri bir kez de Nevzat'a anlattı. Nevzat iç çekerek ekmeğine tereyağı sürmeyi sürdürdü. Pek bir şey konuşmadılar. Gözleri Necip'in masaya koyduğu USB bedekteydi. Necip'in aldığı bilgileri kontrol edebilmeleri için Asuman'a ihtiyaç duyuyorlardı. Zira ellerindeki tüm belgeler Asma'nın bilgisayarında kayıtlıydı. Kahvaltı sonrası hem açık havada oturmak hem de birer Türk kahvesi içmek için yakınlarındaki bir çay bahçesini tercih ettiler. Garsona siparişleri verdikten sonra denize bakarak bir süre sustular. O esnada Nevzat'ın da Tahsin'in yüzündeki durgunluğu anladığını, kaş göz işaretiyle de bu durum sorguladığını fark etti Yine de sesini çıkarmayıp kahvesini içmeyi tercih etti. Birkaç dakika sonra Asuman uzak köşeden görününce dikkatler de onun üzerine çekilmişti. Tahsin belli belirsiz rahat bir nefes aldı. Asuman geldi. Masaya oturdu ve ağzını açmadan gelen garsona bir dost ve çay siparişi verip garsona başlarından saldı. Mesajını alır almaz gelecektim ama yeni bir görevin ortasındaydım. Yetişemedim. Nasılsın Necip? Necip bir anda üstüne odaklanan ilkiden hem memnundu hem de şaşkındı. Bir şey diyemedi. Eliyle geçti gitti minvalinde bir hareket yaptı. ''Size kötü bir haberim var yalnız. Bilgisayarı evde unutmuşum. Ev arkadaşımla biraz kavga ettik. O sinirle evden çıkarken...'' ''Hayırdır? Niye kavga ettiniz?'' Normalde işine çok bağlı olan Necip'in, Asuman'ın sıkıntılı bir durumunu öne sürerek yapamadığı bir iş anlatması esnasında işten ziyade Asuman'ın sıkıntısına odaklanması komiser gözünden kaçmamıştı. Ses çıkarmamayı tercih etti. Durumu izlemeyi sürdürecek. Eğer işler çığırından çıkacak gibi olursa da duruma müdahale edecekti. Asmanın da eliyle başver mimarinden bir hareket yapması üzerine o küçük ayrıntıda geçti, gitti. Arkadaşlar, lafınızı balla kesiyorum ama ben bir şey merak ediyorum diyerek söze girdi Nevzat. Siz öldürülen bu çocuğun nerede ameliyat edildiğini araştırdınız mı? Bir anda duraksadılar. Kulağa delice gibi geliyordu ama hangi çocuk diye düşündükleri bile oldu saniyenin binde biri bir zaman dilimi dahi olsa. Özkan'dan bahsediyordu tabii ki. Necip eliyle alnana vurdu. Tabii ya komiserim. Biz bir şeye atlattık. Özkan ameliyat olmuşsa bunu ameliyat eden bir doktor da olmalıydı. Nasıl bağpladık? Komiser suskundu. Neden sonra? Bu tarz bir araştırmayı nasıl yapabileceklerini tartışan üç kişilik gruba muhalif görüşüyle dahil oldu. İyi de bu adamlar Özkan'ı ameliyat ettirirken gidip bir hastaneden bir izin mi alacaklardı? Kaldı ki ona kim izin verir? Nasıl izin verir? Peki... ''Ya aslında ameliyatın bu amaçla yapıldığını bilmiyorlarsa, izin verenler yani?'' diyerek cevabını geciktirmeden sundun Nevzat. ''Nevzat, öyle saçma şey mi olur?'' Son cümlesini kurduktan sonra duraksadı komiser. Pekala da olurdu. Emniyetin içine de sızan bir yapılanmanın pıtırak gibi çoğalmış, Tamamen cüzdan odaklı özel hastanelerden birisinde kendisine yer bulamayacağı ne malumdu? Üstelik hastaneyi paravan olarak gösterebilmeleri de cevasıydı. Sustu. Başıyla onayladı Tahsin. Masadakiler de Tahsin'deki bu ani değişmandan verememişti doğal olarak. Düşündüklerini bir kez de sesli dile getirdikten sonra cep telefonuna uzandı komiser. Kimi arayacaksınız komiserim? Diye atıldı Necip. Tahsin cevap vermemeyi tercih ederek telefon rehberinden bir numarayı buldu ve arama tuşuna bastıktan sonra telefonu kulağına götürdü. Birkaç saniye sonra karşı tarafını açmasıyla birlikte yüzünde bir gülümseme belirdi komiserin. Nedense insanlar da hep sanki karşı taraf görüyormuş gibi jeste ve mümitlere başvurmaz mıydı telefon konuşmaları sırasında Heh Handan nasılsın? Handan'ı masada oturanlardan bir tek Nevzat tanıyordu. Tahsin, Nevzat ve Handan'ı tanışıkları, arkadaşlıkları kadar eskiye dayanıyordu. Necip ve Asuman ise konuşmanın nereye gideceğini anlamaya çalışıyorlardı. Ben de iyiyim çok sağ Handan. Senden bir şey rica edeceğim ama seni sırf bunun için aradığımı sanma ne olur? Kısa bir süre gülüştüler. Sonra Tahsin yalandan bazı mahcupiyet ifadelerine başvurdu ve son olarak ağzındaki baklıyı çıkardı. Sana şimdi mesajda bir isim yollayacağım. Geçmişe dönük üç aylık bir arama yapmanı ve bu isimde birisinin İstanbul'da herhangi bir hastanede ameliyat edilip edilmediğini bulmanı istiyorum. Yapar mısın bunu benim için? Birkaç saniye daha eften püften konulardan konuştuktan sonra, Tahsin'in teşekkür etmesiyle telefon görüşmesi sona erdi. Telefonu kapatır kapatmaz Özkan'ın kimlik bilgileri mesajla yolladı komiser. Telefonu masaya bıraktıktan sonra da masadakilerin yüzlerine bakıp duraksadı ve kısa bir açıklama yapma gereği hissederek konuştu. Handan bir hastanede kurucu ortak olarak çalışıyor. Yönetici yani. O bulamazsa kimse bulamaz. Hele ki bizim gibi emniyette kısa süreli de olsa aforoz edilmiş olanlar... Hiç bulamaz. Masadakiler rahatlamışa benziyordu. Nevzat hariç. Onun derin düşüncelere dağıtını gören komser göz kırpıp kendisine doğru eğilmesini işaret etti. Nevzat yanaştığında de değdip kısık bir sesle konuşmaya başladı. Yusuf İstanbul'a dönmüş Nevzat. Bugün emniyetin önünde gördüm. Ne diyorsun ya? Onun ne işi varmış İstanbul'da? Tahsin... ''Sen de cevap biliyorsun.'' der gibi ısrardı ve kararlı bir şekilde baktı Nevzat'ın gözlerine. Bir dakika sürmemişti ki Nevzat'ın yüzü aydınlandı. ''Yok artık, müdür. O kadar da aşağılıklaşamaz değil mi?'' Tahsin'in bakışları aynen devam ediyordu. Nevzat pes etmek zorunda kaldı. ''Aşağılıklaşabilirlerdi bir şey demeden.'' Tekrar eski konumlarına döndüler sandalyelerinde. İkisinin arasında bu fısıltı hali Necmi'nin dikkatini fazlasıyla işte. Bir şey söylemese de bakışlarıyla komiseri göz hapsine aldı kısa süre. Bu hapis masadaki cep telefonu çağırdığı adek sürdü. Hepsi birden ilgilmişti telefonun sesine. Tahsin bir çırpıda uzanıp açtı telefonu. Bir elliliğe de kağıt kalem işareti yaptı. Asuman çantasını karıştırarak Yırtık pırtık bir not defteri ve güdük, tombul bir kalem uzattı komisere. Evet Andan, kulağım sende. Andan konuştukça Tahsin not aldı. Not aldıkça da şaşkınlığı artıyordu. Bir iki dakikalık telefon görüşmesi sonunda istediği bilgileri elde ettiği aşikardı. Ancak bu bilgiler onun daha çok kafasını karıştırmışa benziyordu. Telefon kapandıktan sonra derin bir nefes alıp, Öğrendiklerini masadakilerle paylaşmaya başladı. Ameliyat iki buçuk ay önce gerçekleşmiş. Kulak ameliyatı diye geçiyor ama ayrıntısı yok. Ameliyat Gata'da yapılmış. Ancak ameliyatı yapan doktor gata bünyesinden değil, özel görevlendirilme ile ameliyat yapmış. İsmi de Murat Hersal'mış. Doktora dair hiçbir bilgi yok ama sanırım biz bu adamı biliyoruz Necip. Masadakiler bir anda Necip'e dönünce Necip şaşkınlıktan bir şey diyemedi ancak sonra bir anda sanki unuttuğu bir şarkının sözlerini hatırlarcasına sana duraksadı. Evet, Sabri Hersal'ın babasıydı. Sabri Hersal da Özkan'ın oturduğu apartmanda ikinci dairede kaldığı zilde yazan ancak bir türlü akıbetine ulaşamadığımız komşusu dedi komiser Tahsin. Masadakiler de bu ani bilgi akışından dolayı afallamış durumdaydı. Necip'in getirdiği USB belleğin içindeki bilgilere her şeyden çok ihtiyaç duyuyorlardı o an. içlerine gömüp sustular bunun yerine. Necip de yeni öğrenilen bu bilgi ışığında kendisine boşa feda etmediğine daha fazla ikna olmuştu. Dinini ısırarak kahvesinden son yudumları aldı. Güneş iyice tepeye çıkmıştı ve kendilerini bekleyen bir sürü dosyalar gibi hissediyorlardı. ilk bakışta asla anlayamayacaklar, hatta farklı bir dilde yazılmış gibi gelen bilgilerin olduğu dosyalar vardı. Fakat bir ucundan tutup çektikleri takdirde pamuk ipliği gibi çözülecek bir zincire dahil olmuşlardı. İlk kez somut bir adım atmış gibi hissediyorlardı. Tahsin tepelerine vurmaya başlayan güneşten gözlerini kaçırırken Asuman'ın huzursuz bir şekilde önüne baktığını fark etti. Sonradan düşünmek üzere bu ayrıntı aklına kazıdı. O an düşüneceği çok daha önemli ayrıntılar vardı. Ancak komiser bir şey unutmuştu. Şeytan ayrıntıda gizliydi. 15. Bölüm Sessiz erçi Konuşma hakkım yok mu? Diye merakla sordu başekim. Komiser Tahsin ve yardımcısı Necip aynı anda başlarını yapmacık bir üzüntüyle iki yana sapladılar. Başhekim koridorda gelen giden var mı diye bir umutla etrafına göz atıyordu ama beyhude bir çabaydı bu. Zira Hasuman koridorun girişini kesmişti ve kimseyi koridordan geçirmiyordu. Angataya gelmişlerdi ve Murat salın yaptığı ameliyatı soruşturmak için başhekim Turhan Göky'ü sıkıştırmayı planlamışlardı. Turhan Gök, bekledikleri kadar ketum ve cesur birisi çıkmamışa benziyordu. İşlerinin kolay olduğunu düşünerek üzerinde başhekimin adını yazdığı odaya Turhan Bey'i takip ederek girdiler. İçeri girdikleri anda duraksadılar. Necip, odadaki diğer adamın varlığını hemen sizinleyerek kendini ve komiseri koruyabilecek bir pozisyon almaya çalışmıştı. Başhekim içerideki adamdan özür dileyerek odaya girmişti. Odadaki adamı en son fark eden, odaya en son giren Tahsin olmuştu. Görür görmez de duraksadı. Odadaki loşta gözleri alışınca Necip de içerdeki adamın kim olduğunu anlamıştı. Bu, sabah emniyetin girişinde gördükleri adamdı. Sonradan komiserin, Nevzat da Yusuf gelmiş diye konuştuğu adamdı. Yusuf Bey, kusura bakmayın arkadaşlara emniyetten gelmiş Birkaç soruları varmış, dilerseniz ben onları cevaplarken siz dışarıda bekleyin. Sizin belgelerinizi daha kontrol etmemiştim zaten. Başhekimin odasındaki koltukta oturan adam ayağa kalktı. Gözlerini direkt tahsine dikmişti. Ceketinin cebinden güneş gözlüğünü çıkarttı ve gözüne geçirdi. Benim işim acele değil Turhan Bey, sonra da gelebilirim. Siz belgeleri okuduğunuzda en altta yazan cep telefonundan bana ulaşabilirsiniz. Başhekim sessiz ve mahcup bir ifadeyle başını salladı. Yusuf odadan çıkarken kurşuni bir ağırlık çöktü Tahsin'in omuzuna. Yüzünün ne kadar düştüğünü Necip bir bakışta bile fark edebiliyordu. Birkaç saniye sonra ancak kendine gelebilmişti konser, Komiser. Bu esnada Turhan Bey de masasına geçmiş, gözlüklerini takmış ve polislere karşısındaki koltuklara işaret etmişti oturmalar için. Otururlarken Necip de göz göze gelen Tahsin, ''İşi bana bırak'' dercesine bir mimik yaptı. ''Evet beyler, sizi dinliyorum. Neymiş bu ilim kalın meselesi?'' ''Şöyle Turhan Bey, bizim bir arkadaşın dosyası burada karışmış.'' Yani tam ayrıntısını bilmiyorum ama atıyorum kabak kulakken kızamık denmiş. Sonra bir süreçte o yanlış tahille göre işlem yapılmış. iyileşememiş. Şimdi düzeldi bir özel hastaneye falan yatırdık ama buradaki dosyası lazım bize. Başhekim hayret içinde kalmıştı. gözünü çıkartmış ancak masaya bile bırakamamıştı. Necip de komiserin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyordu. Ha, neyse... İsmini vereyim size. Bir dosyasını kontrol edelim isterseniz. Vallahi komiser bey bu dediğiniz şey akıl sır erdirilecek bir olay değil. Hele hele burada asla olmaz. Ama madem bu kadar eminsiniz bir bakalım dosyaları. İsmi neydi hastanın? Atahan Alkan. Başhekim başını sallayıp ayağa kalktı ve arkasındaki dolabın kapağını açtı. Bir müddet uzaktan arada ancak bulamayınca sindirlenip daha da yaklaştı dolaba ve adeta içinde kayboldu. Necip hala meraklı gözlerle komisere bakıyordu ki komiser hızlıca atılıp masanın üstünde kağıt yanından bir damalıp alıp montunun cebine koydu. Necip hala bir anlam veremiyordu komiserin yaptıklarına. Başhekim kanter içinde kalmış bir şekilde geri döndü. Başını üzgünce sallıyordu. Üzgünüm memur bey. Gerçekten bulamadım dosyayı ama sekreterime arşive yollayacağım. Oradan bir şey çıkacaktır. Sizin isminiz neydi? Yunus diye cevapladı Tahsin. Tamam Yunus Bey siz numaranızı bana bırakın. Ben dosyayı bulur bululmaz sizi ararım. Komiser başına salladı ve gayet ciddi bir ifadeye başhekimin uzattığı minik not kağıdına telefon numarası yazdı. Karşılıklı teşekkürleşip odadan çıktılar. Koridordan geçip de Asuman'ın yanına geldikleri Necip artık patlamıştı. O neydi öyle komiserim? Yunus kim? Atağan kim? Masadan ne çaldınız? Komiser tek söz etmeden dışarı işaret etti. Bir dışarı çıktılar. Hastanenin yakınındaki bir çay bahçesine geçtiler. Sabahki gibi bir düzen olmuştu gene. Dışarıda onları bekleyen Nevzat da çay bahçesine gelmişti zira. Komiser... Montun iç cebindeki kağıtları çıkarttı ve okumaya başladı. Necip de bu esnada içeride yaşananları anlatıyordu. Konu Yusuf'a geldiğinde Nevzat'ın yüzünün bile nasıl değiştiğini fark edince iyiden iyiye merak etmeye başlamıştı bu adamı Necip. Necip'in anlatıcı sonlandığında Tahsin de kağıtlardan başını kaldırmıştı. Tüm izleri örtüyorlar, ameliyata dair her şeyi yok ediyorlar diyor homurdanarak kağıtları masaya bıraktı. Tahsin'in masaya bıraktığı kağıtları okuyan ekipten ilk öfleyen ve bir sigara yakan Nevzat olmuştu. Necip ve Asuman da okumayı bitirdikten sonra geri yaslanıp çaylarını bezgince içmeyi sürdürmüştü. Şimdi ne yapacağız? Tek şansımız bu ameliyatı deşifre etmekti, diye mırıldandı Asuman. Necip teselli ve umut verme mahiyetinde bir şeyler homurdandıysa da kendisi bile inanmıyordu sözlerine belli ki. Aha diye bağırdı birden Nevzat. Öyle ki etraftaki masalardan bile tek tük dönüp ne oluyor bakışlar atılmıştı. Nevzat hiçbir umursamadan kağıtları önüne çekti ve bir daha okudu. ''Ameliyatın saati, ameliyathane numarası. Her şey var bu kağıtta. Altında da operasyonu yürüten savcının ıslak imzası. Daha ne istiyoruz?'' Doğru söylüyordu. Tahsin düşünmeye başladı. Bu esnada Nevzat'ın uzattığı paketten de bir daha sigara çekip tüttürmeye başladı. Bir süre enine boyuna tartıştılar kağıt üzerinde. En nihayetinde kağıdı Nevzat'ın lokantasında kasada diğer evraklarla birlikte saklamaya karar verdiler ve çay bahçesinden kalktılar. Tahsin ve Necip yürüyerek Taksim'den Orta Köy'e çıkmışlardı. Akşamüstü Nevzat ve Asumanla vedalaştıktan sonra Necib'in teklifiyle Nevizade'de hem bir şeyler içmiş hem de süperlik maçı izlemişlerdi. Amirim, hala söylüyorum. Tabata o kadar para etmez. Vallahi ben bilmem. Ödenmiş işte oğlum. Az buz parada değil ha. tabatın alınma hikayesini biliyor musun amirim? Komiser başını salladı hayır anlamında. Sonra. Necip'in hevesle bir şeyler anlatışını izlemeye koyuldu. Birkaç saniye geçmişti ki büyükçe bir cip önlerinde sert bir fren yaparak durdu. ''Ne oluyor be? Az dikkat etsene lan!'' diye bağırarak Necip'i kontrol etti Tahsin. Neyse ki ikisinin de bir şeyi yoktu. Jip'in sürücü koltuğundan iri yarı kel ve güneş gözlüklü bir adam indi. Akşamın o saatinde güneş gözlüğü takmasını komik bulan Tahsin, Gülümsemesini bastırmaya çalışarak elkol işaretleriyle aracın az daha kendilerini ezeceğini işaret etti. Deva, dev adam tek kelime bile etmeden yürüyüp kendilerinin olduğu tarafta duran arka kapıyı açtı. Derin bir nefes koyu vererek derini işaret etti. Tahsin dudaklarını yalayarak göz ucuyla etrafına baktı. Herkesin içinde kaçırılma teşebbüsüyle karşı karşıya kalmışlardı. Hemen diplerindeki metro durağına kaçabilirdi ama adamın kararlı tavrı hipnotize ediciydi. Çaresiz Necip'i de kolundan çekerek Cip'e yönelmişti ki iri yarı sürücü eliyle Tahsin'in göğsüne hafifçe dokundu. Necip'i birkaç adım geri ittirdi ve Tahsin'e tek başına bilmesini işaret etti. Tahsin başka çıkar yol bulamadığında mütevellit dönüp Necip'e göz kırptıktan sonra Cip'e bindi. Necip cip hala şoktaydı ve tek kelime edememişti. Cip hareketlendikten sonra çözüldü ve bir taksi aramaya koyuldu. Cip hareketlenmiş, Orta usulca geçmiş ve köprüye gelmişti. Tahsin bir şey soracak olduğunda dikiz aynasında tam olarak kendisine bakan sürücüyü görüp susuyordu. Komu haline girmişti adeta. Yaklaşık yarım saat gitmişti ki cip bir ara sokağa daldı. Daha önce buralara hiç gelmediği halde kafasındaki İstanbul haritasına göre kanlıca civarlarında olduklarını düşündü komiser. Birkaç dakika sonra birden durdu cip. Sarsıntının bitmesi artçı deprem etkisi yaratmıştı Tahsin'in bünyesinde. Midesinin bulandığını düşünmeye başlamıştı ki kapı açıldı. Farklı giyimli bir adam dışarı buyur etti komiseri. Araçtan çıkıp da adamı takip etmeye başladığında cipin de gazlayıp gittiğini duydu. Dönüp bakmaya mecali bile yoktu komiserin. Yine de güçlü görünmeye ve gardını almaya çalışarak adamın peşi sıra büyükçe bir konağın merdivenlerini çıktı. Kapıdan girdiğinde içerisinin bir lokanta olduğunu anladı. Girerken başını kaldırıp da tabelaya bakmadığı için kendine kızarak otomatikleşmiş adımlarıyla adamı takip etmeyi sürdürdü. Masalardan sadece bir tanesi doluydu. Sırtı kendilerine dönüp takım elbiseli bir adam oturmuş... Türk kahvesi içiyordu. Tahsin masaya ulaştıktan sonra onu getiren adam masadakine bir selam verdi ve çekip gitti. Masadaki adam ayağa kalktı. Dokalaşmak için Tahsin'e elini uzattı. Tahsin hafif geri giderek şok halinden yavaş yavaş çıkmakta olan bünyesine güvenip konuşmaya başladı. Ne oluyor burada? Adam... Havada kendi yumruk yapıp usulca yanına bıraktı. Ceketinin cebine soktu. Komiser, bu hengame için kusura bakmayın ama sizi buraya getirmem. Hem beni hem sizi tehlikeye sokuyor yeterince. Bir gizlilik olması en doğrusuydu. Bu sabah Gata'da karşılaştığımız tablo zaten telefonlarımızın dinlendiğini size ikna etmiştir sanıyorum. Tahsin bir şey demeden adamı dinlemeyi sürdürdü. Tane tane akıcı bir dille konuşan adamın ne iş yaptığı merak etmeye başlamıştı ve tabii kendisini niye buraya getirdiğini de. Verasılı kelam, sizi büyük bir gizlikle buraya getirdim çünkü size yardımcı olabileceğim bir nokta var. Ancak bu konuşmanın fazla uzadığını düşünüyorum. Oturmaz mısınız? Tahsin etrafı incelemeyi sürdürerek. Sandalyeyi el yordamıyla çekip adamın karşısına oturdu. Adam önündeki tablete bir şeyler karaladıktan sonra kendine uzattı. Size çip projesiyle ilgili yardımcı olmak istiyorum. Tahsin başını kaldırıp karşısında oturan adamın gözlerine baktı. Samimiyet vardı ve bir yorgunluk okunuyordu adamın gözlerinden. Başını sallattı Tahsin. Tekrar tableti önüne çeken adam, yeni bir şey yazmaya başladığında tahsinin önüne de bir Türk kahvesi getirilmişti. Komiser, meraklı adamın yazdıklarını beklerken kahveden içmeye başladı. Size vereceğim belgeleri büyük bir gizlilikle incelemenizi istiyorum. Kimseyle bilgi paylaşımı yapmayın. Hele hele Asuman Şen asla! Günün sabahında çay bahçesinde otururken Asuma'nın dalgın tavırlarına denk geldiğini hatırladı. Tahsin ve ürperdi. Köstebek olabilir miydi? Komiser bunu düşünürken tablet tekrar sinip yeni bir yazıyla dolmuş bir ürünü Bu belgeleri internet bağlantısı olan bir bilgisayar kullanarak açmayın. Belgede yazan kelimeler, terimler ve kişilerle ilgili olarak internette bir araştırma yapmayın. Yasin başını sallayarak tableti geri itti. Kahvesi bitmek üzereydi. Başına bir ağrı çöreklenmişti. Alkolden olduğunu düşündü. Tablet son kez önüne itilirken gözlerin hafifçe karardığını hissetti. Tabletteki yazı okurken kendinden geçtiğini hayal meyal fark etmişti. Size güveniyorum. Tahsin kendine geldiğinde evinin salonunda buldu bir tak düşmüş bedenini. Saat sabahın beşiydi. Sabah ezanı yeni okunuyordu. Ayağa kalkmaya çalışsa da bir müddet bunda başarılı olamadı. Gözlerini kırpıştırdıkça sanki beynine bir şey gel batıyor gibiydi. Öyle ki camdan içeri yavaş yavaş süzülen güneş ışığına karşı bile etahanlığı süzdü göz bebekleri. O an odada yalnız olmadığını fark etti. Belli belirsiz olsa bir başka nefes alışverişi vardı odada. İlkilerek sağa sola bakınmaya başladı ve en nihayetinde adresi vurduğunda rahat bir nefes aldı. Bu Nevzat'tı. Neden onun evin neydi ve ne iş vardı bilmiyordu komiser ama bu eski arkadaşının ölüme ölme beş kadar hislerini yaşadığı anlarda yanında görünce rahatlamıştı. Tekrar gözlerini kapandığını hissetti. Bu kez daha rahat bir uykuya gömülüyor gibiydi. Necip'in emniyetten uzaklaştırılmasının üzerinden çok zaman geçmemişti ancak genç polis şimdiden kendisini boşluğa düşmüş hissediyordu. Sabah 9'a doğru uyanlığında bir an işe geç kalma telaşesi yaşadıysa da kısa süre içinde yakın geçmişinin belliğinde bıraktığı ayak izlerini takip etmeye başladı. O an aklına gece yarısı kaçırılan komiser Tahsin gelince apar topar baş ucunda duran telefona sarılınca, İkinci çalışta komiserin telefonu açtı. lakin karşı taraftaki ses komisere ait değildi. Birkaç saniye sonra bu sesin eski özel harekatçı, balıkçı Nevzat olduğunu anlamıştı Mecik. Kısa bir selamlaşma faslı akıllığında Nevzat'ın komiserle refakat ettiğini ve komiserin hala uyanmadığını öğrendi Mecik. Birkaç saat sonra buluşma temennisiyle telefonları kapattılar. Yapacak acil bir iş olmadığı için... Sallana sallana mutfağa gidip kendisine bir kahvaltı sofrası kurmaya başladımcı. Modern hayatı iş kaynaklı keşmekeşinden en çok böyle zamanlarda nefret ediyordu. İnsana, insancıl bir yaşam payı bırakmayan koşturmacalar en çok böyle keyif zamanlarında kendi antipatilerini yaratıyordu. Çay demlendiğinde mutfağa doluşan çay kokusu sayesinde bir önceki gün çay bahçesinde yapılan konuşmaları hatırlatı Ancak... Konuşmaların konusundan ziyade Asuman'ın sesinin tınıstı olmuştu belleğini. Gülümseyerek çay doldurdu masadaki fincanını. Fincanı uzun süredir konuşmadığı kardeşin adını hatırladı. Sonra da neden küstüklerini hatırlamaya çalıştı ancak başarıda olamadı. İnsanı en çok da en keyifli sarmalayan o yara kabuğu kaşıncı tadındaki huzursuzluktan birisiydi bu da. Çayını içerek bu hisseder taraf etmeye çalıştı. Komiser tekrar uyandığında daha iyiydi. Sabahki uyanışını hatırlayınca üperdiyse de bu kez daha rahat bir şekilde kalkabilmişti yaptığı, yatırıldığı kanapeden. Gece kaçırdılarak Kanlıca'daki bir restorana götürüldüğünü anımsayınca girdi O anda odada Nevzat'ın olduğunu hayal meyeli hatırladı ve etrafına bakınırken aradığı kişinin kapıdan girdiğini gördü. Nevzat elinde bir tepsi ve tepside iki Öyle odaya girmişti. Tahsin uyandığını görünce babacan bir kahkaha attı. <gülüyor> Nihayet uyandın mı? Güzellik uykusuna yattın sandım biren yahu. Tahsin başını sallarken hala fazla hızla hareket edemediğini midesi bulanınca anlamıştı. Önündeki sehpaya konan pincana baktığında öğürme hissini bastırmaya çalıştı. Bu hiç sevmediği nane limondan başka bir şey değildi. Nevzat'ın fincanında ise kahve olduğu kokusundan belliydi. ''Fincanları değiştirelim mi?'' diye homurdandı da çatlak ve tok bir sesle Tahsin. Nevzat bir kahkaha atıp başını olumsuz anlamda salladı. Birkaç dakika boyunca içeceklerini zunlamakla etimleri ancak Tahsin'in melanın tırmandığını gören Nevzat, daha fazla işkence etmemek adına açıklama yapma gereği hissetti. Dün gece telefonuma bir mesaj geldi. Seni gece bire doğru Beykoz'daki Kundra fabrikasından almam gerektiği yazıyordu. Ben de önce seni aradım ancak telefonum kapalıydı. Sonra Necibi aradım ve kaçırıldığını öğrendim. Çılgına döndüm. İnan bana bir an seni ölü bulacağından bile korktum. Neyse gece bire doğru Beykoz'a gittiğinde seni ellerin ayaklarının bağlı bir şekilde Fadikada buyrun. Baş da bir not vardı. Bunu dedikten sonra oturduğu kanakıda sağına uzandı ve bir kağıt alıp Tahsin'i uzattı. Tahsin Bey'e zoraki misafirlik yaptırdık. Umarız ikramlarımızdan memnun kalmıştır. Tahsin kağıdı okuyunca tatlı sert bir küfür bastı. O esnada... Konuştu adamın kendisine vereceği belgeleri hatırladı. Ayağı fırlayıp üstünü başını yoklamaya başladı. Bu ani hareketlenme Nevzat'ı bir an ürkütmüştü. Bir şey sormadan Tahsin'i izlemeye koyuldu. Tahsin odadaki bir sandalyenin üstüne bırakılmış ceketini koşturdu. Ceplerini yokladığında bir şey bulamadı. Omuzları çöktü. Geceki tiyatronun ve batırtının bir sebebi olmalıydı. Tam o esnada kapı çalındı. Kapıyı açtığında bunun bir kuyu olduğunu gördü. Kurye, Tahsin Bey diye sorup onay aldıktan sonra elindeki paketi teslim edip geri döndü. Gözü bu kurgenin bir yerden tanıdık geldiğini bas bas bağırırken salağı O an cep telefonuna bir mesaj gelmişti. Paketi masanın üstüne bırakıp telefonu eline aldı. Gelen mesajı görünce bir sistem hatasını olduğunu düşünerek telefonu bir kenara bıraktı. Paketi açtığında içinden bir cd çıkınca kuryeyi nereden hatırladığını bulmuştu. Bu adam bir önceki gece kendisini arabayla kanlıcaya götüren adamdı. Telefonu tekrar ilgilenip mesaja bir kez daha baktığında bunun morz alfabesiyle yazılmış bir metin olduğunu şaşırtıp fark etti. Her şey planlı ve programlı ilerliyordu kendisine yardım etmeye çalışanlar tarafından. Adamın söylediği son sözleri hatırladı o Tahsin. Size güveniyorum. Necip komiserin evine geldiğinde bir müddet bir önceki gecenin özeti ve son gelişmeler konuşuldu. Sonra Tahsin elindeki sildi ve cep telefona gelen mesaj üzerinde kafa patlatıldı. İşin içinden çıkamadıkları anlar gelip çapmıştı. O saniye Tahsin'in telefonuna bir mesaj daha geldi. Artık sabredemeyen Tahsin, telefonuyla bir numarayı çevirip daha önce de yardım aldığı bilişim Şule'deki arkadaşını arıyordu. öyle tatilinde emniyetin karşısındaki kafede buluşmak istediğini söyleyip, karşı tarafta reddetme payı bırakmadan telefonu kapattı. Sırtını koltuğuna yasladığında biraz daha rahat dövüştü. Emniyetin karşısında kafede otururlarken arkadaşının sık sık etrafına huzursuzca bakmasını izleyip bıyık altından gidiyordu Tahsin. Önüne çektiği peçeteye bir şeyler karalayıp karşısındakini emniyet Bana internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar lazım. Adam bunu okuduktan sonra önündeki çaydan bir yudum alıp Tahsin'e göz bakarak göz Tahsin masaya çay parası bırakıp beçeteyi de alarak bastan kalktı. İyi günler dedikten sonra arkadaşının yanından da uzaklaştı. Çocuğun öğle tatilinde daha fazla zehir etmeye niyeti yoktu. Komiser hala Morse alfabesi bilen birini nereden bulacağını düşünüyordu arabasına binerken. Arabasıyla ile trafikte ilerlerken kafasını meşgul eden sorunları kovmaya çalıştı. O esnada telefonla yeni bir mesajlar gelince ilgilerek ren ve debriyaja basılar Tahsin. Arkasından çalan kornalara mukabil ben de sizin lan ben de sizin diye bağırarak tekrar gaza bastı. Tekrar telefonu çaldığında tam küfredecekti ki açtığında bunun zihni beş soyu bulunan dedi da buluşmak için sözleştiği fakat uçağı kaçırdığı, uçağın düşmesiyle de hayatını kaybeden tufan edip yetiştiği üniversitedeki hocasıydı Zihni soy Kafede yaşadıkları tiyatral kavgayı anımsayınca baktırmacı kıvrıldı Tahsin'in. Gülüşü, Zihni soyun sözleri bitene kadar sürdü sadece. Komiser, beni öldürecekler sanırım. Zihnibeş soy, endişeli gözlerle odasının kapısına ve pencerelerine bakıp duruyordu. Sık sık derlemesi hem itici görünüyordu, hem de üzücü bir tabloydu. Fısıldayarak konuştu. Bir süredir tehdit ediliyorum. Odamın kapısında bir ses bombası bile patlattılar, inanır mısınız? Sonra olayı daha önce dersime alıp dersinden kalan bir öğrenci üsteldi ama hiç inandırıcı değildi. Adamın, kendi kendisi üzerinde şizofrenik bir ortam yarattığı aşikardı. Ancak daha önce takip edildiğini bilen birisinin şimdi de tehdit edildiğini söylemesinde bir gerçek bir olmalıydı. Komiser, odanın duvarlarına baktığında başarılı akademisinin pek çok sertifikasını olduğunu gördü. Klasik eğitim sertifikaları haricinde işitme engeller konusunda yaptığı çalışmalara dair bazı sertifikaları vardı. Komiserin gözleri parlıyordu. ''Morslar fevesi bilir misiniz hocam?'' diye hevesle atıldı. İçinde bulunduğu ruh hali gereği, alakasız bir sürüye gözlerini kırpıştırıp tutaklarını yalayarak karşılık verdi. İlk başta zihni beş sordu. Sonrasında başını olumlu anlamda salladı Komiser hevesle telefonunu uzatırken, karşı taraftan telefonu alan elin titrediğini görünce daha bir üzüldü akademisyen için. Mesajları, Gözlüğünü takarak okumaya başladı Zihni Beşsul. Başını hafifçe kaldırıp mesajları sırayla komisere doğru gösterdi. Bu mesajda dediklerimi unutmayın yazıyor. Bu mesajda ise korkma yazdı. Üçüncü mesaja geldiğinde duraksadı. Birkaç kez okuduktan sonra öksürüp sırtını koltuğuna yastadı. Sanki nasıl anlatacağını bilemez gibiydi. Size bu mesajları kim gönderdi? Hiçbir fikriniz yok mu? Komiser başına olumsuz anlamda sağa sola salladıktan sonra üçüncü mesajın çevirisini beklemeye koyuldu. Bu mesajda ben ölsem de bu davayı bırakma yazıyor. Emin misiniz hocam? Aynen öyle mi yazıyor? Zihni beş soy bir iki kez daha mesajı okuduktan sonra kararlı bir şekilde komisere dikdi gözlerim. Evet, hiç şüphesiz. O an zihni beş soyuk odasının kapısı tıklandı. Komiser gayri ihtiyari bir şekilde uzanıp telefonu alıp pantolonun arka cebine sokmuştu. İçeri polisler gelince bunun ne kadar doğru bir hareket olduğu anlamıştı. Polislerin en önünde duran sivil giyimli komiseri bir bakışla tanımıştı Tahsin. Bu Yusuf'tu. Tahsin ve Necib'in emniyetten uzaklaştırıldığında cinayet büro'ya geçici olarak atanan eski başbedağısı kendisini görünce hiç şaşırmamasının sebebini anlayabiliyordu. Telefonunu kimlerin dinlediğini az çok tahmin ediyordu zaten Tahsin. Zehne Bey, bize lütfen zorluk çıkartmayın. Elimizde arama iznimiz var. Odanızda arama yapacağız. Bir uçak kazası sebebiyle sizin de içinde bulunduğunuz bir grup zanlı duruma düştü. Deli de arıyoruz. Zihni Beşsoy ayağı fırlamıştı. Tahsin'e bakarak bağırmaya başladı. Sen de onlardan yanasın değil mi? Biliyordum. Beni öldüreceksiniz. Cama doğru koşmaya başlayan iri yapılı akademisi seni birkaç polis atlayıp daha zor tutabilmişti. Komiser Tahsin bu esnada kalabalıktan sıyrılıp önce odadan, sonra kattan ve en sonunda üniversiteden çıktı. Dudaklarını ısırıyordu. İki farklı ve net tesadüfse kendisine yardımcı etmeye gönüllü insan, öldürüleceklerinden şüphelendiklerini aynı anda dile getirmişti. Çemberin daraldığını, hedefe gereğinden fazla yaklaştığını hissetti komiser. O saniye aklına evindeki CD düştü. Aramasını atladığı gibi evine doğru yol almaya koyuldu. 17. Bölüm Eski Dost Asuman bir çay daha koyup geldiğinde komiser Tahsin gözlerinin bozulmak üzere olduğunu hissetmeye başlamıştı. Genç kadının getirdiği çaydan birkaç yudum alırken başını bilgisayar ekranından kaldırdı. Asuman'ın da ara verdiğini ve salonda duran kitaplığı incelemeye başladığını görünce para vermesi gerektiğini hissetti. Saatine baktığında ise kendisine kargo ile yollanmış sihirde evraklara yıklamaya başlayıp dört buçuk saat geçtiğini anladı. Saat ise gece üçe geliyordu. Asuman'ın ilgiyle bir kitabı raftan çektiğini görünce merana dayanamadı ve çay bardığını alarak yemekti. Bu Turgut Uyar'ın şiir kitabıydı. Asuman havaya bakarak rastgele bir sayfa açtı. Arkasında onu izleyen komiseri fark etmemişe benziyordu. Açtığı sayfada bakmadan koyduğu parmağın hizasındaki sizleri gözleriyle takip etti. Eylül toparlandı gitti işte, iki filan da gider bugün işte. Tarihe gömülen koca koca atlar, tarihe gömülüyor o kadar. Gülümseyerek kitabı kapatırken arkasını dönen Asumanlı komiser bir anda yüz yüze gelivermişti. Kadın cihaz korkudan bir çığlık atarak elindeki çay bardağını yere düşürdü. Sonrasında da mahcup bir edayla bir bardağa bir de komisere bakmaya başlamıştı. Komiser gülümseyerek, boşver diye mırıldandı. Ve eğilip kırılmış camlara dikkat etmeye çalışarak bardağı toplamaya başladı. O esnada Asuman'da mutfaktan bir bez bulup gelmiş, çayı silmeye başlamıştı. Çok ama çok özür dilerim, sizi bir anda öyle verince çok korktum. Tahsin elini havada sallayarak boş verdiye işaret etti bu kez. Bardağı toplama ve yere dökülen çayı silme iş bittikten sonra tekrar masaya kurdular. Birbirlerine bakınca gülmeye başlamışlardı. O esnada komiser yıllardır yalnız yaşadığı bu evde en son ne zaman güldüğünü hatırlamaya çalıştı. Bulamadı. Neyse ki daha fazla düşünmesine gerek kalmadı. Asuman ekrandan bir şeyler işaret edip konuşmaya ve aynı anda hararetli bir şekilde notlar çıkarmaya başlamıştı. Kanlıcıdaki restoran altta konuştu adamın yoldadığı siltten çıkan belgelerdi bunlar. Bir yandan akşam haberlerinde görüşmeye gitti akademisyenin tutuklandığını öğrendikten sonra kendisini ziyarete gelen Asuman Şen hakkında restoranda adamın söylediği şeyleri hatırlıyor ve huzursuzlanıyordu ama elinden bir şey geldi. Kadın da bu operasyonun içine dahil olmuştu. Şimdi bir anda çıkaramazdı. Gözetim altında tutabilirdi sadece. Burada pek çok farklı deneyden ve mühendislik işlerinden bahsediyorlar komiserim. Diye söze gelince Asuman komiser de dağdığı düşüncelerden sığırlıyor Misal. Örneğin burada adı çivili ayakkabılar isimli bir deneyden bahsediyor. Belden aşağısı veya sadece ayağa sakat olanları yürütmek için yapılan bir bizdeni. Sonuçları çok feciğ olmuş. İş ortaya kadar uzanmış ve pek çok gelenek buradaki hafara göre telef olmuş. Tüyler ürpertici. Konser dikkat ediliyor ve bazı noktalar kendisi not alıyor. Ancak burada bir mühendisten söz etmiyor. Adı karalanmış ama ilk harfinin Z olduğu belli. Ortada görev almıyormuş. Bu da kesin. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirilmesiyle doğuya gitmiş ve orta bir laboratuvar kurup deneylere başlamış. Yıl 2001. Asuma'nın devamındaki sayfaya geçip okumasını da kendisine özetlemesini beklerken çayından birkaç yudum almıştı ki kadının dökülen çayını hatırladı. Dalgınlığı yüzünden kendisine kızarak ayağa kalktı ve mutfağa gidip başka bir bardak çıkararak çay roldurdu. Geri geldiğinde Asuman hala hararetli bir şekilde önündeki ekrandan yazıları okuyordu. Tahsin'in getirdiği çaya minnetle bakıp gözü istemsizce kütüphane önüne kaydıktan sonra gülümsedi ve sırtını sandalyeye yaslayarak çıkarttığı notlara göz gezdirerek bir yandan komiser için özet geçmeyi sürdürdü. Bu deneyin adını da kriminalaskopi koymuşlar. Ciddi mahkumiyeti olan af kapsamında pek düşünmeyecek kadar iğrenç suçlar işlemiş yedi suçlu üzerinde deney yapmışlar. Bu yedi kişinin bu suçları neden işlediğine dair beyin dalgalarını analiz edip hormonal düzenlerini kontrol etmeye çalışmışlar. Pek başarılı olamamışlar. Yedi kişiden beşi delirmiş ve yer aldıkları koğuşu yakmaya çalışmışlar. En sonunda hapishane yönetimi koğuşa baskın düzenleyip altı tanesini ölü birini yaralı ele geçirmiş. Mühendis, yine aynı kişi. Sağ adı belli mi? diye sordu boğazının kuruduğunu o an fark eden komiser. Asuman belgeyi tekrar hızlıca inceledi ve başını olumsuz anlamda salladı. Bir diğer sayfayı geçmişti sonrasında. Kısa bir sürü okuduktan sonra dudaklarını ısırarak bazı notlar almayı ve arada bir çayından birkaç yudum içmeyi sürdürdü. Bittiğinde yine sırtını sandalyeye yasladı. Çayından kalan yudumları boğazından aşağıya gönderdikten sonra önündeki özetle ekrandaki raporu karşılaştırarak komisere özet geçmeye başladı. Bu seferde bir cinayet davasına müdahil olmuşlar. Deneklerden biri sık bir kadını öldürmeye çalışmış. Yaralamış ve komaya da sokmuş ama yakayı ele vermiş. deney apar topar sonlandırmışlar. Tecavüzden hüküm giymiş bir suç sürmüş. Hapishanedeki laboratuvardan nasıl kaçtığını kimse öğrenememiş. Hormonlarını kontrol altına almaya, daha ziyade benim anladığım kadarıyla ameliyatsız hadım etmeye çalışıyorlarmış. Komiser duraksamıştı. Suçlunun adı yazıyor mu? Asuman notlarına ve ekrandaki belgelere bir kez daha göz gezdirdikten sonra şaşkınlıkla komsere baktı. Herkesin ama herkesin adının çizili olduğu bir belgede evet bu suçlunun adı yazıyor. Komiser bıyık altından gülümseyerek sırtını sandalyeye yasladı. Elleriyle başının arkasına destek olarak girindi ve gülümsemesini daha fazla bastırmadan sordu. Dur ben tahmin edeceğim. Adı? İrfan Yıldız mı? Osman'ın kaşlarından biri havaya kalkmıştı. Hevesle dirseklerini masaya dayayıp komseri uzandı. Nasıl bildiniz? diye şaşkınlıkla sorarak komiserin gülümsemesini izlemeye koyuldu. Sabahın ilk ışıkları Tahsin'in mütevazı apartman dairesinin sabah kadar not çıkartılmış salonun camlarına vururken, Masada oturup önündeki tüm notları belki 15 kez baştan sona okuyan komiserin gözleri haricinde serre hareketlilik yoktu. Asuman kanepeye uzanmış ve adeta yorgunluktan sızmıştı. Daha saatin altı bile olmadığının ayırtına varınca yerinden kalk yatak odasına giden komiser, elinde bir pike ile geri gelmiş ve kısa konu tişörtüyle uyumakta olan Asuman'ın üstüne pikeyi örtmüştü. Genç kadının yarı huzurdu, yarı huzursuz uykusu esnasında oynayan göz bebeklerini fark edebiliyordu. Biçimli bir burnu, düzgün ve ince kaşları vardı. Çene sarf, içeri doğru küçük olan kadının Afyon'daki iş ortağına ne kadar benzediğini de o an ilk kez fark etti. Asuman'ın ihbarıyla bir çeteleşmenin içinde olduğu ayıkka çıkan kadın polisi süren ilişkisine nokta koymak zorunda kalışında o an, yıllar sonra... Hatırlayınca burnunun sızladığını duymasıdır komiser. Daldığın nostaljiden bir kez çalıp kapanmış telefonun belli belirsiz sesiyle sıyrıldı. Bu saatte kim arayabilirdi ki? Masaya gidip telefonun enine altında bir kez daha şaşırdı. Çağıran ne Geri ararken salondan çıkıp mutfağa gitti ve uykusuzluğun etkilerini biraz olsun bastırmak için bir kahve yapmaya karar verdi daha su ısıtıcısına su koyarken karşı taraf telefonu açmıştı. Komiserim, uyumuyordunuz ya. Tahsin kısa bir an kafasına mukayese ederek, Hağusman'ın onda olduğundan ve bütün gece belgeleri taradıklarından, dahası İrfan Yıldız isminden bahsetmeye karar verdi. Yok Mecip, uyumuyordum. Erken yapmışım gece. Şimdi kalktım sabah haberlerine bakıyordum. Necb'in belli belirsiz rahatlığını sezdi. Genç polis sözlerini sürdürüyordu. Amirim, şimdi biz Nevzat abiyle Özkan apartmanının önündeyiz. Çip projesine sağlam bir dönüş yapmak için bu apartmanda yaşadıkları kayıtlı olan ama hiç bulamadığımız o iki komşuyu takip alacağız. Komiser, bu hamlenin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını kafasında uçup telefon telefonu Nevzat almıştı. Tahsin senin için rahat olsun. Gerekirse iki hafta burada etip kalkarız ama o adamları yakalarız. Yangından dolayı apartman biraz hasar gördü malum ama eşyalar hala içinde. Ne eşyası olduğunu bilmiyoruz ama camdan baktığımızda bilhassa ilk dairenin içinin dolu olduğunu gördük. Tahsin diyecek pek bir şey bulamamıştı. İçten içe seviniyordu. Çünkü yarı yarıya şansları vardı. Eğer bir bağlantı yakalanabilirse, Emniyeti bir operasyona zorlama şansları olabilirdi. Düşük de olsa şans şanstı. Bu düşüncelerini Nevzat'a ilettikten sonra başarılar dileyerek telefonu kapattı. O esnada su ısınmıştı. Bir kupa çıkarıp kahve boca etti. Üstüne de su koydu. O an bardakları aldığı cam kapaklı bölmeden arkasında bir karartı fark etti. Arkasını dönmeden bir bardak daha çıkarmak için uzanırken sorusunu yöneltti. Sütlü mü içersin? Sütsüz masumam. Bıyık altından gülümseyerek arkasını döndüğünde uyku mahmur genç kadının şaşkınlıkla kendisine baktığını fark etti. Vallahi sizin namınız çok yürüyordu emniyette ama bu kadarını da beklemiyordum. Sütlü olursa sevinirim. Komiser şaşkınlığı süren kadına da bir kahve yaptıktan sonra içeri geçtiler. Birkaç saat boyunca arabanın içinde havadan sudan muhabbet ettikten sonra artık sıkılmaya başlayan Necip ve Nevzat'ın imdadına birileri yetişti. Hem de tam istedikleri gibi birileri bir aya yakın süredir peşinden koştukları Sabri Ersal sabahın ilk saatleri daha bitmeden saat 8 bile değilken etrafı kolaçan ederek apartmana girmişti. Yarım saate aşkın bir süre içeride kaldıktan sonra aynı tedirgin bakışlarla etrafı kola çan kolunun altında büyükçe ve bezle sarılmış bir cisimle apartmandan çıkmış, yürümeye başlamıştı. Fazla gözden uzaklaşmadan arabayı çalıştırdım için ve yavaşça Sabri Ersal'ı takip etmeye başladılar. Sabri Ersal'ın büyükçe bir cipe bindiğini gördüklerinde Necip de Nevzat da istemsizce benzin durumunu kontrol etmişlerdi. Neyse ki İstanbul'u boydan boya geçebilecek kadar doluydu arabanın deposu. Cip ilerledikçe aralarındaki mesafeyi korumak zorlaşıyordu. Yaklaşık 40 dakikalık bir takipten sonra Bayrampaşa'nın ara sokaklarında bir kafenin önünde duran Cip'e karşılık bir sokak ötesinde durmuştu Necip'le Nevzat'ın içinde olduğu araç. Nevzat, Arka koltuktaki fotoğraf makinesine uzanıp kafayı görebileceği bir mevzi seçebilmek için araçtan inmiş, olası bir ani hareketlilik içinde Necip aracı çalışır durumda tutarak araçta kalmıştı. 10-15 dakika sonra Nevzat fark ettirmeden geri geldi. Necip'e devam etmesini işaret ederek komiserin evine doğru ilerlemesini söyledi. Aradan 20 dakika geçmişti ki komiseri apartmandan çıkarken yakaladılar. Olayı kısaca anlatıp fotoğrafları göstermek istediklerinde ise ilginç bir şey oldu. Komser Necip ile Nevzat'ı evine buyur etmedi. İkili, kısa bir an birbirlerine göz ucuyla durumun üstünde durmadılar ve aynı aracı atlayıp komser istediği bir yere gitmeye koyuldular. Komser yol boyunca bilgi vermedi ama Nevzat'ın kendisine uzattığı fotoğraf makinesindeki fotoğrafları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bu adamlardan biri Sabri Ersal, diğeri de bizim daha ilk gün ifadesini aldığımız müzisyen Mehmet Özbek. Diğer adamı tanımıyorum ama bu dördüncü adamı çok iyi biliyorum. Nevzat ön koltuktan geri dönüp hangi adım gösterdiğine baktıktan sonra soran gözlerle komiser odaklandı. Ecibin de meraka varmıştı. Bu o herif işte. Beni sürekli takip eden ve hatta bizim fotoğraflarımızın olduğu USB belleği cebime yerleştiren herif. Silivri'ye kadar gelmişti güçlü. Yol boyunca fotoğraftaki dört kişinin alakasını sorgulayıp bir sürü terörü ortaya atmışlar ancak hepsini de bir şekilde ekart etmişler kendi içlerinde. Tahsin, Silivri cezaevinin önünde inmek istediğini söylediğinde Necib'in de, Nevzat'ın da dudaklarına kadar gelen sorular yutuldu. Kendisini beklememelerini istediğinde daha bir iç geçirdilerse de bir şey soramayacakları kadar ciddi görünüyordu komiser. Onlar da sormuklar. Komiser araçtan indi. Cezaevinin kapısına kadar gitti ve içeri girip gözden kayboldu. Koridorlarda ilerlerken arkadaşlarına bilgi vermediği için hem hiç huzursuzdu... Hem de evden çıkarken bunlara denk geldiği ve Osman bu olduğunu öğrenemedikleri için mutluydu. Birkaç metre yürüdükten sonra tanıdık bir görevli gördü. 40 dakika önce Asuman'ın telefonuyla telefon görüşmesi yaptığı görevliydi bu. Etrafı kolaçan ederek komiseri bir odaya aldı. Odanın bir ucunda elleri kelepçeli bir adam vardı ve gözünü kapıya dikmiş durarken birden tahsini görünce gözleri parlamıştı. Onu son gördüğünden beri çok zayıflamış, çökmüş ve kara kuru bir şey oldu vermişti İrfan Yıldız. Karşısındaki sandalyeye oturup İrfan'a bir sigara uzattı Tahsin. Avuçları çökmüş yüzünde belli belirsiz hareketler noldu ve kelepçeli bileklerine mukabil seri bir harekette kaptığı sigarayı kurumuş çatlamış taktığın arasına yerleştirdi İrfan. Komiser, sigarasını yaktığı mahkumun bir süre sigarasını içmesini izledikten sonra... Derin bir nefes alarak söze girdi. Seninle bir anlaşma yapmak istiyorum İrfan. 18. Bölüm Mühendis İrfan ilk sigarayı bitirmiş, ikincisine de hayır dememişti. Komiser Tahsin kısaca davayı anlatmış ve İrfan'ın üzerinde yapıldığını bildiği deneylerden bahsetmişti. İki olay arasında kabataslak bir ilişki kurmuş ve karşısındaki zeka geriliği yaşayan mahkumun bile bunu anlayabilmesini sağlamıştı. İrfan, ikinci sigarasını bitirdikten sonra İzmirit'in dişleriyle çiğneyip yere tükürdü. Peki ben ne yapabilirim? Komiser, it çekip tekrar açıklamaya girişti. Baştan itibaren. Komiseri Silivri cezaevinin önünde bıraktıktan sonra köşk kös geri dönen Necip ve Nevzat, Nevzat'ın balık lokantasına geçmişlerdi. Nevzat bir çay demlemiş, çayı içerlerken de söylenmeyi sürdürmüştü. Olacak iş değil ya. bu adam ne karıştırıyor? Biz o kadar takip ettik, onu bile sormadı. Birik kez baktı fotoğraflara geri verdi. Kimle görüşüyor bu? Necip tam ağzını açıp cevap verecekken telefon çaldı. Arayanın müdür olduğunu görünce açtı telefonu. Necip merhaba. Pazartesinden itibaren seni görevinin başında görmek istiyorum. Tamam mı? Seri konuşan ve kendisine başka bir cevap şansı bırakmayan müdüre karşı tamamdan başka bir şey diyememişti Necip. Telefon kapandıktan sonra soran gözlerle bakan Nevzat'a ilk başta şaşkınlıktan bir şey diyemedi. Adamcağız isyan etmişti. Eh önce Tahsin şimdi desen hepimiz birbirimizden bir şey gizleyeceksek biz nasıl bir ekibiz oğlum? Hem Asuman nerede? Necip gülerek konuşmayı ve üstündeki şaşkınlattıktan sonra aynı soruyu kendi kendisine tekrarladı. Asuman neredeydi? Asuman komiserin evinde kanepede huzursuz rüyalarla dolu bir uygulama evresi yaşıyordu. Bir ara uyanır gibi oldu. Yarı açık perdeden içeri giren güneşten rahatsız olunca kalkıp perdeyi çekti ve doğrudan kanepeye döndü. Komiser anlatması bittikten sonra gözlerini İrfan'a gitti. Cebinden bir not defteri ve kalem çıkarıp kalemi özenle açtı. Not defterini dizine yerleştirdikten sonra yazma konumuna geçti. Bana bu deneye dair hakkında kalan isimleri söyleyeceksin İrfan. Yoksa seni öldürür. İrfan Yıldız, üzerinde yapılan deneylerden sonra hormonal bozukluklar ve zeka birliği yaşayan bir adamdı ancak kesinlikle aptal değildi. Komiserin gözlerindeki çiftliği anlayabiliyordu. Bir sigara daha istediğini söyledi. Tahsin cebindeki paketten bir sigara çıkarttı. Paketi kendi ayaklarının arasına ve çıkarttığı sigarayı da dikkatli bir şekilde paketin üstüne yerleştirdi. Tüm isimleri verdikten sonra hepsi senin olacak. Hadi İrfan, hadi aslanım. İrfan Yıldız, dudaklarını yaladıktan sonra gözleri kısmış ve aklında kalan isimleri bölük pörçük dolusu aktarmaya başlamıştı. Beşinci isimden sonra komiser sadırsızlanmaya başlamıştı. Kayıtlarda geçen Z ile başlayan mühendise sıra ne zaman gelecekti? Tam aklından bunu geçirirken İrfan Yıldız bir isim zikretti. Komiser... Tekrarlamasını istediğinde aynı ismi tekrarladı. Emin misin? Sorusuna başını sallayarak cevap verdi. Komiser gülümseyerek yazdığı ismin yanına Yıldız işareti attı. Zoran Berberovic. İrfan Yıldız daha fazla bir şey hatırlamadığını söyleyip yalvaran gözlerle komisere bakarken Tahsin gülümsedi ve sigara paketini adama verdi. Tam o an kapı açıldı İçeri sevil bir polis girmişti. Ne oluyor burada? Tahsin el çabukluğuyla defteri pantolonun cebine sokuvermiş ama kalemi yere düşürmüştü. İçeri giren adam kalemi görünce sorusunu tekrarladı. İrfan Yıldız yere düşen kalemi alıp beklenmeyecek bir süratle adama doğru atıldı. İlkel bir çığlık atmıştı. Komiser de udaya giren adam da bunu beklemiyordu. İrfan Yıldız elindeki tükenmez karimi adamın omzuna saplamış ve arkasındaki kapıdan dışarı fırlamıştı. Birkaç kez farklı kişilerden çıktığı belli olan dur komutları yükseldi. Bu komutlar uymamış olacak ki iki el silahsız duyuldu. Komiser bir ışınla fırladığı koridorda birisi kendisine kapıyı açmış olmak olmak üzere dört farklı ile sırtından vurulmuş bir halde yatan İrfan Yıldız'i gördü. Yanına koştuğunda adamın son nefesini vermek üzere olduğunu fark edip gidecekti. ''Neden bunu yaptın be oğlum?'' diye babacan bir şekilde sordu gözlerine bakarak. İrfan, dudaklarını yaladı. Elinde tuttuğu paketi bırakıp bir sigara estirmeyi işaret etti. Tahsin, üzüntüyle adamın sıktığı için hafif ezilmiş olan paketten bir sigara çıkardı. İrfan'ın ağzına sigarayı yerleştirdi ve yaktı. Baygın gözlerle üç nefes yağıldı, yağlamadı. İrfan Yıldız ölmüştü. Komiser gün boyu dalgın bir şekilde Silivris halinde dolanıp bir çay bahçesinde çay içtikten sonra evine döndü. Aracını almadığı için kendine kızdı. İstanbul'un trafiğinde uzun bir süre sonra yakası bir toplu taşıma merasimi sonrası evine geldiğinde önce mutfağın ışığının yanıyor olmasına şaşırsa da Asuman'ın hala evde olduğunu anlayınca şaşkınlığı son bulmuştu. Kapıdan içeri girer girmez burnuna dolan çorba kokusu uzun süredir evde bir akşam yemeği yemediği gerçeği de yüzüne vurmuştu. Asuman'ın hazırladığı sofra komiserin mutfağındaki eksikliklere rağmen gayet iyiydi. Sofraya oturduktan sonra görüşmesinin nasıl geçtiğini sordu Asuman. Komiser gözlerini kaçırarak fena olmadığını ve mühendisin adını öğrendiğini söyleyince çok durmuştu Sözlerini İrfan Yıldız'ın öldürülmesiyle tamamlayınca da Asuman'ın mutluluğu kadar üzüntüsü masaya çökmüştü. Fazla konuşmadan yemeklerini yediler. Çorba ve salçılı makarnadan ibaret olsa da gün içinde yaşadığı yoğun üzüntü hali hala devam ediyorsa da uzun süredir yediği, en güzel akşam yemeklerinden birisi olmuştu konserin. Kanlıca da kendisini kaçırıp ona hiçbir bilgiyi internette aramaması gerektiğini salıklarına da bu düşünüyorum. Zoran Berberović ismini internette aramamak için de kıvranıyordu. Bu durumu dile getirdiğinde İdad'ına Asuman yetişti. Cep telefonunu çıkarıp kendi hattından mobil internetine girdi ve masaya koydu. Yanında oturan komiser de birlikte bu ismi arattılar. Karşılarına çıkan siteleri hızlıca göz atıp bazı notlar çıkarmaya başlamışlardı. Bir önceki gece neredeyse sabaha kadar süren araştırmaları onları yorgun düşürmüş olsa da, çip davasından gerçekten bunaldıkları ve karşılaştıkları engellerle hırslandıkları için bedensel yorgunluğu arka plana atabiliyorlardı. Asuma masadan kalkıp bir süre ortada görünmeyince komiser meraklanmıştı. Tam başını kaldırıp seslenecekken, Salona dolan Türk kahvesi kokusu yüzünü gülümsetti. Hiçbir fincandan iki tane kalmamış, o yüzden artık kusura bakmayacaksın diye gülümseyerek elindeki iki farklı desenli fincana doldurulmuş Türk kahvesiyle salona girmişti Asma. Komiser gülümseyip başını salladı ve teşekkür ederek uzanıp tepsiden bir fincan aldı. Sırtını sandalyeye dayayıp gözlerini haklı kapatarak kahvesini içerken günün tüm yorgunluğunun gittiğini düşünmeye başlamıştı. Ne zamandır yorgunluğu sahip, ne zamandır yorgunluk atmamıştı. Daha çok soru sorabilirdi kendisi ancak tecrübeyle sabittü. Cevaplar hiç gelmiyordu. Asuman hem kahvesini içiyor hem de çıkarttıkları notları sesli bir şekilde okuyup tekrarlıyordu. Zoran Berberovic, Yugoslav göçmeni. 1961'de İstanbul Üniversitesi'ne geliyor. Önce mühendislik okuyor, sonra İngiltere'ye gidip genetik mühendisliği üzerine yüksek lisans yapıyor. Bir süre orada kalıyor. Sonra Türkiye'ye dönüp bazı yatırımlar yapmaya, büyük ölçekte hastanelere danışmanlık yapmaya başlıyor. 1990'da da Gata'ya giriyor. Derlenip toparlanan notlar bu kadardı. 1990'dan sonrası yok gibi adeta. Devlet tarafından zaman zaman ona verilmiş plaketlerin haberleri ve sınır tanımayan doktorlar adlı genelde mağdur 3. Dünya ülkelerine gidip orada ücretsiz hizmet veren bir grubun öncülerinden olmasına dair bir haber vardı. Adamı bulduk, şimdi sıra geldi onu yakalamaya, diye homurdandıktan sonra kahvesinden son yudumları içip masaya bıraktı fincanı komiser. 19. Bölüm Sorgu Evinde misafir olarak kalan Asuman'a biraz da kadını zorlayarak kendi yatağını verdiği için salondaki kanepeye uzanmıştı komiser. Gün boyu yaşadığı gergin sürecin etkisiyle kısa sürede mayışmış, bir gözü kapalı halde televizyondaki gece haberlerini izlemeye koyulmuştu. Birden uykusunu kaçıran bir habere denk geldi. Hafifçe sesini açıp dinlemeye koyulduğunda... Sınır tanımayan doktorların Suriye'den döneceğine dair bir haber olduğunu anlamıştı. Görüntüde konuşan adamın altındaki isim dikkatini cezbediyordu fazlasıyla. Zoran Berberovic. Kısa bir haberde ancak komisere hayli katkısı olmuştu. Sonrasında gelen haberlerde bir an olduğu yerde kala kaldı komiser. Ekrana İrfan Yıldız'ın resmi getirilmişti. Gardiyanlara saldırıp bir gardiyanın yaraladıktan sonra dur emrine itaat etmediği için vurulduğu söylenmişti haberde. Ahmet Kaya'nın adı Vahtiyar şarkısı misali. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı, çatlamış sazıyla. İç çeken komiser mutfakta bıraktığı sigara paketini almak için doğruldu ve mutfağa geçti. Bir sigara alıp yakmıştı ki mutfağın ışığı yandı. Geri döndüğünde Asuman'ı uykulu gözlerle kendisine baktığını görünce ellerini teslim oluyormuş gibi havaya kaldırdı. Bu saatte niye sigara içer ki bir insan? Diye umurdanarak kendisine su koymak için tezgahtaki sürahiye uzandı Asuman. Komser omzunu silkti. Mutfak masasına oturup sigarasından birkaç nefes çektikten sonra soran gözlerle inatla kendisine bakan Asuman'a gülümseyip karşısındaki sandalyeye oturmasını işaret etti. Sana bir hikaye anlatayım Asuman. Çok eskide kalmış bir hikaye. Hem de çok. Genç kadın ilgiyle başını sallarken komiser durgun bakışlarıyla hikayeyi anlatmaya başladı. Bundan çok ama çok eski yıllarda henüz ölümün soğukluğunu değil de cinayetin sıcaklığını kovalayan bir polis vardı. Bu polis Ankara'da çalışıyordu. Bir kadını sevdi. Kadın doğumlu. Gel zaman git zaman evlenmeye karar verdiler. Adamın cevval bir ortağı vardı. Nikah şahit de o olmuştu. Sonra siyasi konjüktür değişti. Adamın ortağı iddara doğru koştu. Adamsa yerinde kaldı. Yolları biraz ayrıldı senin anlayacağın. Hala ortaktılar ama nasıl iki küs kardeş olur öyle. Küs ama kardeş. Çünkü beş yıldır birlikte çalışıyorlardı. Annelerinden, babalarından ve hatta sevdiklerinden daha çok birbirlerini görüyorlardı. Bir gün adamın ortağı adama öyle bir şey yaptı ki adam sevdiği kadından uzaklaşmak zorunda kaldı. Sonra adam boşandı ve İstanbul'a kaçtı. Üstelik sevdiği kadını sonradan affedebildi ama onu affettiği için kendisini hiç affedemedi. Adamın ortağı adamın karısıyla birlikte olmuştu. Anlattığı hikaye bittiğinde Asuman neden anlattığını sorarcasına bakıyordu komisere. Komiser bir sigara daha yakıp açıklama yaptı. Karşınızda kimler var bil istiyorum Asuman. Benim ortağım benim yerime vekaleten buraya getirilen Yusuf'tu. Asuman şaşkınlıkla ağzını kapattığında o da bir sırrın ağırlığı vermişti. Necip haftalar sonra cinayet buraya girdiğinde önce haleyle selamlaştı. Sonra da Tahsin'in yerine getirilen Yusuf'u gözüyle işaret edip haleye göz kırptı. Genç kız dudaklarını büzüp gözlerini devirince de Necip gülümsedi. Tahsin'in odasına konuşlanmış olan Yusuf'a selam vermek için kapıyı çaldı, içeri girdi. Yusuf, Necip'i baştan aşağı süzerek gülümsemeye başladı. Masasında duran bir dosyayı uzatıp, Yeni işinin bu olduğunu ve tamamen bu dosyaya odaklanmasını istediğini söyledi. Biraz soğuk bir tanışma merasimi olmuştu. Necip masasına geçti ve dosyayı açtı. Dosya zincirlik kuyuda öldürülen bir kadınla ilgiliydi. Olay yeri raporunu açıp okumaya başladı. Bir yandan kendisinin neden cinayet büroya geri çağrıldığını anlıyordu. Çip olayını takip etmesi engellenecekti böylece. ''Yuh artık!'' diyor umurdandı Nevzat. Karşısında oturan Tahsin Basuman'a bakarken içtiği çay bardağı elinde kala kalmıştı. ''Siz kaç gündür birlikte araştırma yapıyordunuz ve bizim haberimiz yoktu öyle mi? Nasıl ekibiz lan biz?'' Komiser it çekerek yüzünü vuruşturdu. Eliyle dur işaret yapıp Nevzat'ın daha fazla konuşmasını engelledi. Dur be Nevzat, öyle değil. Asuman anlatsın sana. Nevzat şüpheci bakışlarda Asuman'a görmüştü. kadınca saçlarıyla hafifçe oynayarak derin bir nefes ve açıklamaya başladı. Ben korkuyordum ve saklanıyordum. Komiserin evinde daha iyi bir yer bulamadım açıkçası. Nevzat kimden saklandığını sormak için ağzını açacaktı ki Tahsin'in bakışlarıyla karşı karşıya kaldı. Sabırlı olmasını öğütleyen bakışlardı bunlar. Zaten Asuman da anlatmaya devam ediyordu. Geçen hafta evime girmişler. Bir not bırakmışlar. Eğer onlara bilgi vermezsem bir gün eve geldiğimde bu kadar şanslı olmayacağımı yazmışlar. Ben de ne yapacağımı çok düşündüm. Hatta çay bahçesinde buluştuğumuz sabah da bunu düşünüyordum. Sonra onları aradım. Nevzat gidecekmişti bu kez. Kim olduklarını öğrenmek istiyordum sadece. Ben de yem olarak birkaç şey attım ortaya. Yuttular. Bir süre onları oyalamış olduğumu düşünerek kaçtım Şimdi de. Şimdi demiyorum. Nevzat ayaklanıp da düşünceli bir şekilde çay koymaya giderken komiser peşinden seyirtti. Mutfağa girdiklerinde ise Nevzat Tahsin'in kolundan çekip kulağına fısıldadı. Ne yani? Güvenmiyor musun şimdi bu kıza? Tahsin kolunu afbüçe geri çekip Nevzat'ın gözlerine baktı. Güveniyorum. Psikolojisinin ne durumda olduğunu gördüm. Gerçekten güveniyorum. O zaman bir şartım var. Biz de bu kıza bir yem atacağız. Tahsin soran gözlerle bakarken Nevzat içeri geri dönmüştü bile. Madem öyle, şimdi bu çip olayını çözmeye odaklanalım diyorum. Bu zamana dek hep sizin öğrendiğiniz yolları izledik. Şimdi sıra bende. Şu Yugoslav göçmeni bir genetik mühendisi vardı. Neydi adı? Zoran Berberović diye atıldı Asuman. He, bu Zoran hazır Türkiye'ye dönüyorken bunu deyimize kullanabiliriz. İyi dinleyin beni şimdi. Tahsin ve Asuman merakla Nevzat'ın önerdiği yöntem dinlemeye başladılar. Bittiğinde Tahsin başını olumsuz anlamda sılılamaya başladı. Bu çok tehlikeli diyerek tepkisini ortaya koydu. Asuman ise gülümseyerek sırtını geri yaslamıştı. Bir Nevzat'a bir de komsere bakıyordu. Nevzat onun ne düşündüğünü sorduğunda öne doğru eğilip gülümseyerek cevap verdi. Ne zaman yapabiliriz bunu? Akşam saatlerinde Asuman nispeten kılık değiştirmiş bir şekilde Mecidiye köyde Zoran Berberoğlu için tarif ettiği yerde bekliyordu. Zoka'yı yutmuştu. Gün içinde kendisine telefonla ulaşıp bir gazete için röportaj yapmak istediğini iletmişti. Amacı adama bir yere götürüp komiser Nevzat'ın onu sorguya çekmesini sağlamaktı. Zoran Berborevich ise röportaj teklifini olumlu karşılamış ancak mekanı kendisinin seçeceğini söylemişti. Uzaktan yaklaşan cipi gördüğünde farları gözüne almıştı. Önünde duran cipin sürücü koltuğunda internette fotoğraflarını gördüğü Zaron Berberoğlu oturuyordu. E ''Hadi gelin.'' diye gülümseyerek yanındaki koltuğu işaret etmişti. Asuman belli etmeden etrafına göz attığında komiserle Nevzat'ın aracının birkaç araç arkada olduğunu fark etti. Sonra da bekletmeden cipin yolcu koltuğuna geçti. Işıklar yeşil yanında araç hareketlendi. ''Eee nasılsınız?'' Diye sohbete girdi Berberovic. İyiyim siz nasılsınız? Diye en güle çalini takındı Asuman. Başını sallayıp hafif yorgun olduğunu ama yorulmaya da vaktin olmadığını söyledikten sonra güldü Berberovic. Asuman bu nükteli söze gülerken gözü yandaki aynaya takıldı. Arkadan kimsenin gelmediğini görünce biraz vermişti Araç köyün kalabalık trafiğinden sıyrılmış köprüye doğru gidiyordu. Nereye gidiyoruz? diye sordu Asuman. Zoran Berberovic gözcüyle Asmana Asuman'a bakıp gülümsedi. Başını dalgınca sallamıştı. Asuman şimdi iyice korkmaya başlamıştı. Elletmemeye çalışarak sorusunu tekrarladı. Yazık, çok yazık, diyor Umur'dan da Berberovic. Asuman eliyle hafifçe kapı uzandı. Sen gerçekten de söyledikleri kadar güzel bir kızmışsın. Ancak yanlış tarafı seçmişsin. Çok yazık olacak sana. O an köprüde neden hiçbir aracın olmadığını düşünmeye başladı Asma. Sonra da içinde olduğu aracı neden köprünün ayağına doğru tam gaz ilerlediğinde parmaklarıyla kapının kolunu iyice kavradı ve çekti. Kapı kilitliydi. Bu hamlesi sürücü koltuğundaki Zoran Berberov içi güldürmüştü. Artık araç iyice köprünün ayağına yaklaşmıştı. Otostoma girecek gibiydiler köprünün ayağına. ''Dur!'' diye bağırdı Osman. Sonrasında bir çarpma sesi duyuldu. 20. Bölüm Heraklityos Operasyonu Arabanın Boğaz Köprüsü girişindeki bariyerlere çarparak durması üzerine Zoran Berberovic önce yan koltuğunda oturan Osman'ın nabzını kontrol etti. Kadının nabzı hala zayıf atıyordu. Keza bariyerin parçadadığı sağ da bir kısmının kadının vücuduna girmiş olduğu şundan ötürü yaşama ihtimalinin zayıf olduğu öngörülebilirdi. Gülümseyerek araçtan indiğimde ise daha önce fark etmediği bir şey fark etti. Boğaz Köprüsü trafiğe kapatılmıştı. Elini telefona götürürken arkasından ''Dur!'' bir ses duydu. Dönüp baktığında bir polisin elinde tuttuğu tabancayı kendisine doğrulttuğunu gördü. Şaşkınlığı, polis yanına gelip kendisini cinayete teşebbüsten gözaltına alındığını açıkladığında da devam edecekti. Polis esterik bir şekilde, ''Sen kimi gözaltına aldığını biliyor musun? Biliyor musun?'' deyip durması da durumu değiştirmeyecekti. Polisin daha sonra bir telsizden köprüdeki ambulansı yanına çağırdığını ve aracın içindeki Ağusman'a ambulansa teslim ettiğini de bileğindeki kelepçelerle izleyecekti Zoran Berberovic. Tüm engame bittiğinde aradan sadece beş dakika geçmişti. Bir ekip da bir çırpıda çıkıp geldiğinde Zoran Berberovic bir tuzağa düştüğünü anlamıştı. Araca bindirildiğinde... Köprünün de trafiğe açılmış olduğunu görüp bu kadar geniş bir organizasyonu kimin yapabileceğini düşünmeye başlamıştı. Gözlerinin derin bir nefret hissiyle kendisini gözaltına alan polis etmişken, polisin de telefonla birilerini aradığını görmüştü. Müdür telefonu kapattığında karşısında oturanlara bakıp dalgınca konuşmaya başladı. Zoran Berberovic şimdi gözaltına alınmış. Heraklityos operasyonu artık resmi olarak başladı. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ayağa kalkıp karşısındakilere elini uzattı. Karşısındakiler de ayağa kalkıp müdürün elini tek tek sıktı. Komiser Tahsin, bu tokalaşma faslı sonrası yanındaki Nevzat'la birlikte müdürün odasından çıktı. Emniyetin çıkışına yöneldiler. Yapacak daha çok işleri vardı. Tam cinayet biron önden geçerken içeriden çıkan Yusuf da burun buruna geldiklerinde Tahsin gözlerini Yusuf'un gözlerine dikip gülümsedi. Yusuf'un şaşkınca kala kalmasına bıyık altından gülümseyerek emniyetten çıktı. Nevzat'ın balık lokantasına geldiklerinde heyecandan bir süre konuşamamışlardı. Neden sonra birbirlerine bakıp kahkaha atmaya başladılar. Gerginliklerini bu vesileyle savuşturuyorlardı. Gülmekten nefesleri kesildiğinde duraksayıp derin bir soluk aldılar. Onlar soluklanırken içeri birisi girmişti ve ''Açık mısınız?'' diye sormuştu. Tahsin dışarı bakarken Nevzat ayağa kalktı ve gelen kişiyi masalardan birisine buyur edip elektrik sobasını yaktıktan sonra siparişini almak üzere karşısında durdu. ''Sizin metninizi çok duydum Nevzat Bey.'' Benim Kanlıca'da lokantam var ama oradan buraya sırf sizin hamsi tavanızı yemek için geldim. Bana şöyle güzel bir hamsi tava getirir misiniz? Salatada soğan olmazsa sevinirim. Kanlıca ve lokanta kelimelerini duyar duymaz Tahsin'in aklına arabayla kaçırılıp Kanlıca'da bir lokantaya götürüldüğü gece gelmişti. İstemsizce dönüp masada oturan adama baktığında tam isabet olduğunu gördü. Bu... Ona bir sürü belge sağlayan meçhul muharirden başkası değildi. Tam şaşkınlıkla ağzını açmışken adamın kendisine bakıp kaşlarını havaya kaldırtığını görüp yıkkındı. Adamın sipariş eline dek masadaki peçetelerden birisini alıp cebinden çıkarttığı dolma elemli bir şeyler karalamasını gözücüyle izledi. Peçeteyi buruşturup dert top edip kendisine fırlattığında ise bir çırpıda peçeteyi alıp açtı, düzeltip okumaya başladı. Met edildiğinizden çok daha iyisiniz. Şimdiki adımınız şimdiye kadarkilerden daha tehlikeli. Ekibinize güveniyor musunuz? Komiser başını sallayıp bu soruyu olumlu cevaplamıştı ki Nevzat elinde koca bir salata tabağıyla mutfaktan çıktı. Acelece bir şekilde peçeteyi buruşturup cebine attı komiser. Nevzat mutfağa geri döndüğünde Zaten başka bir peçete daha almış, hızlı hızlı bir şeyler yazmaya başlamıştı. Bittiğinde yine komisere doğru fırlattı. Bugün saat 23'te Emrin iskelesinde. Komiser bu notu da onayladığını belirtircesine kafasını sabladıktan sonra ayağa kalktı. Mutfaktaki Nevzat'a seslenip gitmesi gerektiğini söyledikten sonra lokantadan çıkıp aracına atlayarak doğrudan Asuman'ın kaldırıldığı hastaneye gitti. Zoran Berberoviç küçük ve havalandırması zayıf bir kutuda bekleyeli kaç dakika olduğunu bilmiyordu. En sonunda odanın kapısı açıldı ve takım elbiseli bir adam içeri girdi. Elindeki ince dosyayı masaya bıraktı. Karşısındaki sandalyeye oturmaktansa sandalyeyi sürükleyerek getirdi ve Berberovic'in yanına oturdu. Önündeki adam dosyayı açarken parmaklarından birini yalamış, uzanıp sayfaları yavaşça çevirmeye başladı. Genetik mühendisi, Fotoğrafları görür görmez neredeyse tarihleriyle birlikte olayları çıkarıyordu. Gözcüyle yanındaki adamın çevirdiği dosyaya bir süre baktıktan sonra sayfaların akışı devam ediyor olmasına rağmen başını duvara çevirmişti. Adam da homurdanarak dosyayı kapattı. Eline aldığı dosyayla ayağa kalkıp dosyayı Berberovic'in suratına fırlattı. Bir çırpıda karşısına geçip avuç içlerinin dayadığı masından güç alarak, Berberovic'e doğru eğildikten sonra gülümsemeye başlamıştı. Hey gidi koca Zoran Berberovic. Yoksa Sadullah Vurşat mı deseydim? Ya da Kennedy McEwan. Şu an karşında hangi isimle oturuyorsun? Zoran Berberovic bazı görevlerde kullandığı sahte kimliklerdeki isimlerin sayılmasıyla konuşmaya kulak kesilmişti. Karşındaki adama sinirle bakmaya başladı. Bu esnada adam konuşmaya devam ediyordu. Genetik, zor bir bilimdir. Siz de bu bilimi elinize yüzünüze bulaştıran bir yüz karasısınız. O an ilk kez ağzını açtı Berberovic. Ne oldu? Devlet kendi işleri için kullanırken iyiydik. Şimdi işini gördü ve bizi bir kenara mı atıyor? Karşısındaki adam gülerek doğruldu ve kollarını kavuşturup dimdik durarak aşağılar bir bakış atmaya başladı Zoran berber Uç'a. Sen de mi devletçi kesildin yoksa? Zaten iki iş gören taşaran hemen devletin adamı kesiliyor bu memlekette. Sen kim? Devletçi olmak kim? Sözlerini bitirirken tekrar öne doğru eğilmiş ve gülerek gözlerini Berbere Uç'a ditmişti. İhtiyar mühendis Kendisinden beklenmeyen bir çeliklikte uzanıp ayaktaki adamın kravatından masaya birkaç kez çenesinden vurduktu ve bir aşamadan sonra sabitledi adamın kafasını. Kulağına doğru eğilip sızlarcasına ''Ben senin gibi kaç tane savcıyı tükürdüm biliyor musun? Sen ne hakla devlet görevinde çalışan adamı sorguya çekiyorsun lan puşt! Kimsin lan sen? Kimsin?'' Adam birkaç beyhude çabasının sonucunda masayı yüklenmiş ve itilediği masayla Berberovic'i sırtından duvara muhlamıştı. Nefesi kesilen mühendis mecburen adamın kravatını bıraktı. Adam doğrulup sindirle çenesini ovuşturduktan sonra kravatını düzeltti. Öfke dolu bakışlarla uzanarak dosyayı aldıktan sonra masanın kendisinden yana olan kısmına bir tekme atıp Berberovic'i biraz daha duvara sıkıştırdı birinleme koptu ihtiyar mühendisinin dudaklarından. Odadan çıkmadan önce kapının ağzında durdu ve sırtının üstünden hafifçe dönüp yeni yeni toparlanmaya başlayan Berberoviçe seslendi. Sana kim olduğumu öğreteceğim, hiç unutamayacaksın. Adam kapıdan çıkıp gittiğinde boş odada kala kalmıştı Zoran berberoviç İlk kez korktuğunu hissediyordu. Komiser Tahsin kaç saattir hastanede olduğunu bilmiyordu. Asuman'ın odasının dışındaki koridorda sandalyede de kalmıştı. İrkilerek doğruldu ve saatine baktı. Daha buluşma saatine bir saat vardı. Ancak İstanbul trafiğini hesaba katarsa ancak verabileceğini öngörerek koridorda ilerlemeye başladı. Ciddi bir ameliyat geçiren Asuman hala kendine gelememişti. Bir yandan Nevzat'ın aklı uyup Asuman'ı yem olarak attığından türü vicdan azabı duyuyordu. Öte yandan müdürün öngörüsüyle başlatılmış operasyonun başarıya ulaşmasını her şeyden çok istiyordu. Karışık duygular eşliğinde hastanenin katilinden geçerken haber kanalında geçen son dakika haberine denk gelince duraksadı. Emniyette yapılan operasyonda tutuklama tarifiyle mahkemeye sevk edilen 12 polisten bahsediyordu haber kanalı. O an telefonu çalınca aldığı haberden irkileyerek sıyrıldı. Arayan Necip'ti. Telefonu açarken yürümeye devam etti. Amirim, haberi duydun mu? 12 polisi gözaltına almışlar. Onu mu diyorsun? Yok, ben bir tek Yusuf biliyorum. Diğer 11'ini bilmiyorum. Yusuf'u gözaltına mı almışlardı? Bir zamanlar ortağı olan, sonra karısını çalan adamı. Ne olursa olsun sevinemiyordu. Sistemin Maşa olarak kullanıp oradan oraya sürdüğü ve işi bitince de bir güç dengesi kurma adına kurban ettiği kişilerden ne ilk olacaktı Yusuf ne de son. Necip'e teşekkür ettikten sonra arabasına vardığını fark edip doğrudan Emin iskelesine ilerlemeye başladı. 40 dakika sonra iskeleye vardığında ortada pek kimsenin olmaması şaşırtmadı komiseri. Soğuk bir hava vardı. İnsanın içine işleyen bir ayaz da çabası. Balıkçılardan başka kimse yoktu ortalarda. Birkaç kez ileri geri yürüyüp iskeleyi kat edince kendisiyle buluşmak isteyen adamın henüz gelmediğini düşünmeye başlamıştı. Dalgın dalgın yürürken dizini hafifçe çarpan bir koltayla düşüncelerinden sıyrıldı. Tam dikkat etsene diye çıkacakken bu balıkçının buluşacağı adam olduğunu görüp şaşkınlıkla yanına yanaştı. Rastgele hocam diye yüksek sesle bağırıp bu buluşmanın şüphe çekmemesi için çaba gösterdi Asun. Balıkçı kılığındaki adam da başını sallayıp bir eyvallah kopart uzaklarının arasından. Bir süre denize baktıktan sonra adamın olta'yı çektiğini fark etti Asin. Gerçekten balık avlayabilmişti. Tam şaşırmışken adamın elinde kovaya bakınca daha da şaşırdı. İçinde nereden baksa 20'ye yakın balık vardı. Balıkçı kovaya elini daldırıp çıkarttı bir avuç balığı önce şeffaf bir poşete ardından o şeffaf poşeti siyah bir poşete koyup Tahsin'e uzattı. Eline poşit tutuştururken de rüzgarın etkisiymiş gibi yaparak kulağına yanaştı Tahsin. Tek bir sorun var. Neden o parasyonun adını Heraklitios koydunuz? Komser ülümseyerek balıklara baktıktan sonra siyah poşette parlayan bir CD ve CD kapına iliştirilmiş bir kağıt gördü ve poşeti sıkı sıkı tutmaya başladı. Balıkçının kovasındaki diğer balıklara bakıyormuş gibi yaparak kovayı yaklaşınca sesini adama duyurabileceği bir noktaya gelmişti. Çemberin başı ile sonu aynıdır. Diyen bir adama kefir olduk sadece. Götüme ettik. Karşılıklı gülüşüp göz kırıptıktan sonra vedalaştılar. Adam oltasını tekrar denize salladı. Komiser de elindeki balıklar ve CD ile birlikte aracına doğru ilerledi. 21. Bölüm Valiz Komiser arada bir karşısına çıkıp kendisine yardım eden adamın Eminönü iskelesinde kendisine verdiği balık poşetin içindeki CD'yi ve kabına iliştirilmiş kağıdı evine varana dek poşetten çıkartmamıştı. Boşandığından beri tek başına oturduğu apartman dairesine gelip anahtarını kilite sokarken bir terslik olduğunu hissetti. Demkinli bir şekilde daireye girdiğinde salonun tam ortasında bir ışık fark etti. Yanan bir sigaranın karanlık odada oluşturduğu etkiydi bu. Odada kimin olduğunu, dahil adamını daireye atar atmaz anlamıştı komiser. Bu parfüm kokusuna nerede rastlasa aynı isim veriyordu hep aklına. ''Yasemin!'' diye mırıldandı. Salonun ortasındaki sandalyede oturan belli belirsiz görünen kadın elindeki sigara yanındaki sepan üstünde yer alan kül tablasının üstüne birkaç kez bastırarak söndürmüş ve ayağa kalkmıştı. Odanın ışını yakmak için amle yapan komisere ile karışık bir sesle bunu yapmamasını söyledi kadın. Sesi bile ilk günkü gibi aklında kalmıştı komserin Boşandıktan sonra neden başka bir eve geçmediğini, üstüne üstlük bile neden değiştirmediğini o an tam anlamıyla kavradı. Bir gün dönerse diye yapmıştı her şeyi. Yasemin karanlık odaya ay ışığının vurduğu kadarıyla hala eski günlerinde güzel görünüyordu. O an komiserin tek düşündüğü şey kendisinin nasıl göründüğüydü. Yıllar ona yaramış mıydı yoksa çökmüş müydü? Ne düşünüyordu Yasemin? Onun gördüğü gibi mi görüyordu yoksa gözleri, beyinle farklı bir görüntüyü mi Yasemin odada ilerlemiş ve komiserin tam karşısına dikilmişti. Bir müddet odaya silmiş parfüm ve sigara kokuları eşliğinde durdular. Neden sonra? Yasemin ağzını açtı ve o an kapattı. Cümlelerini toparlamaya çalışıyordu. Komiserse, bir şey düşünmek yerine anın akışına kendisini bırakmıştı. Nereye çekilirse gelişi güzel savrulacaktı. Sen mi tutuklattın? En sonunda çıkan bu cümleyle komiser birkaç saniye bocaladı. Yusuf da Yasemin'in sonradan evlendiği aklına sonradan geldi. Yasemin Yusuf'tan bahsediyordu. Oraya da muhtemelen sadece bunun için gelmiş olmalıydı. Komiser, içinde yıllardır kırılmayı unutan pek çok hissin tekrar belirdiğini ve tekrar kırıldığını hissetti. Hayır, diye yanıt verdi sert ve keskin bir sesle. Neden peki? Ne oldu birdenbire? Yasemin'in ses tonu bir anda değişmiş, mahcubiyet ve daha da güçlü bir acizlik belirmiş tariflerinde. Bakışlarının dahi değiştiğini görebiliyordu komiser. Bu sorunun cevabını kendisinde de bilmediğini söyledi. Zaten söylemeyecek başka bir şey de yoktu. Gerçekten bir Tahsin? Gerçekten bir bilgin yok mu? Üstüne basa basa sorduğu soruların ikna olmayasız diye taşıdığını şıp diye anlamıştı komiser. Ne de olsa on yıla yakın bir süre evli kaldığı kadın da hala Yasemin. Belki yaşantısı ve koşulları değişmişti. Belki desteklediği siyasi görüş değişmişti ancak tepkileri hiç ama hiç değişmemişti. Hiç ama hiçbir ilgin yok değil mi? Komiser başını olumsuz anlamda salladıktan sonra Yasemin, belki de kendisinin de beklemediği bir şey yaptı ve uzanıp komisere sarıldı. Boşluğa düşmüş gibi hissetti o an komiser. Sanki önce odadaki, sonra apartmandaki, daha sonra da mahalledeki, en ise İstanbul'daki her şey bir boşlukta savruluyor gibi geldi komisere. Asır gibi gelen 3-4 saniye sonrası Yasemin toparlandı. Komiserden uzaklaştı. Komiser evine gelene dek oturduğu sandalyenin yanından çantasını aldı ve dış kapıya doğru ilerledi. Çıkacakken geri döndü. Ev böyle çok hoş olmuş, daha da güzelleştirmek için küllüğün altına bir hediye bıraktım. Tekrar dönüp gidecekken yine duraksadı Yasemin. Sırtını dönmeden, kendine dikkat et, temennisi döküldü tutaklarından. Sonra da çıkıp gitti. Komiser, o an SİD'nin yer aldığı balık dolu poşeti hala önünde tuttuğunu fark etti. Poşeti yavaşça yere bırakıp küllüğün altındaki şeyi incelemek üzere sehpaya doğru ilerledi. Işıkları açmadığını da küllüğü havaya kaldırınca anmıştı. Küllüğün altından... Eliyle yokladığında anladığı kadarıyla birkaç bilet çıkmıştı. Ne biletiydi bunlar? Otobüs. Salonun ışıklarını açtığında elinde tuttuğu biletlerin uçak bileti olduğunu gördü. Dikkatle incelediğinde biletlerden birisinin kendisinin kaçırdığı ve düşen İstanbul-Adana uçağına ait olduğunu gördü. Biletlerin en altında ise bir kartvizit vardı. Üstünde yazdığı ismi sesli bir şekilde okudu komiser Tahsin. Gazeteci Atalay Demirsoy Uykusunun feci halde bastırdığını anladığında biraz dayanmak için balıkları buzdolabına götürmezse balıkların bozulacağı fikrini kendi kendisine dayatmak zorunda kaldı. Şeffaf bir delil poşetinin içine konulmuş CD'yi özenle çıkarıp balık dolu poşeti buzdolabının derin dondurucu bölümüne koydu. Buzdolabını kapatırken gözü fosforun ışıldadığı saatine takıldı ve gecenin ikisi olduğunu gördü. Biraz ofladıktan sonra CD'yi mutfak camından gelen sokak lambasının hizasını tutup üstündeki kağıdı okumaya çalıştı. İnternet bağlantısı olmayan bir bilgisayarda çalıştırmanızı tavsiye ederim. Yetişemediğiniz Adana Havaalanı'nda alamadığınız valizde neler olduğunu görmenizi istedim. Komiserin uykusu bir anda dağılıvermişti. Kendine apar topar bir kahve yaptı ve Kenan'dan aldığı hala salondaki masanın üstünde duran bilgisayarı açıp CD'yi taktı. Birkaç saatlik uykuyla sokağa çıktığında kendisini terk edilmiş kasabalara yolu düşen yolcular gibi hissetti komiser. Çarşamba sabah, altı buçukta kim niye sokakta olacaktı ki zaten? Komiser arabasına binmeden önce duraksadı. Sokakta kimsenin olmayışı bir kez daha dikkatini çekmişti. Kendisini takip edenler bile yoktu. Heraklitios operasyonun başlatılmasıyla oklar kendisinin üzerinden çekilmiş olmalıydı arabasının kapı koluna iyice uzatmışken tekrar duraksadı. Peki ya gerçek böyle değilse? Yaklaşık beş dakika orada öylece dururken telefonun çalmasıyla kendine geldi. Telefonu açıp kulağına götürürken arabasının kapısını açtı ve sürücü koltuğuna oturdu. Telefonun diğer ucundan Ecip vardı. Amirim duydunuz mu?" "Hayda, yine ne oldu ben Ecip?" Bu sefer de müdürü mü gözaltına aldılar? Hay Allah, benden duymanızı istemezdim. Yasemin Hanım dün gece bir kaza geçirmiş. Birkaç dakika duraksadı komiser. Onun duraksamasını fırsat bilen Necip'te kısa bir özet geçirdi. Ben de Asuman'ı ziyarete gittiğimde öğrendim. Ben oradayken getirdiler Yasemin Hanım'ı ambulansla. Sordum soruşturdum çok net bir bilgi bulamadım ama bir motosiklet çarpmış dediler. Tam da siz oradan çıkınca doğmuş yoluna dönüyorsunuz ya orada. Arabadan kendini dışarı attı konser. Çok bunalmıştı. Duyduklarının bir rüya olmasını istiyordu. Uyanacaktı. Bilgisayar başında kendisine verilen CD'yi incelerken uyya kaldığını fark edecekti. Duraksadı ve dişlerini sıktı. Mekan ve zaman değişmemişti. Dişlerini sıkmayı sürdürürken arkasından bir araba yaklaşınca dikkat kesildi. Necip kulağında telefonla sürdüğü arabayı tam arkasında durdurmuştu. Birbirlerine bakıp hala telefondan konuşmayı sürdürüyorlardı. Amirim siz bu psikolojiyle araba süremezsiniz diye düşündüm. Zaten bu civardaydım atladım geldim. Komiser hala şok halindeyken başını salladı ve Necip'in yanındaki koltuğa geçti. Araç birkaç dakika sonra hastanenin önüne gelmişti. Komiser fırlayıp inerken Necip arkasından beşinci kat dört yüz numaralı oda diye bağırdı. Necip park edip de arabadan inenerek komiser gözden kaybolmuştu. Tahsin asansörü bekleyemeyeceğini anlayıp merdivenlere atıldı. Beşinci kata çıkana dek soğuk soda kalmıştı ama otomün önüne varmıştı. Duraksadıktan sonra gözlerini kapatıp içeri girdi. Yasemin yatakta yatıyordu. Gözleri kapatı idifasında bir maskeyle oksijene bağlanmıştı. Soluğu kesildi komiserim. Birkaç saat önce ayakta durabilen birisi bir anda bazı dinamikler değişince yatağa düşüyordu. Peşinden koşarak odaya girmiş olan hemşire komisere müdahale edecekken Necip de odaya girmiş ve hemşireyi kolundan kibarca tutup dışarı doğru çekmişti. Komiser, Boğum boğum olmuş gırtlağına takılan hecelerle birlikte Yasemin'in yattığı yatağın yanındaki sandalyeye verdi. Ellerini çenesinin altında birleştirip öylece nefesini tutmuş bir şekilde boşandığı kadına bakı kaldı. Ardından geçen dakikalar boyunca içinden çok şey geçirdi. Söylemek isteyip de söyleyemediği pek çok şeyi önce kendisine sonra da Yasemin'e söylediği içinden. Ne var ki? Kendisine kabul ettirse dahi dile getiremeyeceği pek çok şey vardı. Yeri ve zamana değildi söylemin. Hiçbir zamanda yeri ve zamanı gelmeyecekti. O an bir şeyi çok yanladı anladı komiser. Bazı şeyler bitebiliyordu. Özlemek mesela, sahip olamayacağını, sahip olsa da istediği gibi olamayacağını anlatında bitiyordu. Nefret mesela. Karşı tarafın sandığı gibi nefret etmediğini öğrendiğinizde bitiverirdi. Aşk ise bazen biterdi de bitmemiş gibi yapardı. Kapalı bir kağıt bardaktaki kahve gibi. Kapağını açana dek içinde birikiyordum da olsa kahve var mı yok mu anlayamazdınız. Kapı çalınınca daldığı düşüncelerden verdi komiser. Necip içeriye kafasını uzatmıştı. Amirim, müdür beni aradı şimdi. Sizi aramış, ulaşamamış. Bugün emniyete gelirseniz göreve dönüş işlemlerinizi yapacakmış. Burayı da iyileşene kadar Yasemin Hanım'ın kapısını nöbet tutacak bir görevli gönderiyormuş şimdi. Komiser son bir kez Yasemin'e baktıktan sonra içinden geçen cümlelere bir nokta koydu. Uzanıp usulca parmaklarını tuttuktan sonra sıkıca kavradığı elini, dudaklarına götürüp bir öpücük kondurdu ve geri bıraktı. Ayağa kalkıp Necip'le birlikte hastaneden çıkmak üzere koridora geçti. Asansöre bindiklerinde kapının kapanması için bekledikleri kısa sürede Tahsin, Necip'e döndü ve Asuman'ın durumunu sordu. Necip durumun iyi olduğunu, gün içinde uyandırılacağını ve her şey yolunda giderse, cuma edek taburcu edileceğini öğrendiğini iletince komiser derin bir nefes aldı. Hastaneden çıkarken Mont'un önünü açtığında iç cebine koydu uçak biletlerini ve içinde çok tehlikeli bir ses kaydının yer aldığı CD'yi anımsadı. Necip sürücü koltuğuna oturacakken koluna dokunup yandaki koltuğa geçmesini işaret edip direksiyonun başına geçti komiser. Emniyete giderken gözü sürekli yolu tarayan komiser en sonunda he diye bir çığlık koy vermiş ve sert bir şekilde aracı sağa çekmişti. Şiddetli bir duraksama evresinden sonra Lecip yarış şaşkın, yere korkmuş bir şekilde bir komisere bir de durdukları yere bakmaya başladı. Komiser apar topar arabanın alını, tam önünde durdukları bir kargo şirketi şubesinden içeri girdi. Beş dakika geçmeden geri çıkıp direksiyon oturdu. Hiçbir bir şeyler sormak istese de komiser kontağı çevir çevirmez farklı şeylerden bahsetmeye başlamıştı. Necip kısaca son dönemde uğraştıkları dosyaya dair bilgiler aktarırken emniyete varmışlardı. Araçtan inip de emniyete girdikleri anda Necip kargo şubesinin önündeki duraksamalarını çoktan unutmuştu. Cinayet büroda haleyle de kısa bir hoş geldin hoş buldum seramonisi akabinde eski günlerdeki gibi önündeki davaya odaklanmış gibi görünüyordu komiser. Gün boyunca zincirli kuyuda ölü bulunan kadınla ilgili davanın dosyalarını okudu Tahsin birkaç kez çay içmek ve ufak aparatifler atıştırmak haricinde odasından çıkmadı. Dışarıdan bakıldığında, tamamen dosyaya kanalize olmuş gibi görünse de aslında kafasında pek çok farklı düşünce dönüp duruyordu komiserin. Bunların ilki, Necip ve Nevzat'ın fotoğraflamaya başardığı çift projesinin ilk adımını attıkları apartmanda yaşayan adamlara dairdi. Yasemin'i ve Asuman'ı da düşünmeden edemiyordu ancak en çok düşündüğü şey, Sabah ilk saatlerinde kargocuya bıraktığı ve gün içinde teslim edileceğinin garantisini aldığı cd ve uçak biletiydi. Gerçekten de adın ilk kez duyduğu gazeteci güvenilir bir isimdi. Dosyayı adında bağlantıları çözebilecek miydi? Önce halinin ardından da Necip'in iyi akşamlar dileyerek bir odan çıktığını hayal meyali yaşadı komiser. Jöre kaplı bir intiye almış ve yüzeye çıkmaya çalışıyor gibiydi. Gerçekten bunaldığını hissetmeye başlayınca kafasını kaldırıp masasının karşısındaki duvar asılı saate göz attı. Saat 12'yi geçiyordu. Önünde bulunduğu dosyaya bir kez daha bakıp karnının ne kadar acıktığını anladı. Arabasını yanına almadığı için Nevzat'ın lokantasına gitmesi mümkün değildi. Emniyetin karşısındaki kafeteryaya geçip bir toz söylemekle yetindi. Tostu ve çayı geldiğinde, havanın soğuduğunu da yeni fark etmişti. Montunu iyice kapattıktan sonra tostunu ve çayını eş zamanlı tüketmeye başladı. Yaklaşık bir saat sonra ikinci bardak çayını da içip evine gitmek için bir taksi çevirmek niyetiyle ayağa kalktığında, emniyetin dibindeki gazete bahisinin bir sonraki günün gazetelerini almaya başladığını fark etti komiser. Bahiye doğru seyretip gözcüyle Atalay Demirsoy'un çalıştığı tahrif gazetesini aradı. En sonunda gazeteyi bulduğunda manşetindeki bir kelime çok heyecanlandırdı komiseri ve uzanıp gazete demetinden bir tane alıp açtı. Emniyetteki çetede uçak çatırtısı Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti'nde başlatılan Herak Operasyonu'nun ucu düşme sebebi hala açıklanamayan İstanbul-Adana uçağına kadar uzandı. Gazetemize dün öğlen saatlerinde emniyet içindeki yapılanmaya müdahil olan bir genetik mühendisinin emniyetin üst düzey personeline verdiği emirleri içeren bir ses kayıtta geldi. Halkın haber alma özgürlüğüne duyduğumuz saygı nedeniyle konuşmayı doğrudan yayınlıyoruz. Haberin görselleri olaraksa ise Zoran Berberovic'in ve Yusuf'un vezikalık fotoğrafları kullanılmıştı. Komiser gülümseyerek gazeteyi katlayıp koltuğun altına sıkıştırdı ve ücretini ödedikten sonra büfeden uzaklaştı. Evine kadar daha uzun bir süre yürüyecekti. 22. Bölüm Tam Gazeteci Atalay Demirsoy'a ulaştırdığı ses kayıtları ve uçak biletleri tam manşet haber olarak gazeteye basılan Komiser Tahsin ülkenin gündemini kısa vadede değiştirmişti. Haberin çıkışından sonra biraz iktidara yakın olan televizyon kanalları, emniyetin içindeki yapılanmaya dair daha kuvvetli operasyonların yapılması gerektiği hususunda ağız birliği etmiş gibi yayınlar yapmaya başlamıştı. 2-3 gün geçtikten sonra artık işin boyutu daha da büyümüş ve siyasi aranaya taşınmıştı. Komiser, çip projesinin yanı sıra uğraştığı bir diğer cinayet odayı için cinayet büroda kafa patlatırken, Açık olan televizyondan öğlen haberlerine denk geldi. Bir milletvekilinin son operasyonlar ve emniyete dair vereceği soru önergesini anlattığı basın toplantısını izledikten sonra garip bir huzursuzluk hissi kapladı içini. Olayın sapacağını, belki de çoktan saptığını düşünmeye başladı. Ne yapacağını düşünmeye koyulduğunda cep telefonu çaldı. Amirim, şimdi Asuman'ı ziyarete gelmiştim. Gelmişken Yasemin Hanım'a da bakayım dedim. İyileşmiş ve bu akşam taburcu edilecekmiş. Arayanan Necip olduğunu cümleler birbir bir ardına dizilirken fark etti komiser. Eski kârısı Yasemin'in geçirdiği kazayı hatırladı sonra. İşe kendisini kaptırdığında hep böyle oluyordu. Odasında, önünde duran dosyaya baktıktan sonra eliyle dosyanın kapağını kurcalarken Necip'e cevap verdi. ''Nasıldı Yasemin sordum mu beni?'' Necip'in konuşmasının tonundan yüzünde bir gülümsemenin belirdiğini anladı komiser. Sordu amir, Hem sizi sordu hem de gazetelerde bir hareketli olup olmadığını. Nasıl anladı bilmiyorum ama ben de her şeyi anlattım. Renk vermemek adına televizyonda falan görmüştür oğlum diye cevapladı Tahsin bu açıklamayı. Sonrasında günün programına dair sohbet ettiler ve Zincirlikul cinayeti için köyde buluşup öldürülen kadın iş yerini ziyaret etmeye karar verdiler. Tam telefonu kapatacakları sırada Tahsin, Asuman'ın durumunu sordu. Sormayın amirim, hala tam anlamıyla toparlanabilmiş değil. Ancak ilginç bir şey var. Duraksayan Necbe konuşması için telkinde bulundu komiser. Necbe'nin nasıl söyleyeceğini bilmediği bir şeyler olmalıydı. Nitekim ağzındaki baktığı çıkarıverdi. Doktorlar, ailesine ulaşmaya çalışmış. Hiç kimseye ulaşamamışlar. Ben de evini bir ziyaret edeyim diyorum. Ev arkadaşından bahsediyordu. Belki onun bilgisi vardır. Komiser haklı olabileceğini fakat önceliği zincirli kuyu cinayetine vermeleri gerektiğini söyledikten sonra da ekledi. Gerekirse akşam birlikte gideriz. Sen şimdi köye geç. Necip'le karşılıklı telefonları kapattıktan sonra ayağa kalkan komiser... Masasındaki iki dosyayı da eline alıp odasından çıktı. Hale, her zamanki gibi bilgisayar başında araştırmalar yapıyordu. Kapanmamış dosyalara dair yargı kararlarını çıkartıp dönemsel olarak komiserle rapor vermeyi adet etmişti kızcağız. Komiser tam cinayet bürodan çıkacakken durdu ve Halim'in yanına döndü. Hafifçe eğilip kimse duymasın der gibi fısıltıyla konuştu. Hale, benim Afyon'a görev yaptığım dönemde, Afyon Emniyetinde çalışan personelin sitesine ulaşmayı istiyorum. Ama aramızda nicibin bile olmasın tamam mı? Hale, daldığı raporlardan biraz zor sayılmıştı. En sonunda komutu anladığına dair başını salladı. Komiser her ne kadar emin olmasa da komutun anlaşıldığını varsaymak zorundaydı. Çünkü cinayet beklemezdi ve çözülmesi gereken bir dosyası daha var. Akşam olduğunda komiserin tahmin ettiği üzere Necip'in aklındaki Asun'un ailesini araştırma fikri uçup gitmişti. Nevzat'ın balık lokantasına gitme fikrine atan Tahsin Ayak Necip. Mekana geldiklerinde her zamankinin aksine iki masanın dolu olduğunu görüp şaşırdılar. Nevzat, servis ettiği balık tabaklarıyla gülümseyerek bir masaya oturmalarını işaret gözlerini kullanarak servis bittiğinde o yanlarına gelmişti. Eee nasılız beyler? Tahsin başını dalgınca sallayıp nasıl olalım diye humurtandı. Bir çıkmaza girdik sanki. Dava bizim ama işlemleri yapan biz değiliz. Bir ton adamı içeri tuttular. Hiçbiri bizim istediklerimiz değil. Sahi şu komşulara ne oldu ya Nevzat ha? diye mırıldandı. Eliyle durmaların işaret edip kasaya doğru fırladı. Birkaç saniye sonra geri geldiğinde elinde bir fotoğraf filmiyle basılmış birkaç fotoğraf vardı. Bunlar Asuman, Tahsin'in evinde gizlenirken Nevzat ve necmin yaptığı Sabri sab takip sonrası çekilmiş olan fotoğraflardı. Sabri sab öldürülen Özkan'ın diğer komşuları ve Tahsin'i takip eden meçhul adam birlikte bir kafede oturuyorlardı. Kendisini takip eden adam işaret etti komiser. Önce bunu bulmalıyız. Bunu bulunca devamı gelecektir. Bir süre fotoğraf üzerine konuştuktan sonra rakılar bardaklara dolunca konuşma konuları da değişmişti. Havadan sudan muhabbet etmeye başladılar. Geceyi iyiden iyiye bastırıyordu. Saatler 11'i geçtiğinde komiserin telefonu bir kez çaldı ve kapandı. Bu mesaj bildirimiydi. Telefonu dalgınca altında mesaj atan numarayı bir yerden hatırladığını düşündü komiser. Açtığında yanılmadığını anladı. Yıllar önce sildiği bir numaraydı bu. Yasemin'in numarasıydı. Tahsin, bir saat sonra metrobüsün Beylerbeyidruan'da buluşalım. Yalnız gel, Yasemin. Necip ve Nevzat'ın önce birbirlerine, sonra da Tahsin'e göz kırpmaları, sonrası komiser durumu geçiştirmeye karar vermişti. Operatörden mesaj gelmiş, faturanızı ödeyemiyorsanız ama rakınızı eksik etmiyorsunuz, diyor. Masada kısa vadede bir gülüşüm oldu. Necip de Nevzat da komiseri çok iyi tanıyordu ve yalan söylediğini anlamışlardı. Komiser bir dakika içinde toparlanıp müsaade istediğinde endişelenmişler fakat belli etmemişlerdi. Kalkıp gitmesinden sonra Necip Nevzat'a bakıp gözleriyle ''Takip miyim diye sordu. Nevzat ayağa kalkıp masada Tahsin Aydur'dan kısmı toparlamaya başlamıştı. ''Sen bilirsin.'' diye bir işaret verme gayesiyle dudağını bitti. Necip ayağa kalktığında masadaki fotoğrafları da almayı ihmal etmemişti. Konuşmadan vedalaştılar ve Necip de birkaç dakika sonra konserin ardından lokantadan çıkmış, Necip de Nevzat da gece erken bitti diye düşünüyorlardı lakin gece yeni başlıyordu. Konserin arabasız geldiğini anımsadığında nereye, nasıl biteceği soruları belirdi Necip'in kafasında. Biraz ileriye baktığında lokantanın yer aldığı sokak köşesinden döndüğünü gördü komiserim. Koşar adımlarla sokağa kat edip komiseri takip mesafesini almaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu Necip. Avcılar boydan boya komiser önde o arkada kat ettiler. En sonunda komseri metrobüse bindiğini görünce telaşlandı Necip. Tenha olan metrobüse kendisini göstermeden komiseri takip etmesi mümkün değildi. Bir sonrakine binecek olsa... Komiser hangi durakta indiğini anlayana dek kendi bineceği metrobüs harekete geçerdi. Her durakta inip tekrar binse abes kaçardı. Ne yapacağını düşünüp hızlıca karar vermeye çalışırken telefon çaldı. Paranoyakça takip ettiğinin anlaşıldığını ve arayanın komiser olduğunu düşünse de tanımadığı bir sabit at numarası tarafından aranıyordu. Telaşla telefonu kulağına götürdü. Necip Bey merhabalar ben Doktor Raşit. Bugün hastaneye uğradığınızda Osman Hanım'ın durumunda bir değişiklik olursa size aramamı söylemiştiniz. Necip üst geçidin tabzanlarına tutunup kendisini en kötü ihtimale dahi hazırlamaya çalıştı. Nefesi kesilecek gibi olmuştu. Asuman Hanım yaklaşık yarım saat önce kendisine geldi Necip Bey. Sağlığı gayet yerinde. Sadece sağ kolunda bir uyuşma hissi var ama fizik tedaviyle düzelmeyecek bir şey değil. Sırf bu hastanın durumunun bir polis vakasıyla ile ilişkili olduğunu söylediğiniz için bu saatte onu görmeye gelebileceğinizi size söylemem gerekiyor. Necip teşekkür ederek heyecanla telefonu kapattı. Tam o sırada hareket eden metrobüsü gördüğünde önündeki seçeneğin olduğunu anlamıştı. Hangisini seçeceğine çabuk karar vermeliydi. Zira diğer metrobüs kalkmaya hazırlanıyordu. Yaklaşık 15 dakika sonra hastanenin kapısından içeri girdiğinde komiseri şimdiye dek çok badireler atlattığını düşünerek kendisini teselli ediyordu Necip. İçindeki geçmek bilmeyen huzursuzluk hissini bastırmaya çalışarak Asuman'ın odasına çıktı. Yatağında doğrulmuş, televizyon izlemekte olan Asuman'ı görünce gülümsedi. Huzursuzluk hissi odanın dışında kalmıştı adeta. Asuman'dan Necip'i görünce gülümsemiş ve kollarını açmıştı. Necip uzandığında sımsıkı sarıldılar. Asuman'a kısa bir özet geçti Necip. O uykudayken yaşananları duyunca Asuman'ın keyfi daha da yerine gelmişti. Peki komiser nerede şimdi? Necip cebinden fotoğrafları çıkarırken açıklamasını yaptı. Biz bu fotoğraflar üzerinde konuşurken ona bir mesaj geldi ve apar topar gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Asuman fotoğraflara uzanırken hayret ifadesi içeren bir yüz mümiği takınmıştı. Nasıl yani? Sen onu kolaçan edeceğine buraya mı geldin? Necip yanlış bir şey yaptığını bilen çocuklar gibi başını öne eğince Asuman cık, cık, cık, diye bir kınama efekti yapmıştı. Fotoğraflara bakarken kim bunlar diye soran Asuman'ın ses tonundan kızgınlığını anlayabiliyordu Necip. Tam ağzını açacakken, Asuman ilerden birisini işaret etti. Bunu tanıyorum. Bizim Sadettim bu. Necip merakla fotoğrafa baktığında Asuman işaret ettiği kişinin tahsini takip eden adam olduğunu gördü. Heyecanla ayağa fırladı. Kim o Saadettin? Necip'in heyecanı Asuman'ı biraz ürkütmüştü. Kaşının bir havada ne işe yarayacağını bilmediği bir açıklamaya girişti. Sivil polistir Saadettin. Üç ay önce atandı bizim emniyete. Necip tam ağzını açacaktı ki dışarıda bir bağırtı koptu. Merakla kapıya yönlen Necip dışarıdan gelen bir kadın sesinin sinirle bağırdığını duydu. Koridora çıktığında tanıdığı bir simaya rastladı. Yasemin Hanım elindeki çantayı sallayarak sinirle karşısındaki nöbetçiye kime bağırıyordu. İşlerin çarından çıkacağını sezen Necip yanlarına gitme gereği duydu. Hiçbir gören Yasemin Hanım ilk başta tanıyamasa da sonra çıkarmıştı. ''Hayırdır, ne oluyor?'' diye soran Necip e sinirle çantasını gösterdi. ''Necip, çantamda telefonum yok. Çalınmış. Hastanedeyken çalındı kesin.'' Necip duraksadı. Doktor da Necip'e dönmüştü. son için irtibat kurduğu doktor Necip'in polis olduğunu biliyordu. ''Hastanede çalınmamış olduğuna size garanti verebilirim memur bey.'' Kamera kayıtlarını çıkarabilirim. Hanımefendinin yattığı odaya hemşireler ve iki doktor haricinde kimse girmedi. Necip, Yasemin Hanım'a sakin olmasını işaret etti. Yasemin Hanım, telefonunuz siz kaza geçirdikten sonra baygın yatarken de çalınmış olabilir. Sonuçta ambulansı birileri aradı. Belki de o arayanlar kötü niyetli insanlardı ve sizin telefonunuzu çaldıktan sonra ambulansı aradılar. Yasemin Hanım birkaç saniye duraksasa da siniri yatışmış sayılmazdı. Yahu çalacak olsalar benim eski püskü telefonum niye çalsınlar? Cüzdanım ve kredi kartlarım hala çantamda. Bu soru Necip'i düşüncelere sevk etmişti. Belki de niyetleri hırsızlık değildi diye mırıldanarak hastaneden çıkmak üzere koşmaya başladı. Yasemin Hanım ve Doktor Raşit şaşkınca arkasından bakarken Necip, Komiser birkaç kez peş peşe aradıktan sonra ümidini kesmiş bir şekilde başka bir numarayı çevirdi. Bir yandan arabasına binmiş kontağı çeviriyordu ki telefon çaldı. Soluk soluğa konuşurken gaza bastı hastane hastanenin otoparkından çıktı. Beni dinle çabuk. 23. bölüm. Aralık. Komser Yasemin'in kendisine attığı mesajdan tam 46 dakika sonra beylerbeyine varmıştı. Saat bir hayli geç olduğu için durakta inen iki kişiden birisi olmuştu. Etrafına bakınınca durakta bekleyen, kimseyi göremeyen komiser, Yasemin'i aramak için telefona sarılmıştı ki bir mesaj daha geldi. Karşıdayım, sahile inen yolda. Yasemin. Telefonu tekrar cebine koyduktan sonra alt kullanarak karşıya geçmeye başladı komiser. Cebine soktuğu elin içinde döndürüp tuttu telefon eşliğinde düşüncelere dalmıştı. Bütün bu kizemin olabilirdi. Her şeyden önce SMS'in sonuna adını yazmak da nereden çıktı diye içinden geçiren konserin bu düşüncesine eşlik eden bir şüphe tuttu. bir köşesine. Merakla fakat bu meranın engel olamadığı bir temkinlilikle ilerlemeyi sürdürdü. Necip arabayı deli gibi kullanırken bir yandan kulağında tuttu telefonda bilişim şubeden Kenan'a komutlar yağdırıyordu. Bir proje yüzünden emniyetli sabahlayacak olan Kenan, bir yerde şans vermiş Necip için. Bak, metrobüse binerken nedense zincirlik kuyuya kadar gidecek olanı değil de karşıya geçecek olanı tercih etti. Yani mesafeyi ve süreyi hesaplayacak olursak yaklaşık 5 dakika önce beyler varmış olması lazım. Kenan, metrobüs kameralarının sistemine özel izinle giriş yapmış, Necip'in komutları üzerine Anadolu yakasındaki durakların kamera kayıtlarını açmıştı. Saat bilgilerini hesaplayıp sefer yapan metrobüsü yakalamış ve tüm duraklardaki inen yolcuların görüntülerini tek bir ekranda toplamıştı. Üstünde ne var demiştiniz diye sordu Necip'e. Necip bir yandan yolun durumunu kontrol etmeye çalışırken bir yandan hafızısını yokladı. Birkaç saniye sonra cevap vermişti kendinin sorusuna. Bir kot pantodan üstünde deri ceket. Birkaç saniyelik öter sırası bu kesken andaydı. ''Neden sonra?'' ha diye bir nara koptu bilişmiş Uber'in genç polisinden. ''Tamamdır buldum. Komiser Beylerbeyinde Zaten o durakta kişiymiş. Net bir şekilde görülüyor yani.'' Necip gözlerini birkaç saniye kırpıştırarak nerede olduğunu ve nasıl Beylerbeyine çıkacağını hesapladıktan sonra telefondan kurtulmak için yaptı. ''Çok ama çok sağ ol yanan. Sana bir balık yemeği borcum olsun. Hadi kolay gelsin.'' Tam kapatacaklarken Kenan'dan bastıramadığı endişeleriyle bezeli bir ses tonunda cevap geldi. Necip dikkatli olun lütfen. Necip bir şey demeden telefonu kapattı. Dikkatli olmalı gerektiğinin bilincine hem de iliklerine kadar varmıştı. Bir sabah döndükten sonra köprüye çıkan yolda geçmişti. Daha hızlı giden yok mu lan bu arabaların diye içinden öfkeyle geçirirken Beyler Beyinde neyin beklediğine dair büyük bir mera ve endişesine kapılmıştı. Necip'in hastaneden apar topar çıkarken akıl aradığı Hale ve eşliğindeki müdür, yanlarına bir memur daha alarak hastaneye gelmişti. Asuman'ın kaldığı odaya giren cinayet ve personeli Hale, birim müdürü ve emniyet görevlisi yatakta yatan Asuman ifadesini almaya başladı. Asuman, Necip'in getirdiği fotoğrafları göstererek öldürülen Özkan'ın ile birlikte bir kafede oturan kişinin sivil polis Saadettin olduğunu anlattı. Akabinde, Saadettin'in bir süredir hem kendisini, hem komiser hem de Necip'i takip ettiğini ekledi. Müdür, ifade alınırken daha fazla sabredemedi ve telefonla aradığı emniyet personeline, Saadettin için bir yakalama kararı çıkarılmasını emretti. Telefonu kapattığında, Hasuman'ın ifadesi de alınmıştı. Hale, geceyi hastanede geçirmek isteyince kimse itiraz etmedi ve müdür, Yanına aldığı polisle birlikte Saadettin'in fermanını imzalamak üzere emniyete döndü. Komserat alt geçitten geçip de beyler ve ışıklarıyla aydınlatılmış olan sahile yola yoda çıktığında soğuk su var kalmıştı. Gece gündüz alı saha maçı yapabilenlere hep hayret etmişti. Şöyle bir göz ucuyla stada doğru baktığında klasik alı saha maçı fereberanlarını işitti. İç çekip sahile doğru inmeye başladı. Yolun aşağısına kadar iniyordu ki, Sağa dönen yolda birkaç metre ileride cıdız bir sokak lambasının altında duran arabayı ve arabanın başında sırtı yola dönüp birisini gördü. Elindeki telefon ekranı parlıyordu. Tam onu gördüğünde cep telefonuna bir mesaj geldi. Arabanın başındayım. Çabuk ol. Etrafı kolaçan et. Takip ediliyor olabilir misin? Yasemin. Komiser yanacağını bildiği halde floresan hamle yapan ekler'e dönmüştü. Derin bir nefes koyu verip sağa soluk kolaçan ettikten sonra yoldan karşıya aracın olduğu tarafa geçti. Başına sağa sola hafifçe sallayarak araca yanaştı. Perspektif kuralı gereğidir. Yaklaştıkça cisimler büyür, ayrıntılar netleşir. Konserde sokak lambası ne kadar çıtı olursa olsun aracın bagajının aralık olduğunu ve hatta Bagajdan dışarı hafifçe çıkmış bir namlunun ucunu araca birkaç adım mesafesi kalınca fark etmişti. 24. Bölüm Yüzleşme Necip köprüden geçip Beylerbey'in direksiyonu kırarken trafiğin yoğun olmamasını şükretti. Kafasında ölçüp içtikten sonra metro durağına doğru sağlı sollu yolları kolaçan ederek yavaşça çıkmaya başlamıştı ki farlarını söndürmeye akıl etti. Farkları sönük bir halde kısa bir müddet ilerledikten sonra bir sokak lambasının altındaki aracı, aracın önünde sırtı yola dönük duran bir karartıyı ve bu ikiliğe yaklaşan komseri fark etti. Sert bir şekilde direksiyonu yola kırdı. Ne kadar önlemini almış olursa olsun bu ani dönüş münasebetiyle çıkan tekerlek sesi dikkatleri üzerine çekmişti. Komser kendisinin geldiği yöne doğru dönerken Recip hızını arttırdı. Aracı olanca hızıyla yaklaşırken garajın aralandığını ve elinde silah tutan birisinin bagajdan atladığını gördüyse de fren yapmadı. Yana doğru kaçan komiser, Necmi'nin aracının duran araca çarpmanına tanık edecekti. Komiser, bagajdan kendisine doğrultulmuş namlayı görünce duraksamıştı. Ne yapacağını düşünürken arkadan gelen sert bir lastik sesiyle duraksayıp geldiği yöne doğru baktı. Farkları kapalı olsa da Necmi'nin arabasını şık diye tanımıştı. Neden ve nasıl sorularını bir kenara bırakıp üstlerine doğru tam gaz gelen Necip'in aracından sıyrıldı. Yana doğru kaçarken kaldırıma takılınca sırt üstü düşüvermişti komiser ancak Necip Duran'la bu dostama dadarken tüm dikkat çarpışma anındaydı. Bu yüzden bagajdan atlayan kişiyi görmemişti. Saadettin, gizlendiği bagajda tüm dikkatini yaklaşan komisere vermişken belli belirsiz bir ses buyunca terlemeye başlamıştı. Komiserin sırtını dönüp yola bakmasıyla birlikte o yolu kulak kesilmiş ve yaklaşan bir aracın sesini işitmişti. Komiser sırtını dönüp yola bakmasıyla birlikte o da yolu kulak kesilmiş ve yaklaşan bir aracın sesini işitmişti. Gittikçe yaklaşan sese karşı yapabileceği hiçbir şey kalmadığı için o da bagajın kapağını kaldırıp araçtan atlamayı tercih etti. Birkaç saniye sonra sessiz yolda çıkan gürültü iki aracın çarpıştığına delal etti. Durup dururken ortaya çıkıp tezgah alt üst meçhul araca karşı öfke dolu bir hisle yönelecekti ki, Aklına farklı bir şey geldi ve yolun karşısındaki ağaçlık alana daldı. Necip 12 yıllık sürücülüğü boyunca ilk kez kaza yapmıştı. Buna ne kadar kaza dinleyebilirse Yine de çarpanın şiddetinden biraz etkilenmiş olmalıydı ki birkaç saniye araçlı yerinden kıpırdayamamıştı. En sonunda kendisine gelmiş ve araçtan fırlamıştı. Yerden yeni yeni doğrulabilen komisere bakarak ''Nerede o?'' diye bağırdı. ''Nereye kaçtı amirim görebildiniz mi?'' Komser garip garip bakarken gözü per hale gelmiş olan bagaja takılınca sorunun müsebbini çözebildi. Göze aracın önünde dikilirken çarpışmanın şiddetiyle yere yıkılmış olan karartıya takılınca yanına doğru koşturdu. Yanında vardığında bekleyen kişinin Yasemin değil de bir erkek olduğunu anlamıştı. Kendisine doğru çevrildiğinde öldürülen ve çık projesinin açığa çıkmasını sağlayan Öskan'ın gizemi çözülmeyen komşularından Sabri her salınca sildiyle karşılaştı Komser Tahsin. Ayağından ve kalçasından aracın ön kısmı iplerle bağlandığı için dik durabildiğini de aynı anda fark etti. Necipse aracın bagaj kısmını açtıktan sonra komiseri yanına çağırmıştı. Komiser, Necip'in yanına gittiğinde arka koltuğu sokulduğunu ve bir tuzak düzeni kurulduğunu fark etti. Yetişkin birisinin boylu boyunca uzanabileceği bir hale getirilmişti aracın bagajı ve arka koltuğu. Canı sıkkın bir şekilde omurlandı komiser. Daha fazla kurcalamayalım. Parmak izlerinden kim olduğu tespit edilir nasılsa. Necip elini dayadığı bagajda öylece dururken komisere döndürdü kafasını. Biz tespit ettik, diyor buradandı Meraklı gözlerle bakan komisere, onu takip etmek için yola çıkmışken hastaneden gelen telefonu ve Asuman'a yaptığı ziyaret anı. Asuman'a fotoğrafları gösterince saadetini teşhis ettiğini anlatırken komiserin gözleri parladı. Eliyle durmasını işaret etti. Tabii ya, Saadettin. Meraklanma sırası Necip'e gelmişti. Kendisine soran gözlerle bakan Necip'e bu kez komiser, Haleden Afyon'da Asuman'la aynı dönemde çalıştığı yıllarda görev almış personelin listesini istediğini açıkladı. Çünkü beni takip eden adamı başka bir yerden gözüm ısırıyordu. Hele hele siz fotoğrafları bana gösterdiğinizde resmen beynim karıncadandı ama cevap bulamadım. O adam Afyon'da benimle birlikte aynı dönemde çalışıyordu. İsmi de Sadettin'di. Kısa bir dönem çalıştığı için aklımda fazla yer etmemiş. Necip hayret içeren bir dudak ifadesiyle anlatmayı sürdürdü bu kısa açıklamanın akabinde. Koridorda bağırıp çağıran Yasemin'den ve kaybolan telefonundan bahsetti. O an Necip de de istemsizce açık olan bagajın içine dikkatlice baktılar ve telefonu Eciş bir olmuş bagajın bir yerinde görür gibi oldular. Tam komiser elini uzatacaktı ki duydukları bir kurşun sesiyle aracı kendilerine siper etmeleri bir oldu. Kurşun açık olan bagaj kapağına saplanmıştı. Necip sırtını dayadığı araçtan güç alarak ceketinin içinde kılıftan silahını çekti. Komiser de belinde tuttu ama uzun süredir hiç kullanmadığı Tabancasını bir sırfında çık çıkarmıştı. Necip Silahının kabzasını sıkı sıkı kavrarken bağırmayı da ihmal etmedi. ''Saadettin, teslim ol!'' Necip'in bu çağrısına cevaben bir el ateşsiz daha geldi. Komiser, Necip'in omzuna dokunduktan sonra aracın önünden kendisinin gideceğini ve Necip'in de arkadan ilerlemesini işaret edip diz üstü çöktü halde öne doğru seyirtti. Necip, dikkatleri kendi üstüne çekmek için tekrar vardı. ''Saadettin!'' Hakkında çoktan yakalama kararı çıkartıldı. Temiz bir şekilde teslim ol, uğraştırma bizi. Bir el ateş daha edilmişti. Kurşunun başının biraz üstündeki sağ arka tampona çarptığını hissetti Necip. Bu silah sesini başka yönden gelen bir silah sesi daha takip edince komiserin Sadettin'in yerini tespit ettiğini anlamıştı. Kafasının karıştığını umduğu, Sadettini yakalayabilmek için ayağa fırladı ve gelen kurşunlardan hissettiği kadarıyla Sadettin'in saklandığını tahmin ettiği yere doğru birkaç el ateş etti. de gittikçe karşı tarafa yaklaştığını gözücüyle takip eden Necip, karşıdan hiç silah atışı gelmemesi üzerine endişelenerek aklına ilk gelen şey yaptı ve karşı tarafa doğru koşmaya başladı. Adrenalinden kaynaklı bir güdü kulaklarına baskı yapıyordu adeta ve hiçbir şey duymayarak atılıverdi silah sesinin geldiğini düşündüğü karanlığa. Bir şeyle çarpışınca gözlerini daha bir dikiverdi ve burnunun üstünde bir acı hissettiğinde yumruk yediğini anladı Necip. Kısa sürede toparlanıp kendisi de bir yumruk yöneltti. Bir şeye çarpıp duymuşayan yumruğu karşı tarafı yere itmişti. İki elle uzanıp sesin geldiği yerde yatan adamı tuttu ve havaya kaldırdı Necip. Dudane burnundan gelen kan tadı midesini bulandırırken bir de kafa verdi iki elin arasındaki çırpınan adama. Komiser yanlarına geldiğinde Necip elinin tersiyle burnundan akan kanı silmekle meşguluydu. Birkaç kez karşılaştı ve her seferinde atlattı adamı yerde kanlar içinde gören komiserin se keyfi yerine gelmişti. Merkezi arayıp ekip istettikten sonra yerdeki Saadettin'e döndü. Mehmet Özüpek nerede lan? Saadettin başta cevap vermediyse de adamı tekmeleyerek bir kez daha aynı soruyu soran komiseri cevapsız bırakmadı. Apartmanda, evinin mutfağında, öyle bir şekilde fayansların üstünde yatıyor. Konuşurken ağzından sızan kanla birlikte bir iki dişinde tükürmüştü. Komiser küfür savurduktan sonra bir tekme dağıtmıştı Saadettin'e. Kısa bir süre sonra gelen ekip Saadettin'le birlikte komiseri ve Necbi'ye alarak emniyete dönmüştü. Okuduğu gazeteyi bir kenara sinirle atan komiser, Sessiz sakin bir ortamda raporunu hazırlayıp Necip'i ürkütmüştü. Cinayet büro, tehlikeli bir operasyonu başarıyla sonuçlandıran ekibin haklı gururuna bina düştükleri tükleri temsil edercesine sessizleşmişti. ''Baksan şu habere!'' diye sinirle seslendi Necip'e. ''Saadettin'i sadece bir çete elemanı'' diye yazmışlar. ''Emniyetteki yapılanma çözül'' diye de eklemişler. ''Bu kadar basit miydi yani?'' Necip, buruk bir gülümsemeyle başını sağa sola salladıktan sonra eliyle ''Geçelim bunları'' dercesine bir işaret yaptı. Komiser daha da konuşurdu da, büroya giren bir kadın konuşmasını bölmesine neden olmuştu. Asuman, sapasağlam bir şekilde cinayet büroya girmişti. O ve neşeli bir karşılama yapıldı bir anda. Genç kadının yüzünde güller açıyordu. Hemen çay ikramı yapıldı, sandalyeler sohbet ortamına müsait hale getirildi ve laf lafı açar oldu. Ne zaman Asuman operasyonun başarıyla bittiğini duyduğunu söyledi. Komiser Tahsin tekrar köpürdü. Ne başarısı, kaç kişi öldü, kaç kişi mağdur oldu. Üstelik tepedeklere yaklaşamadık bile. Hasar verdik, yaraladık ama kökünü kazıyamadık. Operasyonun başlamasını sağlayan fail Özkan'ın Asuman'ın bir zamanlar sevgilisi olduğunu hatırlayan komiser mahcubiyetle başına öne eğmişti ki Asuman uzanıp komiserin elini tuttu. Özkan şu an çok huzurluldur eminim. Sen yasal dışı bir şebekeyi açık ettin. Üstelik başlarındaki mühendisi de içeri tıktırdın. Emin ol çok büyük hasar verdi. Onlar kendilerini toparlayana kadar kaç masum kurtuldu kim bilir. Öyle ama... Manasında bir işaret yapan komiser konuyu daha fazla uzatmadı. Gülümsemekle yetindi. O gün akşama kadar pek konuşmadı. Yapılması gereken bürokratik işlemlerle uğraştı. Eski bazı dosyaların tozunu üfledi. Akşam olunca da bir oda ilk çıkan oldu. Doğrudan evine gidip içeri girince rahat bir nefes aldı. Montunu dahi çıkarmadan iç kısımdaki bir odaya geçti. Hiç kimsenin bilmediği bir odaydı. Öyle ki her daim kilit altında tutup ara sıra gelen yatının misafirlerin eskaza girmesini engellediği bir odaydı. Özkanın cesedinden çıkarılan ve dokar aparat ettirmediği bir montundan çıkararak daha önce hazırladığı bir deney tüpün içine koydu. Özenle düzenlenmiş ve tarihlerin yazıldığı kağıtlarla kronolojik olarak sıralandığı belli olan bir sürü garip nesnenin yer aldığı raflarda en sona koydu çipin olduğu deney tüpünü. Uzaktan bakıp raflardaki nesnelere göz attıktan sonra odadan çıktı. Kapıyı kilitlemeyi de ihmal etmemişti. Son